İbrahim Ethem Hazretleri Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Muhittin Yaygın Göl Miladi 750 yılları Bugünkü İran topraklarının doğusunda geniş bir bölgeyi içine alan ülke Belşehri Şimdi Dünya Sultanlığından Gönül Sultanlığına Yükselişin hikayesini sunacağız sizlere. Öyle bir hayat ki, her türlü debdebeye, mala, mevkiye kavuşmuşken Allahü Teala'nın rızasını kazanmak uğruna, bütün bunları terk ederek hor ve hakir görülmeyi göze alan bir Allah dostunun hikayesi. İbrahim bin Etem Hazretlerinin Hayatı. Bu çetin ve kutsal yolda ilerlerken inanılmaz çileler çekmiş, pek çok imtihanlardan geçmiştir. Bu ibret dolu hayatı denizde bir damla misali sizlere anlatabilirsek, Kendimizi saadetli insanlardan sayacağız. Mahdumunuz teşrif ettiler sultanım. Öyle mi? Gelsin bakalım Lala. Buyurunuz şehzadem. Sultan babanız sizi bekliyor. Teşekkür ederim efendim. Beni çağırtmışsınız babacığım. Evet ey İbrahim. ...seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Gel şöyle karşıma otur bakayım. Sizi dinliyorum Sultan Babacığım. Yıllar ne de çabuk geçiyor. İnsan gençken hissetmiyor ama... ...yaşlanıp ömür sona doğru yaklaşınca... ...bunu daha bariz şekilde görüyor. Dünyanın faniliğini, sahte, yalancı yüzünü... ...daha net fark ediyor. İlahi kanun böyle efendim allah Teala fırsat verdi, güç, kuvvet verdi. Ülkemi belli bir seviyeye getirdim. Gönül istiyor ki devam daha da ileri gitsin. Daha huzurlu ve daha mutlu olsun. şehri komşu devletler içinde en kuvvetli konuma geçsin. Allahü Teala size hayırlı uzun ömürler versin Sultan Babacığım. Bileğinizi kahveyi kılıcınızı keskin eylesin. Cenabı Hak bu gücü ve kuvveti Sana versin ey İbrahim hmm, Kendimi oldukça yaşlı hissediyorum artık Hayır ey babacığım Daha yaşın çok genç 60'a bile erişmedi <gülüyor> Hiçbir zaman görünüşe aldanma ey oğul İçimde duyuyorum bu yaşlılığı Kendimi Berşehir'in yönetecek kadar Güçlü hissetmiyorum artık En önemlisi de Devlet işlerinden biraz uzaklaşıp Allah'a kulluk yapmak istiyorum. Eğer endişeniz buysa tahtınızda otururken de bunu yapabilirsiniz. Engel olan ne var? O kadar çok şey var ki ancak bunu yaşayan bilir. Benim düşünceme göre bir insanın sultan olması Allah'a kulluk yapmasına mani değildir. Kaldı ki baş çok tecrübeli bir devlet adamıdır. Aynı zamanda benim de hocamdır, lalamdır. Devlet işlerinin yükünü ona bırakabilirsiniz. Biliyorum. Doğru ve güvenilir bir devlet adamıdır vezirim. Lakin o tek başına karar veremez. Devlet yönetiminde öyle işler vardır ki beklemeye tahammülü olmaz. Hemen karar verilmesi gerekir. Bunu da ancak tahtın sahibi sultan yapabilir. O zaman emriniz nedir efendim? şehrinin yönetimini sana bırakmak istiyorum... ...ancak bu şekilde gönül huzur içinde Rabbime ibadet edebilir. Ee, yani sultanlık makamına beni mi geçirmek istiyorsunuz? Evet ey İbrahim. Fakat bakıyorum da bu kararıma çok şaşırdım. Ee, evet efendim böyle erkenden bir karar beklemiyordum sizden. Ey oğlum eğer ileride bir şey muhakkak olacaksa... ...onu şimdiden olmuş bilmeli... Ve buna göre hareket etmelidir Ben babam Mansur bin Amir'in yerine nasıl velihat iken Sultan olmuşsam Sen de benim velihatım olarak tahta oturacak Ülkemi yöneteceksin Elbette zamanı gelince o da olur Lakin devlet işlerinde çok tecrübesizim Kendine güvenmelisin ey İbrahim Şimdiye kadar en nehil kimselerden ders aldın, Çok iyi bir eğitim gördün. Şimdi bu öğrendiklerini... ...devlet hizmetinde göstermenin... ...zamanı geldi. Emredersiniz efendim. İnşallah sizi mahcup etmem. Lalan... ...hem baş vezir hem de... ...müşavirin olur. Geniş bir devlet tecrübesi olduğunu... ...az evvel sen de söyledin. En kısa zamanda... ...devletimizi daha ileri... ...noktalara taşıyacağına... ...inancım tamdır. Yalnız... Yalnız bir endişeniz mi var? Evet ey İbrahim. Neyse söyleyiniz efendim. Debdebeye ve eğlenceye düşkünlüğün vardır. Sen de biliyorsun ki devlet işleri ciddiyet ve fedakarlık ister. Sultanlık halka hizmet ve kahır çekme yeridir. Sultanlığın çok nimetleri varsa da o kadar da külfeti ve sıkıntısı vardır. ...bunun şuurunda olman gerekir. İnşallah gayret sarf edeceğim Sultan babacığım. İnşallah. Endişe duyduğum husus sadece budur. Böylece İbrahim Ethem... ...babasının sağlığında sultanlık makamına oturdu. Başvizir'in tecrübeli devlet idaresi... ...İbrahim Tem'e pek iş bırakmıyor... Çoğunluğunun gerçek manada Müslüman olması, devletin idaresini daha da kolaylaştırıyordu. Ancak İbrahim Ethem'in şehzadelikten gelen alışkanlıklarını hemen terk etmesi o kadar kolay olmuyordu. O, Sultan babası gibi halkının sıkıntıları, ihtiyaçlarıyla pek fazla ilgilenmiyor, şehzadelikten kalma alışkanlıklarını bırakamıyordu. Tecrübeli başvezirin birçok işleri uhdesinde bulundurarak devleti yönetmesi, genç sultanı adeta ...atalete teşvik ediyordu. Ey Abdullah... Buyur sultanım. Bu sultanlık bana göre değil. Neden sultanım? E çünkü istediğim gibi hareket edemiyorum. İstediğimi istediğim gibi yapamıyorum. Alışırsınız sultanım. Her şeyin kendine göre bir güzel tarafı vardır. <gülüyor> güzel laf ettin ey Abdullah... Biliyorsun öteden beri eğlenceyi severim. Şimdi sultan oldum diye bunlardan vazgeçecek değilim ya. Hem sultanlar da eğlenmelidir öyle değil mi? Elbette eğlenmelidir efendim. Yarınki av partisi hazır mı? Hazır sultanım. Ama ne kadar düşkün olduğumu bilirsin. Hayattaki en büyük zevklerimden biri de avlanmaktır. Bilirim sultanım. Bunun için muhteşem bir av partisi düzenledim sizin için. <Gülüyor> Neler yaptın bakayım? Düzümlü koşumlu tam 80 atlı hazırladım. Bunların kırkı öncü birlik olarak hareket edecek. Kırkı arkanızdan gelecek. Bel, Bel oğlalı böyle bir av partisi görmemiş olacak <Gülüyor> Güzel Sultanım Ne var Lala? Efendim Görüşülüp karara bağlanması gereken devlet işleri var Divanı toplayalım mı? Ee, şimdi divanla devlet işleriyle uğraşamam Sen bu işlerden benden iyi anlarsın Sultan babam zamanında devleti nasıl yönetiyorsan Öylece yönet işte Beni fazla bu işlere karıştırma Genç Sultan İbrahim Tem kendisini eğlence ve av partilerine verdiği sırada Bel şehri halkıda için için kaynıyordu. Sultanın gerekli otoriteyi sağlayamaması nedeniyle asayiş bozulmuş, fırsatçı insanlar halkı soymaya başlamıştı. Yer yer haramilerin ticaret kervanlarını soyduğu haberleri duyulur olmuştu. Aa, şuraya bakın. Şu gelen kervan iki gün önce Hicaz yönüne giden ticaret kervanı değil mi? Evet o. İyi ne oldu da geri döndüler? Dünyanın malını götürüyorlardı. Şimdi anlarız. Hey Kervancıbaşı ne oldu da gittiğiniz gibi geri döndünüz? Ne olacak? Dün gece haramilerin baskınına uğradık. Sahi mi? Çok kalabalıktılar. Hepsinin de silahları vardı. Neyimiz var neyimiz yok alıp götürdüler. Kendilerine karşı çıkan iki kişiyi de öldürdüler. Mahvolduk dünyanın zararına girdik Peki giderken neden yanınıza saraydan asker almadınız ki? Eh, i̇stedik ama kimin umurunda Merak etmeyin artık harami kalmadı diye vermediler Şimdi sultana gidiyorum şikayete Bakalım kim ödeyecek bizim zararımızı Sultanı bulursan şikayet et tabi Niye? Sultan sarayda değil mi? Hayır av partisine gitti Birkaç günden önce de dönmez Ne günlere kaldık ya Rabbim? Eski sultan dağda bayırda bir tek harami bırakmamıştı Şimdi yine cirit atmaya başladılar Sağ olsun Yeni Sultan bu işlerle ilgilenmiyor. Onun işi gücü işrette, av partilerinde. Araki bulasın. Devlet böyle idare edilmez. Eğer sultan asayişi sağlayamazsa yarın bir tek ticaret kervanı kalkmaz burada. Sonra ne olacak? Bel şehrinin bütün geliri ticarete dayanıyor. Haklısın kervancıbaşı. Birilerinin bunu sultana hatırlatması lazım. Allah Allah. Çarşı pazardaki fiyatlar ne kadar artmış böyle? Bu ülkenin bir sultanı yok mu? Esnafı kontrol etmez mi? Fakir fukaranın cebindeki üç kuruşu kollamaz mı? Doğru dersin ey derviş. Ne yazık ki sultanımız çarşıya çıkmadığından... ...burada olup bitenden haberi yok. Anlaşılan Ethem bin Mansur sultanlığı oğluna bıraktıktan sonra... ...ülkede ne düzen kalmış ne nizam. Yazık, yazık. Sultan eğlenceye ve şatafata düşkündür. Babası etem idareyi bu genç sultana bırakmak da hiç iyi etmemiş. Onun işi varsa yoksa ava gitmek. Öyleymiş, öyleymiş. Genç sultanın işi gücü ava gitmek, süslü elbiseler içinde, zevk içinde yaşamakmış. Böyle giderse halk geçim derdine düşer. Allah-u Teala'ya olan kulluğunu da yapamaz. Bereket kalkar, pahalılık daha da artar. Neme lazımcılık alıp başını gider. Öyle değil mi ey belhesnafı. <Gülüyor> Böyle giderse Allahü Teala verdiği nimetleri bel halkından alır ve çok azaplar sıkıntılar verir. Evet, bu yabancı dervişler doğru söylüyor. Genç sultanımız sarayından çıkıp halkın arasına karışsa, çarşı pazarı bir görse iyi olur. Devlet tahttan idare edilmez. Bakın bakın, genç sultanımızın yaveri geliyor gördünüz mü? Ha geldi iyi oldu Dinlesin şu yabancı dervişleri konuştuklarını da gidip sultanını anlatsın Selamun aleyküm Ve aleyküm selame Abdullah Hayırdır bu kalabalık da ne böyle Halk ne için toplanmış Yabancı dervişler gelmiş onları dinliyorlar Neyi dinliyorlar Vaaz mı veriyorlar sokak ortasında Hayır sultanımızı konuşuyorlar Sultanımızı mı Neyini konuşuyorlar ki Neyini ne olacak Halkı sultana karşı kışkırtıyorlar sen ki efendimizin en yakın arkadaşısın Bu söylenenlere seyirci mi kalacaksın Kim demiş seyirci kalacağım? Önce dinle ey Abdullah Sonra karar ver ne yapacağını Evet dinleyeceğim Sonra da gereken neyse yapacağım Bir insan ki vazifesini yapmıyor Üzerine elzem olmayan işlerle uğraşıyor Nefsinin arzu ve istekleri peşinde koşuyor Boş ve lüzumsuz işlerle zamanını öldürüyor o zaman anla ki bundan kimseye hayır gelmez. İşte sultanlarda böyledir. Bir sultan ki milletinin dertleriyle dertlenmiyorsa, bir sultan ki abes ve boş şeylerle zamanını öldürüyorsa, bir sultan ki bulunduğu makamı işret ve eğlence yeri olarak görüyorsa ondan kime ne hayır gelir? Ondan kime hangi iyilik ulaşır söyler misiniz? Evet, ha, evet, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. Esnaf doğru. esnaflığını bilmeli. Çiftçi çiftiyle uğraşmalı. Öğrenci talebe olmalı. Kısaca insan insan olmalıdır. Kulluğunu bilmelidir. Yaradılış maksadına uygun iş işlemelidir. Öyle değil mi? Evet, evet doğru söylüyor. Evet. Evet. Evet. O halde sultanda önce sultanlığını bilmeli. Ab partilerinde, eğlence yerlerinde vakit geçirmemeli. Sultanlığı milletine hizmet yeri seçmelidir. Evet, doğru bu. Hamar hem Evet. Husun? Evet, evet, evet, Husun evet, evet, evet, evet, evet, yani, beni dinleyin? Doğru bu. Hamar hem aynen cezasını. Evet. Husun. Evet, evet, evet, yani, evet, evet. Ey Bel halkı. Nedir bu nümaşınız? Kimi, kime karşı destekliyorsunuz? ...kimin peşinden gidiyorsunuz? Bu yabancıların... ...kim olduğunu biliyor musunuz? Herkes kendi işini yapmalı... ...doğru. Peki soruyorum size... ...bu sözler, bu tahrikler... ...dervişliğe sığar mı? Ne zamandan beri dervişler... ...devlet işleriyle uğraşır oldu ha? Dervişliğin yeri... ...sokaklarda, pazarlarda... ...halkı devletin aleyhine kışkırtmak mı? Herkes kendi işiyle uğraşsın... ...deriyorsa... ...o zaman... Dervişler de dervişliğini bilsin. Böyle ulu orta halkı sultanına karşı kışkırtmasın. Bunlar belki de düşmanlarımız tarafından içimize sokulmuş birer casus. Belki de birlik ve düzenimizi bozmak isteyen birer hain. Hiç düşündünüz mü? Evet, sultanımız tahta geçeli daha altı ayını bile doldurmamıştır. Belki biraz tecrübesizdir. Ama ilmi çok, aklı ziyadedir. O hiçbir zaman halkına zulmetmemiştir. Ve etmez de. Debdebe içinde yaşamasını neden eleştirirsiniz? Debdebe sultanlığın şanındandır. Elbette avada çıkacaktır sultan. Sizler çıkmıyor musunuz? Evet, doğru evet. söylüyoruz. O zaman herkes kendi işiyle uğrasın. Neredeyse bizi sultanımıza karşı kışkırtacaklardı. Onları yakalayıp cezalarını verelim Abdullah. Doğru dersiniz. Hemen peşlerine düşüp yakalayalım. Evet, tosop yakalayalım. Cezalarını verelim. Evet, getirin. Ama dervişler yok. Dervişler kaybolmuş. Kaçmışlar. Asıl yok. Evet. Yok. Bir anda yok oldular. Yer yarıldı da içine girdiler sanki. Az önce burada değiller miydi? Dağılın Sokak sokak arayın. Bulunca da Sultan'ın askerlerine teslim edin onları. Ya bırakın. Kaçırmayın Kaçırmayın Kaçırmayın Demek benim ülkemde dervişler Benim aleyhimde konuşurlar ha Beli sultanım Ne yazık ki o üç dervişi yakalayıp Gerekli cezayı veremedim Bir anda ortadan kayboldular Sanki yer yarıldı da içine girdiler <Gülüyor> Dervişlerin benim hakkımda ne söyledikleri önemli değil ey Abdullah. Önemli olan nedir peki? Önemli olan halkımın benim hakkımda ne düşündüğü. Dervişler beni eleştirirken halk onları destekledi mi, desteklemedi mi? <gülüyor> İnsanları bilmez misiniz sultanım? Kimin sesi yüksek çıkarsa onun yanında yer alırlar. Ya... Demek halkım dervişlere hak verdi, onları destekledi. Evet ama ben ortaya çıkınca sizin hakkınızdaki düşüncelerinden vazgeçtiler. Çünkü sen sesini dervişlerden daha yüksek çıkarttın da ondan, öyle değil mi? Evet, evet ama... Boşuna beni savunma. Şurası muhakkak ki halkım benim yönetimimden memnun değil. Haksız da sayılmazlar. Devlet işlerinde babamın yerini dolduramıyorum. Onun liyakatinde devleti yönetmiyorum. Kendinize haksızlık ediyorsunuz sultanım. Hayır Abdullah. İlmimle amil olmadım. Öğrendiğim bilgileri uygulamaya koymadım. Sultanlığı bir hizmet yeri göreceğime zevk-ü sefa yeri olarak gördüm. Aa, sultanım, bence bunlar halkı size karşı kışkırtmak isteyen art niyetli kimseler. Belki de düşmanlarımızın içimize saldığı birer casus. Kim olmaları hiç önemli değil. Sen yapmamız gereken bir şey varsa onu söyle. Var sultanım. Lala, konuştuklarımızı duydun demek. Beli sultanım. İster istemez duydum. E var dediniz, nedir yapılacak şey? Sultan babanızın geleneğini devam ettirmek, onun gibi halkın arasına girmek. dertlerini, sıkıntılarını tespit etmek, buna göre de bir çare bulmak. Şimdi geç oldu Lala, Nele bir sabah olsun, gereken neyse yapacağız. Bundan böyle devletin işleriyle bizzat ilgileneceğim. Çok iyi edersin sultanım, size de ancak bu yaraşır. Bu akşam sizi çok keyifsiz gördüm sultanım. Öyle mi görünüyorum ey Esma? Evet, her akşam hareminize gelince yüzünüzde güller açardı. Oğlumuz Ömer'in neler yaptığını sorardınız... ...ama bu akşam ilk defa böyle davranmadınız. Evet, çok üzgünüm ey Esma. Neden? Ne var üzülecek ki? Tabağımın benden hoşnut olmadığını öğrendim. Bir sultan için bundan daha üzücü ne olabilir ki? Peki kim söyledi bunları size? Bugün şehre birileri gelmiş... Benim devleti iyi idare etmediğimden söz etmişler Bir sultana yani bana söylenmeyecek laflar söylemişler Yakalatıp cezalarını verseydiniz Haberimiz olmadı sonradan duyduk Muhakkak kendini bilmez birileridir Üzülmeye değmez sultanım Tek senin dediğin gibi olsaydı ama değil Peki o yabancılar konuşurken bir şey diyen olmamış mı? Biri çıkıp da sultanımız hakkında böyle ileri geri konuşamazsın demiş mi? Dememiş ey Esma. Aksine halk da onları desteklemiş. Söylediklerine alkış tutmuş. Peki kim olduklarını öğrenemediniz mi? Derviş kıyafetli üç kişiymiş. Şehirde tanıyan birileri çıkmadığına göre yabancı olmaları gerekir. Yaverim Abdullah onları yakalamak istemiş ama birden ortadan kaybolmuşlar. <gülüyor> o kadar halkın gözü önünde mi? Evet. O kadar halkın gözü önünde sırra kadem basmışlar. Beni düşündüren de bu ya. Düşünecek bir şey yok ki sultanım. Belli ki hokkabazın düzenbazın biri işte. Belki de tam aksi... ...velilerin, evliyaların, önderi. Yani ilahi bir ikaz mı demek istiyorsunuz? Bence apaçık adi bir vaka işte. Hayır Esma. Ben senin gibi düşünmüyorum. Peki nasıl düşünüyorsunuz? Biliyorsun benim neslim Hazreti Ömer'e dayanıyor... O halifeyken devleti nasıl liyakatle ve adaletle yönettiği dost düşman herkesce biliniyor. Ve ben de onun asırlar sonra gelen torunuyum. Anladınız mı? Bağışlayın sultanım. Pek anlayamadım. Senin anlayacağın adaletiyle geçmiş ve gelecek insanlar arasında ün salmış bir halifenin, bir sultanın torunu olarak halkıma karşı istenmeyen bir sultan durumuna düştüm. Beni devlet adamlarım, yaverlerim, askerlik yapan komutanlarım ikaz edeceği yerde hiç ilgisi olmayan tanımadığım dervişler ikaz etti. Ve halkım da onları destekleyerek benim sultanlığımı kınadı. Peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya atam Hazreti Ömer gibi tam adil bir sultan olurum ya da hiç. Bunun dışında başka bir şey düşünemiyorum. Öyle anlıyorum ki bu hadise sizi çok etkilemiş sultanım. Şimdi hareminize geçip biraz istirahat buyurun. Böylece bir şey kalmaz. Hayır ey Esma. Çalışma odama geçmek istiyorum. Gecikirsen merak etme sakın. Yarın baş görüşme yapacağım işlere hazırlanacağım. Buyurun sultanım. Beni emretmişsiniz. Gel Lala. Bu gece gözüme uyku girmedi. Hayırdır inşallah sultanım? Kendimi sorguya çektim. Şöyle bir nefis muhasebesi yaptım. Eğer dün çarşıda aleyhinizde konuşan dervişlerden etkilendiyseniz... ...hiç tasa efendimiz. Yaveriniz Abdullah'la konuştum. Bana onların kışkırtıcı casus olduğunu söyledi. Ben sizler gibi düşünmüyorum Lala. Nasıl olursa olsun kim söylerse söylesin... Bunu bana yapılmış ilahi bir ikaz olarak algılıyorum. Meseleyi bu kadar abartmayın sultanım. Devlet yönetiminde herkesi aynı derecede memnun etmek çok güçtür. Her zaman böyleleri çıkacaktır. Bunu şimdiden kabul etmeniz gerekir. Ama sultan olarak benim görevim hepsini mutlu etmek değil mi Lala? Elbette öyledir. Lakin devletin zaman zaman aksiyan yönleri pekala olabilir. Siz bu ülkenin sultanısınız. Birkaç kışkırtıcı halkı galeyana getirmek istedi diye hemen yeise kapılmak olmaz. Dedikodulara asla itibar etmemek lazım. Emredin, sizi eleştirenlerin tepesine bir topuz gibi inin. Hayır, hayır. Sertlik istemiyorum Nala. Sertlik bir süre için insanları sindirebilir ama daha sonra yerini kin ve nefrete bırakır. Ben sevilmeyen değil, sevilen bir sultan olmak istiyorum. Nasıl isterseniz sultanım. Hepten haksız da sayılmazlar aslında. Mesela Sultan babam sık sık halkın arasına girer, sohbet eder, dertlerini, sıkıntılarını öğrenirdi. Ben bunu hiç yapmadım. Senden isteğim insanların sıkıntıları neyse tespit edelim. Aş evleri açalım, yoksulları doyuralım, kimsesizleri giydirelim, fakir gençleri evlendirelim. En önemlisi de cami, medrese ve hayrat yerlerin bakımını yaptıralım. İhtiyaç olan semtlere yeni ibadet yerleri, mescitler açalım. Ferman Sultanım'ındır. Peki hakkınızda fitne yayan dervişler için ne yap edersiniz? Şimdilik sadece yakalanmalarını istiyorum. Onlarla bizzat konuşmak isterim. Nasıl isterseniz sultanım. Şimdi Abdullah'a emir verip onları sıkı takibe almasını sağlayacağım. Çok iyi olur Lala. Yürüyün! Sallanmayın! Bu sesler de ne? Yürüyün! Yürüyün diyorum size! Neler oluyor orada Lala? Sallanmayın! Teklemeyin, yürüyoruz işte. Yürüin. Yürüyoruz. <gülüyor> Efendimiz, inanmayacaksınız ama... ...Abdullah kulunuz... ...dervişleri yakalamış getiriyor. Güzel. Dervişlerin niyeti neymiş anlarız şimdi. Siz durun şöyle bakayım. Sultanım... ...işte dünden beri aleyhinizde... ...ileri geri konuşan dervişler bunlar. Az önce bir pazar yerinde yine sizin hakkınızda... ...konuşurken yakalayıp getirdim. İyi ettin ey Abdullah. Ellerini çöz bunların. Peki efendim... Ey dervişler, hakkım da orada burada ileri geri laflar ettiğinize göre... ...benden korkmuyorsunuz demektir. Sultanlar sultanı dururken bizim gibi bir insanın neyinden korkacağız ki? Ya, evet biz yalnız Allah-u Teala'dan korkarız. Bre sizler? bu ne haldir? Bir sultanın karşısında böyle nasıl konuşursunuz? Neden konuşmayalım ki efendi? Sultan dediğinde Allah kulu değil midir? Destur ver sultanım, şunun kellesini uçurayım. Sultana karşı konuşmak nasılmış göstereyim? Hayır. Dervişlerin dışında herkes huzurumdan uzak dursun. Onlarla yakından görüşmek istiyorum. Şimdi söyleyin ey dervişler, asıl maksadınız nedir? Dervişin Allahu Teala'nın rızasından başka bir maksadı olamaz. Dervişin yalnız bir maksadı olur. O da Allahu Teala'nın rızasını kazanmaktır. İyi de böyle halka fitne salarak, devletin, sultanın aleyhinde dedikodu yaparak mı kazanacaksınız Allah'ın rızasını? Biz sadece hakikatleri dile getirerek halkın islerine tercüman olmak istedik. Hepsi bu. Sizler Müslüman mısınız? Müslümanız elhamdülillah. E madem öyle Müslümanlıkta fitne çıkartmak var mıdır? Halkı devletine, sultanına karşı kışkırtmak var mıdır? Peki hem zevk-ü sefa sürmek hem de sultan olmak var mıdır? Ne? ne demek istersin bre derviş? Demek istediğimiz sultan sultanlığını yapmalı, sultan gibi sultan olmalıdır. Ee, peki sizler derviş gibi dervişliğinizi yapıyor musunuz? Sultan sultanlığına dönerse, dervişler de dervişliğine döner elbet. Hmm. Hem iğneli hem derin konuşuyorsun ey derviş. Boş biri olmadığını gösterdin. Peki nedir şu dervişlik anlatır mısın? Dervişlik dünya düşüncesini kalbinden silmek, Allahu Teala'nın sevgisini yerleştirmektir. Dervişlik Allahü Teala'nın emrettiklerini tam ve hakkıyla yapmak, yasak ettiklerinden şiddetle kaçınmaktır. Dervişlik kalbinde Rabbinden başka bir sevgiye yer vermemektir. Duyan da sanacak ki Allahu Teala'ya kulluğu yalnız dervişler yapar. Bunu mu demek istiyorsunuz bana? Biz öyle bir şey demedik. Siz istediniz. Biz de sadece dervişliğin tarifini yapmaya çalıştık. Elhamdülillah ben de Allahu Teala'ya inanıyorum. Ben de elimden geldiği kadar haramlardan kaçınıyor, emredilenleri yapıyorum. <gülüyor> Sizin bu tarifinize göre ben de derviş sayılırım öyle değil mi? Hayır ey Beh Sultanı. Siz aklınız sıra hem sultanlık hem de dervişlik yapmaya kalkışıyorsunuz. İki zıt şeyi bir arada tutmaya çalışıyorsunuz. Neden? Hem dervişlik hem de sultanlık yapmaya engel olan nedir? Söyler misin? Sultanlıkla dervişlik doğuyla batı gibidir. Birine yaklaşan diğerinden uzaklaşır. Yani sultan olan Allah'tan uzaklaşır mı demek istiyorsun? Aşağı. Ben öyle bir şey söyle Elaf ebeliği yapma. Sultanlıkla dervişliğin doğuyla batı gibi olduğunu söyleyen sen değil misin? Evet, benim. Fakat bu makamla ilgilidir. Biri dünya makamını, diğeri ahiret makamını temsil eder. Sultan olmayan biri insanlıktan çıkmadığı gibi, derviş olmayan da İslamiyet'ten çıkmaz. Kaldı ki sultanlarda niyetlerine ve amellerine göre layık oldukları karşılığı, Ahirette göreceklerdir hmm. Yine çok manalı bir söz ettin ey koca derviş Ey Abdullah Bunlar genç sultanımızın Aklını karıştırıyorlar Evet Ne emredersiniz efendim Uygun şekilde müdahale edip Dervişleri huzurdan uzaklaştıralım Evet efendim ee, Sizin söylemeniz daha münasip olur Tamam ee, Bağışlayın sultanım Ne var eyla la? Bir şey mi diyeceksin? Ee, bu dervişler saray adabına uygun hareket etmiyorlar. Cezaya müstehat davranışta bulunuyorlar. Sultanımız izin verirse hemen cezalarını vereyim bunların. Hayır. <gülüyor> Dervişleri bırakın gitsinler. B bırakayım mı? Yani serbest mi kalacak? Evet bırakın gitsinler. Ama sultanım... Gitsinler dedim. Nasıl isterseniz efendim. Gitmeden önce size bir şey söyleyeceğim ey dervişler. Buyurun söyleyin. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Bir daha benim hakkımda ileri geri konuşacak şekilde huzuruma getirilirseniz... ...başlarınız omuzlarınızın üzerinde durmayabilir. Bizimki sadece uyarmaktı sultanım. Tamam, gidin şimdi. Sultanım beni affetsin ama onları serbest bırakmakla iyi etmediniz. Abdullah doğru söylüyor efendim. Bu küstahlar sizden aldığı cesaretle yine orada burada konuşacaklar. Tekrar aynı suçu işlerlerse bu sefer gerekli cezayı görürler. Lala. E, buyurun sultanım. Önümüzdeki hafta divanı toplayacağım. O zamana kadar halkın ihtiyaçlarını tespit et dertlerini dinle. Yapılması gerekli şeyleri bir rapor halinde hazırla. Başüstüne sultanım. Canınız sıkkın sultanım. E, eğlence tertiplememi ister misiniz? Hayır ey Abdullah. Şu anda yalnız kalmaktan başka bir dileğim yoktur. Size karşı söz söyleyen dervişlerin yakalandığını duydum sultanım. Evet ey Esma, Abdullah yakalayıp huzuruma getirdi. Ama siz serbest bırakmışsınız onları. Neden böyle yaptınız ki? Bilmiyorum. O dervişler başkalarından farklıydı. Onların niyeti halkı bana karşı kışkırtmak değildi. Sanki şu anda izah edemediğim bir şeyler anlatmak istiyorlardı bana. Ne anlatacaklar ki sultanım? Derviş işte. İçim daralıyor, ruhum sıkılıyor reyesma. Ben, eski ben değilim. Beni tedirgin eden bir şeyler var. Kötülük yapan birinin vicdan azabı çekmesi gibi bir ıstırap çekiyorum içimde. İyi de sultanım, siz herhangi bir kötülük yapmadınız ki. Söyledim. Neler hissettiğimi ben de tam olarak bilemiyorum. Kendime çeki düzen vermem gerekiyor ve bunu da yapacağım. Hele şu divan toplantısını yarın bir yapalım da belki içimdeki sıkıntı zail olur o zaman. Divan için hazır sultanım. Sizi dinliyoruz. Ey lalam, ey başvezirim, yâverlerim, komutanlarım. Şimdiye kadar bu ağırlıkta bu ciddiyette bir divan toplantısı yapmadığımı biliyorum. Belki siz bunun farkında değilsiniz ama ben şu anda devleti idare etmenin bütün ağırlığını üzerimde hissediyorum Şu dervişler hadisesine gelince İçinizden bunu adi bir vaka olarak düşünenler çıkabilir Ama ben öyle düşünmüyorum Sıradan bir vaka olarak görmüyorum Sen de böyle düşünmüyor musun Eyla'la? E, belli sultanım Hayır bunu samimi söylemedin Benim gibi düşünmediğini biliyorum ama akıl sahiplerinin düşündüklerini ben lisanen söylemek istiyorum. Sultan olarak bana yakışan sultan babamın izinde yürümekti ama yürüyemedim. Hizmet bayrağını daha yukarılara dikmek, olanlara yenilerini eklemekti, eklemedim. Ey sultanım, kendinizi bu kadar suçlamanızı anlamış değilim. Bel şehri şu anda ekzadî bakımdan en iyi devrin yaşıyor. Komşu devletler içinde siyasi bakımdan en kuvvetli durumdayız. Çevremizde iç savaşlar, çekişmeler devam ederken bizim devletimizde sulh ve sükun hakim durumda. Evet öyledir Eyla'la. Ama bu babam Sultan Edem'in, onun da babası Sultan Mansur'un, onun da babası Sultan Amir'in gayretleriyle olmuştur. Gerek devam eden bu saltanatta gerekse muhkem istihkamlarla kurulu Bel şehrinde hep onların imzaları vardır. Ben inanıyorum ki sultanım. Bu bayrağı siz daha da ileri taşıyacaksınız. ...zamanla çevremizdeki irili ufaklı devletleri idaremiz altına alacaksınız. Sizlerden isteğim... ...bütün gayretinizle halkımın hizmetinde bulunmanızdır. Başta ticaret kervanlarının yol emniyeti ve güvenliği olmak üzere... ...halkın can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri... ...en kısa zamanda hayata geçirmektir. Ey Abdullah! Emredin Sultanım. Bu işler için seni görevlendiriyorum. Bunlarla ilgili bütün emir ve talimatları başvezirden alacak ve onun emrinde çalışacaksınız. Başüstüne sultanım. Sınır komşularıyla güven tazeleyici yeni anlaşmaların imzalanması işini bizzat başvezirim takip edecek ve neticeleri hakkında bana rapor sunacaktır. Memnuniyetle. Emriniz olur sultanım. ''Yoksulların ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi, bakıma muhtaç kimselerin barınması, evlenecek fakir gençlerin düğün dernek işlerinin görülmesi gibi işlerden sorumlu olarak ikinci vezirimi görevlendirdim.'' üstüne Sultan. ''Bel şehrimizin ve çevre beldelerin güvenliğinin sağlanması, disiplinli ve inançlı orduların kurulmasıyla mümkündür ancak. Bunun için burada bulunan ordu komutanlarımla tek tek görüşecek eğitim çalışmalarına bizzat ben nezaret edeceğim.'' Allahu Teala sizi başımızdan eksik etmesin ve uzun ömürler versin Sultan'ım. Bütün bu hizmetlerin her bakımdan en yakın takipçisi olacağım bilinmelidir. Vazifesini aksatanı hak ettiği şekilde cezalandıracağım. Gayretli ve dürüst davrananı mükafatlandıracağım. Divan toplantımız sona ermiştir. Şimdi herkes üzerine aldığı işler için hemen çalışmaya başlasın. Sultanım beni bağışlasın ama son zamanlarda çok değiştiniz. Eskiden Abdullah'la ava çıkardınız, güreş tutardınız. Şimdi ise dalıp dalıp gidiyorsunuz. Haklısın ana. Artık hiçbir şeyden tat alamaz oldum. İçimde bilmediğim bir huzursuzluğun ıstırabını yaşar oldum. Huzursuzluğunuzun sebebi nedir sultanım? Elhamdülillah devlet işleri yolunda. Son divan toplantısından sonra gereken bütün tedbirleri aldık. Halkın ortak olan ihtiyaçlarını ve mahalli yapıdaki dertlerini tespit ettik. Bunlar aşılmaz, imkansız olan şeyler değildir zaten. Göreceksiniz pek yakın zamanda daha iyi imkanlara kavuşacağız. Kebağınız babanız gibi sizi de sevecek ve sizin için canını bile vermekten çekinmeyecektir. Şimdiden bunun işaretleri görülmeye başladı bile. Halk sizdeki bu değişikliği takdirle karşılıyor. İçimdeki sıkıntı bunlardan hiçbiriyle ilgili değil Lala. Bu başka bir şey. <gülüyor> Ey sultanım. Sizin veziriniz olmaktan fazla hocanızım. Üzerinizde emeğim var. Helal olsun. Demek istediğim ne sıkıntınız varsa bilmek isterim. Elbet her derdin bir çaresi bulunur. Hmm, bilirim Lala. Çok emeğin var üzerimde. Hem benim hem de devletimin. <gülüyor> ''Maksadım sadece sıkıntınıza ortak olmak ve gönlünüzü ferahlatmak sultanım. Siz yeter ki sebebini söyleyin.'' ''Ah bir bilebilsem. İçimde beni kemiren duyguları bir izah edebilsem. Bunlar bambaşka bir şey. İzah edemediğim şeyler lala.'' ''Sürekli sarayda kalmanızdan da olabilir sultanım. Devletin ağır manevi yükü sizi ruhen ve zihnen yormuş olabilir. Hepidir avada çıkmadınız.'' Adeta kendinize avlanmayı yasak ettiniz. Doğru dersin ama canım avada gitmek istemiyor. Din büyüklerimiz ifrattan ve tefrikten kaçınmayı tavsiye ederler. Demek istediğim devletin idaresi için ne gerekiyorsa getirmeli, bazen de nefsi hoş tutacak şeylere zaman ayrılmalıdır. Peki tavsiyeniz nedir Lala? Tavsiyem açık hava, su sesi, kuş sesleri... Kırlar ruhunuzdaki bu kasveti kaldırır Bakın göreceksiniz Hiçbir şeyiniz kalmayacak O zaman devlet işleriyle daha da yakından ilgileneceksiniz hı hı, Belki de sen haklısın Abdullah'a söyle yakın zamanda bir av partisi hazırlasın <gülüyor> Emredersiniz sultanım Bırakın hayır, hayır bırakamam giremezsiniz hayır. Neler oluyor hiç avludalar Hayır giremezsiniz, hayır, giremezsiniz. Ee, Bilmiyorum sultanım şimdi öğrenirim hayır, hayır, <gülüyor> Muhafızlar Hemen öğrenip bana haber ver. Hayır bırakamam giremezsiniz hayır Durun dedim hey, durun. Bak, İçeri gireceğim ben bırakın beni Neler Çarık... oluyor burada bu gürültü de nedir Çarıkları çamur içindeki bir dervis saraya girmek istiyor komutanım Ben de bırakmıyorum Sen aklını mı oynattın be adam Öyle mi görünüyorum Neden içeri girmek istiyorsun Siz girmişsiniz ya ben de girsem ne çıkar Neler saçmalıyorsun sen Nasıl girdin buraya Hana girene nasıl girdin diye sorulur mu Ne hanı sen aklını mı kaçırdın divane misin yoksa Benim divane olduğum tartışılabilir Ama burasının han olduğu asla tartışılmaz Saray burası efendi Saray saray Saray da ne demek Basbayağı han işte Hadi zorlama beni de içeri gireyim Çok yorgunum uzaktan geldim Nereden gelirsen gel Seni içeri alamam Hemen git buradan Hayır Bu hana girmeden dışarı adım atmam Başka kalacak yerim yok Tövbe tövbe. Ne belaya çattık ya? Kapıdaki nöbetçiler çabuk buraya gelin. Emredin komutanım. Bu adamı ana kapıdan nasıl bıraktınız söyler misin? Biz bırakmadık komutanım. Kim bıraktı peki? Havadan uçarak mı indi? Bilmiyoruz komutanım. Bu dervişi ilk defa görüyoruz. Sizi o kapıya bostan korkulu diye mi koyduk? Böyle peşmürde kılıklı birini nasıl olur da içeri bırakırsınız ha? Bilmiyorum komutanım. Ama ana kapıdan girmediğine yemin ederim... ...yoksa bırakır böyle birini? Evet komutanım, bizim nöbet tuttuğumuz kapıdan girmedi bu adam... ...belki başka kapıdan girmiştir. Be ahmak, sarayın daha başka kapısı mı var ki oradan girsin? Evet, yok, biliyoruz ama... ...bizim nöbet tuttuğumuz kapıdan da girmediğine eminiz. Çıldırmak işten değil. Şuraya bak, o pis çarıklarıyla halıları nasıl çamura bulaştırdı? Ha şimdi ben vezire ne cevap vereceğim? Daha ne bekliyorsun ihtiyar? Çek git hadi. Hayır, içeri gireceğim. Ha demek içeri gireceksin ha... Şimdi görürsün içeri girmeyi Nöbetçi ver bakayım şu mızrağını bana Buyurun komutanım Şaka yapmıyorum ihtiyar Ya çeker gidersin ya da mızrağı saplarım göğsüne Elinden geleni ardına koyma Öyle mi al bakalım <Gülüyor> Eyvah eyvah derviş gitti Aman Allah'ım Gözlerime inanamıyorum Olamaz mızrağın ucu geri kıvrıldı Silah işlemiyor bu adama Şimdi çekilin kenara İçeri gireceğim <Gülüyor> Talaptan ne bakıyorsunuz? Girmesine mani olsanıza. Ya hayır. Hayır bu normal bir insan değil. Dur diyorum sana. Huzura giremezsin. Girdim bile. Şimdi yandık işte. Sultanın huzuruna destursuz girdi. Bırak gelsin nöbetçi. Bre kimsin? Ne istersin? Aman Allah'ım. Çamurlu çarıklarıyla güzelim halıları mahvetti. Konuşsana bre ihtiyar. Dilini mi yuttun? Hı? Neden dik dik yüzüme bakıyorsun? Muradın nedir bre? Hiçbir muradım yok ey sultan. Ben buraya konaklamak için geldim. Ko konaklamak için mi? Evet. Ama şu nöbetçilerin güçlük çıkardılar bana. Söyle bir daha hana girerken böyle davranmasınlar. Ne? Ne konaklaması ne hanı? Baya han işte. Han başka ne işe yarar? Burası han mı ki konaklamaya gelirsin Breş aşkın? Elbette handır. Şüphen mi var yoksa? Ey ihtiyar, beynin sulanmış diyelim. Gözlerinde mi görmez? Burası han değil saraydır saray. Demek burası saray ha? Hiç de saraya benzemiyor. Heh, saraya benzemiyor mu? Saray dediniz de. Peki kimin sarayı? Kimin olacak Sultan İbrahim bin Edem'in sarayı? Yani benim sarayım. Ya demek İbrahim bin Edem'in sarayı burası öyle mi? Evet. Peki ne zamandan beri sarayın olur? <gülüyor> ne zamandan beri mi? Ben Sultanı Babam Edem'in bana bıraktığı andan beri sarayımdır. Baban Edem'e kimden kaldı bu saray? Onun babası Sultan Mansur'dan. Ya Sultan Mansur'a kimden kaldı? Onun babası Sultan Amir'den. Ya Sultan Amir'e kimden kaldı? Onun babası Sultan İsaktan. Ya ona? Ona da onun babasından kaldı bredensiz Peki söyler misin ey Beh Sultan'ı? Adlarını saydığın bu zatlar şimdi nerededir? <gülüyor> Nerede olacak? Sultan babam hariç hepsi ölüp gitti Yani bu saraya önce geldiler Bir müddet kaldılar ve sonra da çekip gittiler öyle mi? Evet öyle Han da böyle değil mi ey bel sultanı Bir giderken Diğeri gelip konaklar Ne, ne, ne söylüyorsun sen Bre divane Maksadın nedir senin Koca bel sultanının sarayına Nasıl han diye hakaret edersin Nöbetçiler Nöbetçiler Sen sus eylaallah şöyle kenarda dur hmm. Söyle ey dermiş bu sözlerinden ne anlatmak istedin bana? Arif olan anlar. Dur, nereye gidiyorsun? Şuraya bakın sultanım. İhtiyarın üzerindeki elbiseler, çarıklar... ...bir anda pir ufak oldu. Anlamıyorum. Anlamıyorum neler oluyor. Dur, dur gitme diyorum sana. Dur diyorum sana, dur... Hey derviş dur diyorum gitme Durmuyor sultanım Bakın sarayın cümle kapısından çıkmak üzere Hayret onca yolu nasıl da çabucak katil Sana söylüyorum ey yabancı Dur soracaklarım var dur gitme Gitti sultanım Sarayın kapısından çıkıp gitti Koşmayın peşinden Hemen bana bulun onu O dervişi istiyorum Hemen buraya huzuruma getirilmesini istiyorum Emredersiniz Nöbetçiler nöbetçiler tutun o dervişi yakalayın çabuk olun Ne oldu Lala ihtiyarı yakalayamadı mı nöbetçiler Görememişler ki yakalasınlar efendim Görememişler de ne demek İhtiyarın çıktığı kapıda nöbetçi yok muydu Vardı efendim e, ama mı? hepsi de Anlamıyorum nasıl olur da görmezler koskoca bir adamı nasıl göremezler Birdenbire yok olmuş Sanki yer yarılmış içine girmiş Allah Allah Ya Rabbi çıldıracağım galiba Emredin bütün şehrin giriş çıkışlarını tutalım Her yana araştıralım Ne diyorsun ey Lala Kapalı sarayda yakalayamadığımızı koca şehirde nasıl yakalarız Sahirin büyücünün teki Delinin biriydi o Deli mi yoksa veli mi bilemeyiz Bana kalırsa o Bir deliden çok veliye benziyordu Neyse bunu unutalım artık sultanım. Emriniz üzere ben yarından tesi yok... ...av partisine hazırlatıyorum. Peki. Ben birazdan haremime çekileceğim. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Hmm. Oturup biraz çalışayım ama canım hiç istemiyor. Zihnimi hep o derviş koca meşgul ediyor. Sanki beynimin içinde onun sözleri yankılanıyor. Hanga böyle değil mi ey Beh Sultanı? Biri giderken diğeri gelip konaklar. Evet öyle, evet öyle. Bu ilahi bir ikaz olmalı... ''Normal, sıradan bir şey değil bu. Bu, koca ile önceki dervişlerin başı sanki aynı kimseydi. Evet, evet oydu. Saraya geleni daha yaşlı görünüyordu. Sizler derviş gibi dervişliğinizi yapıyor musunuz?'' diye sormuştum. O zaman ne demişti bana? ''Sultan, sultanlığına dönerse, dervişler de dervişliğine döner elbet.'' Sonra dervişliğin ne olduğunu sormuştum onlara... Dervişlik dünya düşüncesini kalbinden silmek, Allahu Teala'nın sevgisini kalbine yerleştirmektir. Dervişlik Allahu Teala'nın emirlerini tam ve hakkıyla yapmak, yasak ettiklerinden şiddetle kaçınmaktır. Dervişlik kalbinde Rabbinden başka bir sevgiye yer vermemektir. Bunlar sıradan insanların söyleyeceği sözler değil. İyi de bütün bunlar sultan olarak da yapılamaz mı? Hem insanlara hizmet etmek, hem derviş olmak mümkün değil mi? Of, çıldıracağım, aklımı oynatacağım ya Rabbi. Şeytani olamazlar. Peki Rahmani ise kim bunlar? Hızır aleyhisselam mı yoksa? Evet evet, niçin olmasın? Belki de o. Belki de değil. Maksatları ne? Yardım et Allah'ım. Böyle giderse dayanamayacağım. Aklımı kaçırıp mecnun olacağım. Günlerdir sultanım odama gelmiyor, yüzüme bakmıyor. Devlet işlerinin çokluğundandır hanımım. Başka şeylere yormayın. Devletin işleri gece de mi sürer? Efendimiz eskiden odamdan çıkmazdı. Şimdi içeri girip ne benim, ne de çok sevdiği şehzadesi Ömer'in yüzüne bile bakmaz oldu. Hiç mi özlemez bizleri? Yoksa benden bıktı da başka bir ahu göz yemi ram oldu? Tabii hanımım. Benim bildiğim efendimse. Asla gül gibi hanımının üzerine başka bir gül koklamaz O sizi çok sever Onun gözü sizden başka hiç kimseyi görmez Hem siz ona bir erkek evlat Bir veliaht verdiniz Evet <gülüyor> Oğlumuz Ömer olduğu zaman Kırk gün kırk gece ziyafet vermişti Yoksulları doyurmuş Kimsesizleri giydirmiş Herkesi sevindirmişti Oğlu onun her şeyiydi Ama şimdi onu bile gözü görmez oldu Lütfen üzülmeyin. Sultan efendimizin böyle davranmasının mutlaka önemli bir sebebi vardır. Kaç gündür içli içli ağladığımı farkında bile değil. O dervişlerle konuştuktan sonra oldu ne olduysa. Yani bir gönül işi değil mi demek istiyorsun Ayşe? Evet öyle diyorum. Dervişlerin gönül işiyle ne ilgisi olabilir ki? <gülüyor> İnşallah dediğin gibidir. <gülüyor> Oğlum da uyanmış. Tatlım benim bir tanem. <gülüyor> Anne... <gülüyor> Sultan baban çok meşgul oğlum Baban kendinde değil Baban bizi unuttu Görüyor musun dadı İki yaşındaki çocuk bile babasını özlemiş Ama onun umurunda bile değiliz Girebilir miyim hanımlar Sultanımız geldi Kapı açılınca ben hemen çıkayım <gülüyor> Buyurun sultanım Şeref verdiniz Ne o Esma Hatun Ağlıyor musun yoksa? Hayır sultanım. Yo yo ağlamışsın inkar etme. Efendimiz sultanımız bizi unuttu. Bir tanesini Ömer'ini unuttu. Efendimiz gönlünü zamanını bize vermez oldu. Bağışla güzel hatunum. Size olan ilgisizliğim devlet işlerinin çokluğundandır. Sultanlık zor iş. Yeni yeni farkına varıyorum. Sultanlık fedakarlık istiyor. Sultan hanımı olmakta fedakarlık istiyor. Ama daha yakından ilgileneceğim inşallah bundan sonra. Baba, baba. Ömer'im, tahtın gelecek varisi. Han'ın yolcusu, Han'ın yolcusu. Han da böyle değil mi ey Beh sultanı? Biri giderken, diğeri gelip konaklar. Ne oldu sultanım? Birden dalıp gittiniz yine. Ben mi ey Esma? Yok bir şeyim yok Hayır var sultanım sende çok şey var O dervişlerden sonra böyle oldum biliyorum Kim onlar Ne istiyorlar senden Bilmiyorum ey Esma Belki Allah dostları Belki de düzenbazların teki Sen devletin sultanısın Her şey emrinde Askerlere emir ver yakalasınlar Layık olduğu cezayı görsünler Göründüğü gibi değil ey Esma Sanki o sıradan görünen dervişlere devletimin gücü yetmiyor Bilinmeyen bir kuvvet hareketlerimizi sınırlıyor Düşüncelerimize gem vuruyor Neler diyorsun sultanım? allah Teala hayırlara teddil eylesin Amin Ömer'im ne yapıyor? Ne yapsın? Seni sayıklıyorum Aman ey Esma Biricik oğluma iyi bakılsın Hekim başı ne tavsiye etmişse aynen uyulsun Hiç merak etmeyin sultanım Gün boyu onunla meşgul oluyoruz hep ne kadar ilgilensek yeridir. Zira tahtımızın tek varisi odur. İster misiniz? Kucağınıza vereyim mi? Hayır. Böyle beşinden seyredeyim kafi. Sizlere Allah rahatlık versin. Müsaadenizle. Nereye sultanım? Burada kalmayacak mısın? E bu geceyi çalışma odamda geçirmek istiyorum. Yalnız kalmaya ve biraz daha çalışmaya ihtiyacım var. Siz bilirsiniz sultanım. Aklım hep o dervişin sözleriyle meşgul. Ne demek istedi acaba? Bir ikaz mıydı benim için? Gelen kişi belki de Hızır Aleyhisselam'dı. İyi de bana ne anlatmak istedi? İyi kulluk yapamadığımı mı söyledi? Dünyaya daldığımı, taca tahta düşkün olduğumu mu ima etmek istedi? Handa böyle değil mi ey bel sultanı? Biri göçerken diğeri gelip konaklar. Allah'ım! Allah'ım nedir bu sözler? Yardım et bana! ...hakkımda hayırlı olanı nasip eyle. Sana kulluk etmem için derviş mi olmam lazım? Sultan olarak da sana kulluk edemem mi? Böyle giderse divane olacağım, aklımı oynatacağım. Kaç gündür uykusuz kaldım. Biraz da ondan olabilir. En iyisi biraz da yatıp uyumalıyım. Bu işler derin işler. Daha fazla düşünürsem aklımı kaçırabilirim. <Gülüyor> Ne oluyor? Bu sesler ne? Sesler çatıdan geliyor. Biri mi var orada? Hey neler oluyor? Kim var orada? Korkma. Yabancı değil. Tanıdık biriyim sultanım. Tanıdık biri mi? Kimsin sen? Adın ne? Tanıdık dedim ya. Sen istirahatına bak tahtına. Ne arıyorsun sarayın çatısında? Hiç. Develerimi kaybettim de onları arıyorum. Ne? Develerini mi kaybettin? Behi hey şaşkın benimle alay mı edersin? Aşağı. ...sultanla alay etmek kimin haddini? Madem öyle de damda deve aramak da ne demek oluyor? Şaşırma ey be sultanım... ...sen Allahu Teala'yı taht üzerinde... ...süslü elbiseler içinde arıyorsun ya... ...benim damda deve aramam bundan daha mı şaşırtıcı? Ne? Bu da ne demek oluyor? Kim bu adam? Benim Allah'ı sultanken aradığımı nereden biliyor? Kimsin sen adın nedir? Çık ortaya seninle konuşmak istiyorum... Eğer Allah'ı aramak için süslü elbiseler giymemem gerekiyorsa onları hemen çıkartabilirim. İşte çıkartıyorum. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Rüya görüyorum desem değil. Ayığım desem bu nasıl bir iştir? Kimsenin in aşağıda yanıma gel. Seninle konuşmak istiyorum. İn. in, Buraya in. Madem sen gelmiyorsun ben geliyorum oraya. Sultanım neler oluyor burada? Sesinizi duyunca çok korktum Çekil önümden dadı çatıya çıkacağım Çatıya mı çatıda ne işiniz var efendim Aman Allah'ım Sultanıma ne olmuş Ne olmuş size Bağırma dadı çekil kenara dedim nöbetçiler, nöbetçiler Çabuk buraya gelin Sultan hanım Sultan hanım yetişin Yetişin efendimize bir şeyler oldu Yetişin Ne oluyor dadı Aman Allah'ım... ...sultanım bu ne hal ne oldu siz... Nöbetçiler... Emredin sultanım... Hemen çatıya çık nöbetçi... ...orada biri var yakala ve çabuk bana getir... Baş üstüne sultanım... Siz iyi misiniz sultanım... ...hekim başını çağırayım mı... Hayır bir şeyim yok... Bir şeyim yok derseniz ama çok şeyiniz var... ...ne oldu size sultanım sıkıntınız nedir... ...derdinizi bana söyleyeyim... Bu ikinci oldu... ...gündüz sarayıma giren dermiş. ...şimdi de çatıda deve aradığını söyledi... ...ses aynı sesti... <Gülüyor> Ne dervişi sultanım ne çatısı Siz neden bahsediyorsunuz Az önce çatıda biri vardı diyorum Devesini aradığını söyleyen biri Ama biz öyle bir şey duymadık ki Allah'ım yoksa sultanım divane mi oluyor Divane falan değilim ey Esma O bir haberciydi Bunda mutlaka bana bir ikaz var Allah'ım Allah'ım yardım et bana Allah'ım Ey gönlümün sultanı Şehzademin babası Yalvarırım söyleyin ne oldu size sizin zihninizi böylesine karıştıran nedir Lütfen lütfen söyleyin bana ha, Tamam Tamam geçti Esma Hatun Ağlama artık önemli bir şey yok Belki de yaşadıkların bir kabustu Kötü bir rüyaydı Belki de sultanlığın ağır yükü bunalıma soktu sizi Yalvarırım Kendinizi bu kadar üzmeyin Bu işlerden anlayan bir veziriniz var Sıkıldığınız işleri ona havale edin Peki anamım. peki, Sakin ol Üzülme sen Av partisini seviyordunuz Emredin bir av partisi düzenlesinler Değişiklik olur Belki biraz rahatlarsınız He, Belki de sen haklısın hey Esma En kısa zamanda bir av partisine çıkacağım Hadi gidip yat artık Sen de git tadı Allah'ım Allah'ım ne olur yardım et bana Seni sevmem için illa da Derviş mi olmam gerekiyor Gir Sultanım ne var nöbetçi? Efendim, bütün çatıyı araştırdık ama kimseyi göremedik. Sarayın bahçesini araştırıyoruz. Belki orada bulabiliriz. <gülüyor> Gerek yok. Aradığınız kişi çoktan uçup gitmiştir. <gülüyor> Ey Abdullah, ne dersin? Avlanmak için burası iyi mi? Belii Sultanım. Hava da çok güzel. Bugün güzel bir av partisi yapacağız. Evet, güzel olacağı benziyor. Ha, bakın Sultanım, Gördüğünüz gibi aşağı doğru uzanan bir vadi var. Bizim bulunduğumuz nokta her yana hakim durumda. Evet görüyorum ey Abdullah. Otağı buraya kuralım. Tabii efendim. Çadırcılar! Otağı buraya kurulacak. Avlanmaya başlayabiliriz sultanım. Gidelim mi? Bugün tek başıma avlanmak istiyorum ey Abdullah. Tek başınıza mı? Y yanınıza kimse almadan mı? Da... Evet. Otağda sırf hizmetliler kalsın. Ben sağ taraftan giderek avlanacağım. Siz de şu sol taraftan gidersiniz. Ama sultanım... ...tek başınıza avlanmak tehlikeli olmaz mı? Hiç olmazsa yanınıza bir iki muhafız versen... Tek başıma avlanacağımı söyledim ya... Nasıl isterseniz sultanım... Askerler... ...beni takip edin... ...avlanacağımız yere gidiyoruz... Sizler burada otağda kalın... ...dönüşte av pişirirsiniz... Hadi heylan, fırla evladım... <Gülüyor> ...baçların arasından çıkan bir ceylan... ...tam bana göre bir av. Ey badem gözlü ceylan... ...artık elimden kaçamazsın... ...şöyle yandan girip vadiye doğru süreyim. De! Evet... ...tam istediğim gibi... ...ceylan yönünü vadiye çevirdi... ...ama sanki kaçamıyor... ...belki de hasta... ...belki de yaralı... ...hadi küheylan göreyim seni... ...ceylanla arayı kapa... ...dur küheylan... Ceylan iki taşın arasına girdi Artık istese de kaçamaz Yandan sıyrılmaya kalksa kemendimle yakalarım Sen şöyle dur Küheylan Ben hemen ineyim üzerinden İşte hukum yayım da hazır Önce o ok atayım olmazsa kemendi kullanırım Aman Allah'ım Ceylan durmuş bana bakıyor Şu madem gözlere bak Hiç kendini acındırma ey Ceylan Vuracağım seni Bismillah Dur ey İbrahim Ne konuşan Ceylan mı yoksa bana mı öyle geldi Yok canım Ceylan konuşur mu hiç Dur ey İbrahim İnanamıyorum evet evet konuşan Ceylan Ama nasıl olur bu Sen bunun için yaratılmadın Bununla emir olunmadın Evet yanılmamışım. Ceylan konuşuyor Ey İbrahim Sen bunun için yaratılmadın Bununla emir olunmadın Sus sus bu konuşan sen olamazsın. Belki de senin içine girmiş cin ya da şeytandır. Git ey melun şeytan. Beni kandıramazsın. Hadi git. Gitmiyor. Orada öyle durmuş bana bakıyor. Hayır, bu şeytanın iblisin işi değil. Bu ahu gözlü ceylanı konuşturan konuşturdu. Belli ki Rabbim bu ikazlarla beni kendine çağırıyor. Zaten son günlerde o kadar çok şey oldu ki... ...bütün bunların mutlaka bir anlamı olmalı. Tek başıma ağlanmaya çıkma isteğim... ...karşıma bu ceylanın çıkması, konuşması... ...evet, evet, mutlaka bir iş var bunda. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın bana bir ikazı. Ceylan? Nerede ceylan? Ceylan yok oldu. Daha birkaç saniye önce karşımda durmuyor muydu? Ey bütün mevcudatı yaratan Rabbim! Şu anda ne yaptığımı benden daha iyi biliyor ve görüyorsun. Zatının adına yemin ederim ki... ...bugünden sonra sana bir daha asla isyan etmeyeceğim. Senin istemediğin hiçbir şeyi yapmayacağım. Ya Rabbim! Senin rızanı kazanmış olan insanlardan olmak istiyorum. Habibinin hürmetine... ...sevdiklerin hürmetine beni salihlerden eyle senin rızan için her şeyimi fedaya hazır bu aciz ve senden başka kimsesi olmayan kulunu kabul et Allah'ım artık saraya dönemem sultanlık yapamam bundan böyle kalan ömrümü Allahu Teala'nın rızasına uygun olarak geçireceğim Ey küheylan artık sana ihtiyacım yok Hiçbir şeye ihtiyacım yok Yalnız bir şeye ihtiyacım var O da Rabbime Beni yaradan Allahıma Allahu Teala'nın rızasına uygun olarak geçireceğim Serbestsin artık ey küheylan İstersen geriye benim gitmediğim yere gidebilirsin Hadi de <gülüyor> Ya Rabbi, bundan sonra artık seninim. Rızanı kazanmak için çalışacağım. Kalan ömrümü senin yoluna tüketeceğim. Malım, mülküm, tacım, tahtım senin yolunda sebil olsun. Bir canım var sana kurban olsun. Sultan döndü mü çadırcılar? Hayır ey Abdullah, henüz dönmedi. Dönmedi mi? Allah, Allah. Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Başına bir iş gelmesin sakın. Belki de saraya gitmiştir efendim. Evet, evet olabilir. Otağı toplayın, geri dönüyoruz. <gülüyor> Av nasıl geçti ey Abdullah? İyi geçti Vezir Hazretleri. Sultanımız döndü mü? Yok. <gülüyor> Yo. Efendimiz sizinle değil miydi? Başlangıçta bizimleydi. Av yerine vardığımızda tek başına avlanacağını söyleyerek bizden ayrıldı. Tek başına mı? Evet. Avlak yerine geri dönmeyince saraya geldiğini sandık. Aman ya Rabbi. Keşke onun tek başına avlanmasına engel olsaydım. Daha başında bir sultan tek başına bırakılır mı? Çapulcusu var, haramisi var. Emri veren kendisi oldu efendim. Sultanın emrine nasıl karşı çıkabilirim ki? Sen de haklısın. Bu saate kadar dönmediğine göre mutlaka başına bir iş gelmiştir. Ben de endişeliyim. Ne yapalım? Çıkıp arayalım mı? Vezir Hazretleri. Vezir Hazretleri. Ne var komandan? Ne oldu? Nedir bu halin? Efendim. Sultanımızın atı geldi. Atı geldi de ne demek? Sultan da atın üzerinde değil mi? Hayır. At tek başına geldi. Eyvahlar olsun. korktuğun başıma geldi işte. Sultanın başına bir iş geldi mutlaka. At nerede? Avluda. E hemen yanına gidelim. Köheylan çok terli Hiç dinlenmeden koşmuş Ağzı yok ki sultanımıza ne olduğunu soralım Konuşamasa bile bizi sultana götürebilir efendim Nasıl? Köheylan çok eğitimlidir Sultanın şehzadeliğinden beri onun altında ve eğitimindedir Onu önümüze katarak belki sultanın kaybolduğu yere ulaşabiliriz Evet bu olabilir Ben gidiyorum Dur Yanına asker vereyim Oyalanacak vakit yok efendim Sultan tehlikede olabilir Hadi bakalım kıya ilan. Beni doğruca sahibinin bulunduğu yere götür aslanım. Göreyim seni. İşte bir çoban. Onun elbiseleriyle değiştirip bu sultan elbiselerinden kurtulabilirim. Ya Rabbi, sana sığınıyorum. Senden yardım diliyorum. Dur. Dur üzerime gelme ey hayvan. Çekil git. Git diyorum sana. Ey çoban. Çoban tut şu köpeğini. Üzerime saldıracak. Hey Karabaş. Karabaş çekil kenara bakayım. Hadi çekil. <gülüyor> Sen de kimsin? Köpeğine sahip ol ey çoban. Karabaş çabuk git. Sürünün başına git. Hadi bakayım. Buyur efendi. Ne istiyorsun? Ama siz... Siz sultanımızsınız. Demek beni tanıdın. Sizi kim tanımaz ki efendim? O zaman şöyle ağaç altına gel. Seninle biraz konuşmak istiyorum. E Efendimiz. Efendimiz yoksa başınıza bir iş mi geldi? Bir felakete mi uğradınız? Dur telaşlanma evladım. Bana hiçbir şey olmadı. Bağışlayın efendim. Sizi böyle tek başınıza görünce başınıza bir şey gelmesinden korktum. Yok korkacak bir şey yok. Şimdi seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. E, tabii sultanım emredin. Bu üzerimdeki elbiseleri senin giydiklerinle değiştirmek istiyorum. Kabul eder misin? E, ama... Ama nasıl olur sultanım? Ben garip çobanın kaba saba elbiseleri sizin üzerinize yakışır mı hiç? Latife yapıyor olmasın Hayır latife yapmıyorum Senin elbiselerine karşılık benim elbiselerimi vermek istiyorum sana Bağışlayın efendim Benim üzerimdekiler çok kaba saba şeyler Olsun razıyım Yeter ki sen de razı ol Benim razı olmamın ne kıymeti olur ki efendim Sizin her sözünüz benim için bir emirdir Bu teklifimi bir sultanmışım gibi değerlendirme Sultansınız ama efendim Artık sultan değilim Sultan olmakta da zerre kadar gözüm gönlüm yok Bağışlayın efendim ben kimsesiz garip bir çobanım köyde yanaşmayın ah, Al içi altın dolu bu kese sana hediyemdir Teşekkür ederim sultanım çok teşekkür ederim Eğer üzerindeki elbiseleri verirsen sana bir kese altın daha vereceğim Yani kısaca üzerindeki elbiseleri bana bir kese altına satacaksın Ama bu elbiselerin bir kese altın etmez ki Etmesin ben severek veriyorum Siz bilirsiniz sultanım ama ben çıplak dolaşamam ki sonra el bana ne der ha, Bunun da kolayı var Yeni bir elbise alana kadar benim elbiselerimle idare edersin, olur biter. Peki, siz bilirsiniz Sultan. İşte çıkartıyorum elbiselerimi. Çok güzel. Şimdi benim çıkarttıklarımı sen giy, seninkileri de ben giyeyim. Çoban efendi, yeni elbiselerin pek de yakıştı. Tam bir sultana benzedin. Siz de benim elbiselerimi giyince gariban çobana benzediniz Sultanım. E benim istediğim de buydu zaten. Al şu üzerimdeki kalan altınları da. E aman Sultanım istemem. Al dedim. Bunlar da senden aldığım elbiselerin bedeli olsun. Olur mu Sultanım? Benim elbiselerim yarım altın bile etmez. Kim alır ki? Kim alır ki ne demek çoban efendi? Bel Sultanı aldı işte daha ne istiyorsun? Helal etsen. E, helal olsun efendim. Senden son bir ricam daha olacak kardeşim. Emredin Sultan. Artık sultan falan yok. Köye yani evine ne zaman gideceksin? Karanlık basınca sultanım. Çok iyi. Senden ricam mümkün olduğu kadar köylülere benden geç bahsetmeni istiyorum. Tamam mı? Peki efendim. Şimdi söyle bakalım. Bu patika yolu beni nereye götürür? Tepeyi aşınca yol ikiye ayrılır efendim. Sağ taraf Serindere köyüne, sol taraf Sarmaşıktepe köyüne gider. Söylediğin köyleri iyi bilirim. Allah <gülüyor> ısmarladık çoban efendi. Hoşçakal. Selametle git sultanım. Sultanlık öldü artık. Sadece Allah'ın kulu İbrahim etem var. Olan bitene hala inanamıyorum. Rüyada gibiyim. Ben Sultan'ı tacını tahtını bırakıp derviş oldu. Bunu kime anlatsam inandıramam. Ne oldu Abdullah? Sultanımızı bulamadın mı? Hayır vezirim. Güheyran beni efendimizin bulunduğu yere kadar götürdü. Orada sadece sultanımızın silahlarını buldum. Kendisi yoktu. Eh, kılıcında kan izi, sadahında eksik ok var mıydı? Hayır. Ne okunu ne de kılıcını kullanmış. Elhamdülillah. Bu demektir ki sultanımız saldırıya uğramamış. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Peki vahşi bir hayvanın saldırısına uğramış olabilir mi? Sanmıyorum. Öyle olsa etrafta kan izi olurdu. Ayrıca silahlarında kan lekesi bulunurdu. Anlaşılan kaçırılma ya da saldırıya uğrama ihtimali yoktur. Evet efendim. Bu çok kötü bir haber ey ne? Abdullah. Anlamadım efendim. Sultanımıza saldırı da yok, kaçırılma da yok. O halde kötülük neresinde bunun? Sanırım sultanımız tahtını terk etmiş durumda. Hadiseler bunu gösteriyor. Ne? Sahil Evet. Aksi takdirde silahlarını, küheylanı neden bıraksın ki? Bu hiç aklıma gelmemişti. Bu hiç aklıma gelmemişti. Ben sultanımızın saldırıya uğradığını ya da kaçırıldığını tahmin ediyordum. Bunun böyle olacağını tahmin ediyordum. Ne olduysa o dervişlerle konuştuktan sonra oldu. Peki şimdi ne olacak? Devlet başsız kalamaz. Yoksa anarşi doğar. Bize saldırmak için fırsat bekleyen düşmanlarımız var. Eğer dediğiniz gibi sultan tacını tahtını terk etmişse bir şeyler yapmamız gerek. Acele etmiyorum. Ben sadece tahminimi söyledim. Bakarsın yarın çıkar gelir. Ya gelmez efendim? O zaman durumu büyük sultana, babasına bildirir, onu tahta davet ederiz. Yaşlı sultan eten bin amrı çağırmakta acele etmesek nasıl olur? Hayır. Başka bir çaremiz yok. Beşikteki şehzadeyi tahta geçiremeyiz herhalde. Haklısınız. Ben durumu hemen eski sultana konuşayım. Oğlum tahtını terk ettiğinden emin misin Lala? Durum onu gösteriyor efendimiz. Her tarafa asker saldık ama kendisi hakkında en ufak bir ipucu elde edemedik. İyi ama durup dururken oğlum neden sultanlığı bıraksın ki? İnsanın böyle bir şeyi yapması için deli olması gerekir. Ee, şey efendimiz, son zamanlarda şehzade biraz öyleydi. Yani deli gibiydi. Anlayamadım. Birileri yani o üç derviş onun aklını çeldi sanıyorum. Onları tanımasaydı bu haller başına gelmezdi. Hmm. Demek sade oğlum sultanlığı bırakıp dervişliğe özendi ha? Sanırım öyle efendimiz. Ona için engel olmadın Lala? Onu hem devletini yönet hem de dervişliği içinde yaşat demedin mi? Bildiğim kadarıyla çok şey söyledim. Çok telkinde bulundum ama fayda vermedi eee şimdi ne olacak tekrar başa döndük efendim şehzade oğlunuz gelene kadar devletin başına geçmeniz gerekecek ben çok yaşlandım lala doğrusu ara verince devlet işlerinden biraz da soğudum ama tahta sizden başka oturacak kimse de yok sultanım düşmanlar genç sultanın tahtını bıraktığını öğrenirlerse memleketin ne hale geleceğini siz daha iyi takdir edersiniz çok haklısın Lala. Maazallah ülkem çıkmaza sürüklenir. Şehzade Ömer biraz büyük olsaydı... ...sen de ona yardım ederdin değil mi? <gülüyor> İki yaşındaki bir çocuğu sultan ihlan edip... ...ülkeyi perde arkasından yönetemeyiz. Bu daha da tehlikeli olur. Hmm. Evet, bu da doğru. Karar sizin efendim. Evet iş başa düştü anlaşılan ama tahta iki şartla geçerim. Nedir şartlarınız? İlki benim tahta geçmekliğim hususunda aceleci davranmayalım. Olur ki oğlum İbrahim bu hevesinden vazgeçip tahtına geri dönebilir. İsabet buyurdunuz sultanım. Ben denizde sizin gibi düşünürüm. İkincisi ne olursa olsun... Hangi şartlarda olursa olsun, oğlum İbrahim bulunup tahtına geçmesi için ikna edilecektir. Eğer ikna olmazsa zorla getirilip sultanlık görevi verilecektir. Bunda da sizin gibi düşünürüm efendim. Siz hele bir saraya yerleşin, bu dediklerinizi birlikte yapmaya çalışalım. Anlaştık Lala. Göreceksiniz yakında gelecektir sultanım. Hiç sanmıyorum dadı. Gelseydi şu ana kadar çoktan gelirdi. Anne, babam nerede? <gülüyor> babam mecnun olup dağlara düştü oğlum. Baban tacını, tahtını terk edip bir hırka, bin yamaya talip oldu yavrum. Sultan baban körpe yavrusunu bıraktı. Sultan baban gül yüzlüsünü terk etti. <gülüyor> Bizi terk etti. Ya delilere gitti. Yapmayın Kendinizi bu kadar yıpratmayın hanımım de değil ki Ayşe İçim yanıyor kalbim daralıyor da bir daha hiç görmeyecekmişim gibi geliyor bana Bu kadar ümitsiz olma hanımım Belki de geçici bir hevestir Bir bakmışsın Sultan efendimiz çıkıp gelmiş Ne mümkün Biliyorum ki beni avutmak için söylüyorsun Neden sizi avutayım ki Belki de Sultanımız halkın içine girmek Onları daha iyi tanımak için Tedbili kıyafet etmiştir ...son zamanlarda halkın sevgisini kazanmak istediğini söylüyordu ya... ...sen çok iyisin Ayşe... ...sultan hanımıma yakışan sabırlı ve metanetli olmaktır... ...bakın yavrucuğun neredeyse ağlayacak... ...dikkatli seni takip ediyor... ...çocuk deyip de geçmemeli her şeyi anlar onlar... ...evet haklısın... ...metanetli de sabırlı olmalıyım... ...Allah-u Teala'ya tevekkül etmeliyim... ...şöyle... ...sana böyle davranmak daha çok yakışıyor... Hiçbir şey olmasa küçük şehzade var. Bir de onu düşün. Evet. Küçük şehzadeyi düşünmeliyim. İleride o tahtın sahibi olacak. Onun için yaşamak zorundayız. Hava bayağı soğudu. Gündüz ne kadar sıcaksa... ...gece de o kadar dondurucu oluyor buralarda. Sultan'a sözüm olmasa çoktan köye giderdim. Ama sultana mümkün olduğu kadar köylere geç söyleyeceğime dair söz verdim. Sözümde durmalıyım. Rüzgar da çıktı. Çok üşümeye başladım. Üzerimde çoban kepeneyim olsa beni soğuktan korurdu. En iyisi daha fazla gecikmeden sürüyü toplayıp köye gideyim. En bu saate kadar sultan çoktan uzaklaşmıştır buralardan. Hadi bakalım hayvanlar eve gidiyoruz. Bakalım köylüler beni üzerimdeki bu sultan elbisesiyle görünce ne yapacaklar. <gülüyor> Şaşkınlıktan dillerini yutarlar eminim. İyi ama sultanın saraya dönmediği anlaşıldıktan sonra benim üzerimde elbiseleri görürlerse... ...ya beni sultanı öldürmekle suçlarlarsa... ...eyvah bu hiç aklıma gelmemişti. En iyisi kimsenin beni görmemesi için biraz daha oyalanayım bari. Oğlum İbrahim'den bir haber var mı ey Abdullah? Maalesef sultanım. Her tarafta aradık ama en ufak bir iz bile bulamadık. Bir gün içinde fazla uzaklara gitmiş olamaz. Mutlaka bu yakınlarda bir yerde olmalı. Köylere, kasabalara iyice baktırdın mı? Halka sordunuz mu? Belki bir gören olmuştur oğlum. Kimse görmemiş efendim. Zaten üzerindeki sultan elbiseleriyle görünse mutlaka halk tanırdı kendisini. Hmm, evet. Mutlaka üzerindeki sultan kıyafetini çıkarıp başka bir elbise giymiş olmalı. Ama nereden ve kimden alacak bu elbiseleri? Saraydan götürmüş olabilir mi? Hayır sultanım... ...avlanmaya çıktığı zaman yanında elbiseye benzer hiçbir şey yoktu. Yine de bir yolunu bulup tedbili kıyafet etmiştir. Aksi takdirde halkın içinde dolaşması mümkün olamaz. Peki ne emredersiniz sultanım? Bir de bu gözde yaklaşın hadise. İbrahim'i tedbili kıyafet etmiş olduğunu düşünerek arayın bakalım. Başüstüne efendim... ...onu buluncaya kadar aramaya devam edeceğim. Ah, bütün gün yürüdüm. Hayatımda hiç böyle yorulduğumu hatırlamıyorum. Ama olsun. Değil ki bu yorgunluğum Allah için... ...hiçbir şey umurumda bile değil artık. Şu Pınar'dan abdest alayım... Yıldızlar görünmeye başladığına göre akşam namazı vakti girmiş demektir. Namazımı kıldıktan sonra yoluma devam ederim. Yatsı namazı kılındıktan sonra da köye girersem... ...kimse farkıma varmaz. Köyün kenar mahallinde yaptırdığım bir cami olacaktı. gece orada geçiririm. Bizim çobana ne oldu dersiniz köylüler? Eskiden akşam ezanı okunmadan köyde olurdu Neredeyse yatsı okunacak hala gelmedi Sakın başına bir iş gelmiş olmasın ha, Olabilir Belki de kurtların aslanların saldırısına uğramıştır Öyleyse mahvolduk demektir Sürüyü de canavarlara kaptırmışsa Varımız yoğumuz hayvanlarımızdı Durun hemen telaşa kapılmayalım Önce ne olduğunu bir öğrenelim İçimizden birkaç kişi çobanı aramaya çıkarız Durun Çındırak sesleri Çoban geliyor galiba ha, Evet evet çoban geliyor Oh şükürler olsun Hayvanlar telef oldu diye öyle korkmuştuk ki Nerede kaldın re çoban Meraktan öldürdün bizleri Bugün böyle oldu ağalar kusura bakmayın Hey senin üzerindeki bu elbiseler de ne ee, Sahi nereden buldun bu süslü püslü elbiseleri Cevap versene çocuk neden susarsın Üzerindeki bu elbiseler kime ait Allah Allah. Neden konuşmuyor ya bu? Birini mi yuttu yoksa? Konuşsana oğlum neden susuyorsun? Konuşamam ağalar. Daha vakit gelmedi. Neyin vakti gelmedi? Konuşmamın. Bu da ne demek oluyor? Delirmiş bu. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Konuşmak için neyi bekliyorsun ki ha Vaktin gelmesini. Hangi vaktin gelmesini? Yatsa yazdana okunmadan hiçbir şey söyleyemem. Neden? Çünkü öyle söz verdim. Ee. Bilmece gibi konuşma bre Birine Kimmiş o biri Adını söyleyemem İnadı tuttu belli Pekala yatsıya şurada bir şey kalmadı Ezan okunsun ondan sonra öğreniriz merak ettiğimiz şeyleri Birisi çobanın sürüsünü alıp ağalılara götürsün Biz de ezan okunana kadar misafirhanede oyalanalım Neyi var bu çobanın Ömer ağa Bilmiyorum İdris ağa Ama az kaldı Hele şu yatsı okunsun namazı kılalım Ondan sonra ne olup bittiğini anlarız Dikkat ettin mi üzerindeki elbiseler saraylı birine ait gibi Bizim garip çoban bu pahalı ilbasları nereden bulmuş dersin Sakın birini soyup da almasın Yok canım öyle yapsa üzerine giyer de köye gelir miydi Kaldı ki çoban çok dürüst biridir Baksana kime ne sözü vermişse yerine getirmek için yatsının okunmasını bekliyor Allah'u oh, Ekber Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allah'u Ekber Çok şükür yatsı okunuyor bir an evvel abdestlerimizi alıp namazımızı kılalım da... ...sonra çobanı konuştururuz. <gülüyor> evet. Namazımızı da eda ettik. Şimdi sıra sende çoban efendi. Neler olduğunu anlat bakalım. Önce şu üzerindeki... ...süslü püslü pahalı elbiseler kime ait... ...onu söyle bakalım. Bunlar sultanımızın elbisesi. <gülüyor> ...ne sultanı? Hangi sultanımızın? Bizim kaç tane sultanımız var? Ben sultanı İbrahim Etemin tabii. Amanın! Bre şaşkın! Bre densiz! Sen neler söylersin? Sultanımızın elbiseleri... ...senin üzerinde ne arar? Yoksa çaldın mı o esvapları? Hayır, sultanımız kendi verdi. Kendisi mi verdi? Evet, kendisi verdi. Karşılığında da benim Abamint Hanım'la... ...kepeneğimi aldı. Dur, dur, dur, dur bir dakika. Yani sultan... ...senin libasların karşılığında kendi elbiselerini mi verdi? Evet, şaştınız değil mi? Bana böyle bir teklif yapıldığında ben de sizler gibi şaşırdım. Hatta sultanımızın latife yaptığını sandım ama son derece ciddiydi. Allah Allah, sultanımız neden elbiselerini seninkilerle değiştirsin ki? Kim bilir, belki de tebdiyle kıyafet edip halkın arasına karışmak istemiştir. E öyle olsa neden çoban kıyafeti seçsin ki... Çoban kıyafeti sultanın nazik vücudunu ısırgan gibi dalar ki... ...buna tahammül edemez. Sultanımız artık sultan değil. Ne? Ne, ne demek istiyorsun deli olan? Sultanımız neden artık sultan değilmiş? Evet, baştan ben de tebdili kıyafet için sandım ama... ...bana dedi ki ben artık sultan değilim. Sizin gibi bir adamım dedi. E, yani derviş mi oldu? Evet, hareketleri tıpkı bir dervişe benziyordu. Hiçbir şey anlamadım ben bu işten... Durup dururken sultanlığı bırakıp derviş olmakta nereden icab etmiş? Bilmem ağalar. Ben bildiklerimi söyledim size. Peki sultanımızın derviş olduğunu saraydakiler biliyor mu? Sanmam. Bana mümkün olduğu kadar köye geç gitmemi ve o zamana kadar söylemememi tembih etti. Anlaşılan saraydakilerin hemen duymasını istememiş. Bu yüzden de sana geç vakit söylemeni istemiş. İşte sonunda köyün kenarına ulaştım. Sanırım yatsı namazı kılınıp dağılmıştır. Müezzin caminin kandillerini söndürmeden hemen yetişeyim. İzin alır geceyi camide geçiririm. Böylelikle gecenin dondurucu soğuğundan da korunmuş olurum. İşte cami burası. Üzerindeki mermerde de yazılı. Sultan İbni Sultan İbrahim bin Ethem Camii. İş bu cami şerif, sultanoğlu sultan efendimizin bir av seferi sırasında emirleri üzere yapılmıştır. Allahü Teala ondan razı olsun. Eh, Allahü Teala sizden de razı olsun. Hele bir içeri gireyim bakalım. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Yatsıyı mı kılacaksın? Evet. O zaman acele et biraz. Zira cemaat dağıldı. Ben de kapatıp gideceğim için seni beklemek durumundayım. ...bu caminin müezzini olmalısınız... ...evet benim, niye sordunuz... ...gelip gideceğim, kalacak bir yerim yok... ...dışarısı çok soğuk da... ...geceyi bu camide geçirebilir miyim... ...diye soracaktım... ...seni ilk kez görüyorum efendi... ...kimsin sen, bizim köyde ne arıyorsun... ...yolcuyum, nişabura doğru gitmek isterim... ...nereye gidersen git... ...ben kimsin, necisin onu sordum... ...tanımazsın, yabancıyım bu köye... ...yolum uzundur... ...hava karardı, dışarıdaysa dondurucu bir soğuk var... Bu geceliğine camiye sığınmak istiyorum Sabah olunca inşallah erkenden yoluma devam edeceğim Kalmana izin veremem Tanımadığım insanları camide yatırmam doğru olmaz Hem burası han değil ibadethanedir Evet biliyorum Hati beni oyalama da çık dışarı Bu cami bize sultanımız Sultanoğlu Sultan İbrahim Etemin vakfıdır Öyle her önüne gelen ipsizi sapsızı Yol geçen hanı gibi konaklama yapamayız Sultanımız duyarsa çok kızar. Merak etme müezzin efendi. Sultanın duyarsa kızmaz. Aksine memnun kalır. Nereden biliyorsun memnun kalacağını? Çünkü Sultan İbrahim eden benim de ondan. Ne? Bırak kendini bilmez. Karşındaki çocuk mu? Sen kim? Bel sultanı olmak kim? Yıkıl karşımdan. Seni rezil yalancı seni. Hem namaz kılıyor hem yalan söylüyorsun. Ha, gidiyor musun gitmiyor musun Yoksa bir tokat daha atayım mı ha? Lütfen rica ediyorum Dışarısı çok soğuk Kapıda kalırsam donabilirim Bak hala konuşuyor Anlaşılan akıllanmadın sen Al bakalım Vurma yeter vurma gidiyorum ha, Şöyle ha. gözünü sevdiğim sopa Aslında da yola getiriyor insanı Hadi çabuk çabuk terk et burayı Lütfen efendi Lütfen çekiştirme çıkıyorum işte Dur hele dur bu çoban kepeneği ne arıyor üzerinde? Ver şunu bakayım. Rica ediyorum alma. Kepeneği alırsan soğuktan donarım. Donarsan don. Derdim eydi sanki. Kim bilir hangi çobandan çaldın bunu? Kimseden çalmadım. Parasıyla aldım. Ne parasıyla? Paran da var demek. Madem paran var neden bir hana gidip yatmıyorsun bakayım? Mintanla bıraktın beni. Soğuktan donduracak mısın? Bunu kepeneği çalmadan önce düşünecektin. Git aslanlar mağarasında kal Senin gibilerine orası paklar Aslanlar mağarası mı? Buraya yakın mı? Ha, orada kalacak mısın yoksa? Evet sanıyorum oradakiler senden daha merhametlidir. Hadi hadi fazla konuşmada çek git hadi Ben de kapıyı kapatıp evime gideceğim uh, Ya Rabbi Senin rızanı kazanmak için her türlü sıkıntıya razıyım Yeter ki beni sevdiklerinin arasına al verdiğim karardan asla pişman değilim bir an önce aslanlar mağarasına ulaşmalıyım havlandığım zamanlarda görmüştüm o mağarayı kim o? benim açıyorum efendi Aa, buyur neden geç kaldın bu gece her zaman yatsıdan sonra hemen eve gelirdin ha, İçeri gireyim de anlatırım <gülüyor> hanım ha, Ne oldu? Herkes yatsıyı kılıp gittikten sonra kaçığın biri geldi camiye Onun yatsıyı kılmasını bekledim Kıldıktan sonra camide gecelemek istedi Ben de izin vermeyince aramızda tartışma çıktı Eee? Eesi camiden dışarı attım bu yüzden geciktim Aa. Elindeki çoban kepeneği değil mi senin? Evet bahsettiğim kaçığın üzerindeydi. Hem çoban değil hem de kepenek taşıyor. Belli ki gündüzden uyuyan bir çobanın kepeneğini çalmış. Bu bizim çobanın kepeneği. Sahi mi? Onun olduğunu nereden biliyorsun? Çoban bugün kepeneksiz getirmiş sürü köye oradan biliyorum. Üzerinde çok değerli elbiseler varmış. Hatta kimileri sultanın elbisesi olduğunu söylüyor. Sultanın elbiseleri mi? Evet... Neden heyecanlandım birden? Aman Allah'ım aman Allah'ım bu gece camide tokatlayarak dışarı attığım o adam Sultan İbrahim Etem olduğunu söylemişti bana. Ben gidiyorum hanım. Nereye? Bizim çobanı görmeye. Dur hele acele etme yemeğini ye sonra gidersin. Camiden kovulan Sultan İbrahim gecenin zifiri karanlığında aslanlar mağarasına doğru yollanmaya çalışıyordu. Nereye bastığını görmediği için dağlık yol üzerindeki sivri kayalar ayaklarını kanrevan içinde bırakmıştı. Üzerindeki kaba saba elbiseler vücudunu tahriş etmiş, gündüzün teri, gecenin ayazı, narim vücudunu dayanılmaz acılara hark etmişti. Ve nihayet kendi yaptırdığı caminin müezzini tarafından tokatlanarak hakaret görmesi bardağı taşıran son damlı olmuştu. Sultan İbrahim'in içindeki nefsini mücessem bir varlık olarak harekete geçirmişti. Şimdi o, bir yandan gecenin dehşetli ayazında sarp kayalara doğru tırmanma mücadelesi verirken, diğer yandan azgın ve kafir olan nefsinin saldırılarına karşı kendini korumaya çalışıyordu. Ey divane, olmadık bir hayalin peşinden koştuğunun farkında mısın? Sen nesin? Divanenin kaçığın tekisin. Hayır, ben divane değilim. Bütün alemin en sevgili kulu sen misin? Senin dışında başka biri daha yok mu? Bilmiyorum. Ben kendimden sorumluyum. Sorumlu dediğin şey ne? Böyle ıssız vahşi dağlara tırmanmak mı? Kurda kuşa yem olmak mı? Gel dostunu dinle vazgeç bu sevdadan. Yolun başındayken geri dön. Hayır, hayır. Sen benim dostum olamazsın. Ya nefsimsin ya da lanetlenmiş şeytansın. Sen öyle san. Kendinde inanmıyorsun dediklerine.'' ''Böyle giderse ya donacaksın ya da bir uçurumdan yuvarlanıp mahvolacaksın.'' ''Ölünü bile bulamayacaklar.'' ''Hadi inat etme de geri dön.'' ''Hayır, Rabbimin yolundan dönmem. O bana kafidir. O beni tehlikelerden korur.'' ''Böyle mi korur tehlikelerden? Bak elin ayağın tutmuyor. Ayakların kan revan içinde kaldı. Biraz sonra donup taş kesileceksin.'' ''Hayır.'' Az kaldı mağaraya sığınınca üşümem geçecek Sen öyle san ey akılsız sultan Mağarada seni ancak vahşi aslanlar bekliyor Eğer kaderde aslana yem olmak varsa razıyım Kaldı ki Rabbim izin vermezse kimse zarar veremez bana Eyvah ayağım kaydı önümü göremiyorum Düşüyorum galiba Aa, işte bir şeye tutundum ağaç dalıymış Elhamdülillah aşağı düşmekten, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldun Kurtulmuşmuş Ne kadar zavallı, ne kadar acınacak bir hale geldiğinin farkında bile değilsin Hayır, her şeyin farkındayım Bunların hepsi geçici Geçiciymiş Sen bunları pabucuma anlat Kendi yaptırdığın camiden bile kovuldun Hem de sıradan biri tarafından tokatlanarak ...bir ihtişamlı sarayını düşün... ...endamlı cariyeler... ...bir işaretini bekleyen hizmetliler... ...onlar da geçici... ...bana hiç değişmeyen ebedi olan lazım... ...ya hanımını ne diye terk ettin... ...gül yüzlü ceylan gözlü hanımını... ...körpecik Ömer'ini... ...küçük zehradini... ...kime bıraktın onları ha? He? ...hepsini Rabbime ısmarladım... Ona emanet ettim. Onların da benim de hakiki sahibimiz o. Çok ahmakça hareket ediyorsun ey sultan. Hayır akıllıca hareket ediyorum. Tarihe gelmiş geçmiş sultanların en ahmağı olarak geçeceksin. Bunu da düşündün mü? Hiçbir şey düşünmedim. Tek düşüncem var o da Rabbimin benden razı olması. Hiçten bir dost olarak son ikazım... ...vazgeç bu sevdadan. Köye geri dön. Köylüler seni tanıyacak... Gereken saygıyı gösterecektir. Yaptıkları için özür dileyip ayaklarına kapanacaklar. Hadi gel inat etme. Hemen geri dön. Hey alçak nefsim. Yenilmeyeceğim sana. Bu yoldan dönmeyeceğime dair Rabbime söz verdim. Sözümden asla dönmeyeceğim. Bırak yakamı artık. Bu kepenek senin mi çoban? Evet. Nerede buldun onu söyler misin? Sen önce benim sorularıma cevap ver. Bu kepeneyi sen kendin mi verdin yoksa birileri çaldı mı? Ben kendim verdim. Kime? Ben Sultanı İbrahim eteme. Ne? Aman Allah'ım aman Allah'ım ben ne yaptım ben ne yaptım Aa, bilseydim bilseydim bir de ona tokat attım camiden kovdum. Kendi kendine ne dövünüp duruyorsun ey müezzin kimi tokatladın kimi kovdun camiden? Kimi olacak ey muhtar ben sultanı İbrahim Etemi. Ne? Neler söylüyorsun sen İbrahim Etem buraya bizim köyümüze mi geldi? evet. Yatsı namazından hemen sonraydı Camiye geldi Üzerinde senin kepeneğin vardı Namazını kıldıktan sonra da gidecek yeri olmadığı için Camide kalmak istedi Sen de onun kendi yaptırdığı camisinde kalmasına izin vermedin öyle mi? Onun sultanımız olduğunu nereden bilebilirdim ki muhtar Üzerinde çoban elbiseleri vardı Sonra bir sultan gibi konuşmuyordu. Kibir, gurur, emir yoktu. Yumuşak, kendini acındıracak bir ses tonu vardı. <gülüyor> ah ben ne şeyim? Ben ne şeyim? Nasıl yapabildim bunu? Nasıl kovabildim onu camiden? Neyse neyse üzülme. Sen de atlısın. Nereden bilebilirdin ki koskoca bir sultanın çoban abası içinde dolaşacağını? <gülüyor> ...kepeneyi çaldığını sandığım için zorla üzerinden almıştım. Zavallı şimdi üzerinde bir mintanla bu soğukta muhakkak donar. Bir şeyler yapalım, donmadan bulalım onu muhtar. Evet, göz göre göre ölüme terk edemeyiz. Ah oh, aptal kafam, ah oh, aptal kafam, ah oh, ah. Oh. Hadi köylüler, uyuşuk uyuşuk oturmayın, kalkın. Hemen sultanı arayalım. Onun az iyiliklerini görmedik. İbadet ettiğimiz camiyi bile o yaptırdı bize. İyi de gecenin bu vakti nerede arayacağız onu muhtar? Müezzin, sultanın nereye gittiğini biliyor musun? Aslanlar mağarasına gidecekti. Ne? Aslanlar mağarasına mı? Nereden biliyorsun oraya gideceğini? Çünkü onun oraya gitmesini ben söylemiştim. Ah, ah Nasıl yaptın bunu koca sultana? Eğer soğuktan donarsa ya da aslanlar onu parçalarsa bunun sorumlusu ben olacağım. Sen olacaksın tabi Cami babanın malı mı ki içeride kalmak isteyeni kovuyorsun Onun sultan olduğunu bilseydim kovar mıydım hiç Halıları kilimleri çalmak isteyen kötü niyetli biri sandım Ah benim karabaşım ah. Ağlanmanın sızlanmanın sırası değil şimdi Sultanı ne zaman camiden kovmuştun? İki üç saat kadar oluyor Fazla uzaklaşmış olamaz Eğer hemen yola çıkarsak Belki onu mağaraya gitmeden önce yolda görebiliriz Çabuk atlara binip Arslanlar Mağarasına gidelim Çabuk olun Durun mağaraya yaklaştık Daha fazla ileriye gidemeyiz Buraya kadar rastlayamadığımıza göre Sultan mağaraya girmiş olmalı muhtar Bana da öyle geliyor Acaba da mıdır şimdi Buralarda başka başını sokacak yer mi var Elbette mağaradadır Eyvah o zaman aslanlar sultanın işini bitirmiştir Belki de hala yaşıyordur İçeri girsek mi acaba Ya aslanlar varsa bize de saldırırlar Onların ne kadar vahşi olduklarını biliyorsunuz İçeri girmeden önce mağaraya biraz daha yaklaşsak derim ya, Yaklaşalım ama dikkat edelim ah, Anacığım aslanlar <gülüyor> aslanlar Hem de iki tane mağaranın giriş kapısında duruyorlar <gülüyor> İçerikin benim bir manası yok. Baksanıza yalanıp duruyorlar. Belli ki sultanı yemişler. Haklısın. Geriye dönmekten başka çare yok. Sultanın parçası bile kalmamıştır. Hey! Köye dönüyoruz! <gülüyor> Aslanlar mağarasına sığınarak soğuktan kurtuldum ama bakalım... ...aslanlara yem olmaktan da kurtulabilecek miyim? Dışarıdaki seslere bakılacak olursa Köylüler burada olduğumu öğrenmiş Ama aslanların korkusundan içeri giremiyorlar Ya Rabbi, Sana sığınmaktan başka bir şey gelmiyor elimden Aslanlar kapıdayken çıkıp gidemem de mağaradan Demek ömrüm buraya kadarmış Aslan buraya geliyor Şu kenardaki kovuklardan birinin içine gireyim Belki beni görmeden geçer gider Öyle de uykum geldi ki Yatıp uyuyayım. Kader de ne varsa o olur. Gece boyu hep ayakta kaldınız. Biraz uyusanız. Sultanımdan haber almadan nasıl uyurum? Hala bir haber yok değil mi dadı? Yok hanımım. Gece boyu her yanda onu arıyorlar. Eğer başına bir iş gelmeyip de bizleri bıraktıysa... ...bunu neden yaptı dersin? Hadi benden bıktı diyelim. İki yaşındaki oğlundan da bıkar mı insan? Başına neler geldiğini bilemeyiz ki efendim. Mutlaka bir sebebi vardır. Abdullah onun en yakın arkadaşıydı, birlikteydiler. O da bulamadığına göre mutlaka bir şey geldi başına. Evet, şu ana kadar ondan da bir haber gelmedi. Ne oldu da böyle birden bir ortadan kayboldu? Hadi tahtını bıraktı diyelim. İnsan ailesini de bırakır mı? Bizim sevgimize üstün olan nasıl bir sevgiydi ki onu pisten aldı? Bir bilebilsem hanımcığım, bir bilebilsem. Gün ağrıyor, biraz sonra sabah namazı girecek Gece boyu uyku girmedi gözüme Onca asker bütün ülkeyi aradığı halde nasıl bulamazlar oğlu Mullala İnanın sultanım, gece boyu her bir yana aradık Son ümit Abdullah'ta kaldı efendim Ondan da haber yok mu? Sultanın avlandığı çevre köylere gitmişti, daha gelmedi Sultanım <Gülüyor> Yoksa oğlumdan bir haber mi oldu ey Abdullah? Sultanım şehir merkezine yakın bulunan serindere köyünden bir haber geldi. Sanırım sultanımız dün gece oraya gitmiş. Üzerinde bir çoban elbisesi varmış. Çoban elbisesi mi? <gülüyor> Tahmin etmeliydik bunu. Demek elbiselerini bir çobanla değiştirmiş. Peki sonra? Geceyi camide geçirmek istemiş ama müezzin tanımadığı için izin vermemiş. O da aslanlar mağarasına sığınmış. Muhtar dün gece köylülerle birlikte mağaraya gitmiş ama... ...kapıda duran aslanların korkusundan içeri girememişler. Yani oğlum İbrahim'in o mağarada olduğunu mu söylediler? Hayır efendim sadece tahmin ediyorlar. İnşallah oraya gitmemiştir. Eğer gittiyse onu orada sağ bulmak mümkün değil. Biliyorsun o mağaradaki aslanlar çok vahşidir. İnsan eti yer. Vezir doğru söyler. O aslanlar bugüne kadar çok kişiyi parçalanmıştır. Şey söyleyip de sizi üzmek istemedim efendim ama... ...köylülerin anlattığına göre mağaraya gittiklerinde... ...aslanlar yalanıyorlarmış. Hmm? Hmm? <gülüyor> vah İbrahim'im vah... ...sultan oğlum benim... ...ölümün böyle mi olacaktı? Sultanım yine de Allah'tan umut kesilmez sultanım... ...eğer emir verirseniz... ...yanıma asker alarak o mağaraya bir de ben gidip araştırmak isterim. Hemen git ey Abdullah... ...hemen git... İnşallah oğlumu sağ bulursun. Oh, burası neresi acaba? Ah, mağaradaydım ben. Gece uyku bastırınca... ...uyuya kalmıştım. Ortalık karmış Demek bütün gece uyumuşum burada. Bu mağara baya sıcakmış. Sırtımda da sıcacık bir yumuşaklık var. Sanki biri yorgan koymuş gibi neymiş bu bir bakayım Ama Allah'ım bu bu bir aslan demek sırtımdaki sıcaklık ondan geliyormuş sırtını yaslayarak beni soğuktan korumuş şimdi de mışıl mışıl uyuyor Yama, ama bu aslanların çok vahşi olduğunu duymuştum nasıl oldu da beni parçalamadı isteseydi ben uyuduktan sonra da yapabilirdi tersine bir de üşümeyeyim diye sırtını bana yorgan yapmış belki de gece karanlığında ben fark etmeden yanıma gelip yattı Ama hareket edip de uyandırmayayım üzerime saldırabilir fakat sabah namazımı geçirmeden kılmam lazım şimdi kalkmaya davransam aslan da uyanacak ve bana saldıracak kalkmasam namaz saati geçecek ne yapsam acaba ya Rabbi sana sığınıyorum senden yardım diliyorum aslan beni parçalasa da namaz için kalkacağım eğer namazımı kılamadan aslan beni parçalarsa bunun için beni hesaba çekme ya Rabbi şimdi yavaşça ayağa kalkıp abdest almak için dışarı çıkmalıyım aslan saldırırsa da hiç olmazsa namazda saldırsın İnşallah şehit olarak Rabbimin huzuruna çıkarım ayağa kalkmadan bir daha bakayım şu aslana aman Allah'ım aslan uyanıkmış ceylanın baktığı gibi manalı manalı bana bakıyor tıpkı uysal bir kedi gibi gözlerini açıp kapıyor hiç de saldıracakmış gibi bir hali yok ya Rabbi sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum. Şu vahşi aslanı bana yoldaş ettin ve beni soğuktan koruması için yardımcı yaptın. Beni sevdiğini biliyorum ey aslan. Ama müsaade edersen hemen namazımı kılmak istiyorum. Dışarıda mağaranın hemen yanından akan soğuk sulardan abdestimi alıp namazımı kılmalıyım. Burası saray değil alışmalısın. Bir hava bir hırkaya, bir kuru ekmeğe, günlerce aç susuz yaşamaya alışmalısın artık. Elhamdülillah, namazımı tam vaktinde eda ettim. Bu imkanı bahşeden Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Vakit geçirmeden hemen burayı terk etmeliyim. Ey aslan, biliyorum benden ayrılmak istemiyorsun ama mecburum gitmeye. Benimle beraber sen de hemen uzaklaş buralardan. İnsanlar gelip sana ve ailene bir zarar verebilir. Şimdi yola koyulayım artık. Şehirlisi, köylüsü birazdan buralarda olur... Buradan üç gün uzaklıktaki Merv şehrine, oradan da Nişabur'a gideyim. Hedefim hep batıya giderek oradaki alimlerin bulunduğu şehirlere ulaşmak olsun. Bu Bağdat olur, Basra olur, en önemlisi de Hicaz. Şu anda bütün saray beni arıyordur. Bulurlarsa tekrar saraya götürmek isteyeceklerdir. Bundan böyle halka görünmemek için gündüz saklanıp gece yürümeliyim. Hadi uzaklaş evladım. Seni bana yoldaş eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Seni bana yoldaş etti ve beni soğuktan korudu. Hoşçakal ey aslan. Aslan mağarasına geldik efendim. Herkes atından insin. İçeriye girip bakacağız. Dikkatli olun. Mızraklarınız ellerinizde bulunsun. İçeride aslanlar olabilir. İçeri giriyoruz. Sağa sola dikkatlice bakın Yerlerde kan lekeleri, kemik parçaları olabilir Sultanımız buraya gelmişse Aslanların saldırısına uğramış olabilir Burada kimse yok efendim Burada bir şey var efendim Ne var? Bakın Bakın yerde samanlar var Hala sıcak Belli ki biri burada kalmış Mutlaka sultanımızdır Tüh. Birkaç saat önce gelsek onu bulabilirdik Şimdi ne yapacağız efendim? En azından sultanın aslanlar tarafından parçalanmadığını öğrendik. Bu da bir şeydir. Şimdi arayacağız. Her yeri arayacağız. Her taşın altını kaldırıp bakacağız. Herkes bir tarafa dağılsın. Sultanımız şu anda sıradan köylü elbiseleri içindedir. Dışarıda gördüğünüz her kişinin suratına dikkatle bakacaksınız. Duydunuz mu? Sultanımız kaybolmuş efendiler. Evet evet 15 gün önce tahtın ailesini tercih edip gitmiş... Günlerdir arıyorlarmış ama bulamamışlar Söylentiye göre Derviş olup sultanlığı terk etmiş ya. Bir bu eksikti Halk ondan hizmet beklerken o neler yapıyor Devlet başsız kaldı Bu iyi alamet değil efendiler Devlet başsız kaldı mı Asayiş bozulur Saray daha ne bekliyor Eski sultanı neden tahtına geçirmiyor Evet Evet Evet Evet Efendim şu ana kadar yapılan aramalarda oğlunuz sultanımız İbrahim etemden bir haber alınamadı. Kayboluşunun üzerinden de hayli zaman geçti. Halk sultanın kaybolduğunu duymuş. Hakkında türlü dedikodular yapılıyor. Çok haklılar. Oğlumun başına ne geldiğini, nerede olduğunu, ne yaptığını biz bile bilmiyoruz Lala. Sağda solda hırsızlıklar, soygunlar olmaya başlamış. Haramiler yine yol kesmeye başlamışlar. Tahtı daha fazla boş bırakamayız. Hemen bugün divanı toplayıp sizin tahta geçtiğinizi ilan edelim. Eh, pekala öyle olsun Lala. Divanı topla zaten başka çare de kalmadı. Asayiş rayından çıkarsa bir daha zor oturtururuz yerine. Ey devlet erkanı, malumunuz olduğu üzere oğlum Sultan İbrahim'in tahtını terk edip bilinmez diyarlara hicret etmesi bizleri pek elim acılara sevk etmiştir. Evet buyduk, biz de buyduk. Sultanımızın tekrar tahtına dönmesine kadar devlet işleri tarafımdan deruhte edilecektir acilen Veziri Azam'ın başkanlığında bir araştırma heyeti kurulup, bunların emir ve talimatları doğrultusunda Şehzade İbrahim'in her yerde aranmasına devam edilecektir. Yerini haber verene, devletimizin ve sultanımızın şanına yaraşır şekilde mükafatlandırılacağı salınan tellarlarla her bir yanda duyurulacaktır. Sultanımızın tahtını avdet etmesi için gerekirse her türlü çareye başvurulacaktır. Bütün bunlara rağmen bir netice elde edilemezse iki yaşındaki Şehzade Ömer'in belli bir yaşa gelinceye kadar devlet idaresi yine eskiden olduğu gibi tarafımca yürütülecektir. Evet, doğru, evet, doğru. Ferman hünkârımızındır. Duydunuz değil mi? Sultan İbrahim'den boşalan tahta babası Sultan Ethem geri dönmüş. Yaşlı sultanımızın geri dönmesi iyi olmuş. Ne de olsa daha tecrübelidir. <gülüyor> ah Ali! Duydum duymadık demeyin! Ben Sultan İbrahim Ethem'in yerini haber verenlere bin lira verilecektir. ...uyduk duymadık... demeyin. ...bin dinar bir hey servet ve... ...keşke sultanın yerini bilseydik de... ...saraya haber verseydik... ...ama saray ne kadar para vaat ederse etsin... ...İbrahim Ethem'i bulmak mümkün olmadı... ...o kimi zaman bir medresede... ...kimi zaman bir mağarada... ...kimi zaman bir dağ başında göründü... ...ama... Saray onu görenlerin ihbariyle gittikleri yerde İbrahim Etem hazretlerini bulamadılar. İlahi bir kudret sanki onun görülmesini engelliyordu ve haftalar haftaları, aylar ayları, nihayet yıllar yılları kovaladı. Ve aradan 15 sene geçti. Bu zaman zarfında İbrahim Etem'in aranması sürerken ülkeyi yöneten Sultan Etem de iyice yaşlanmıştır. Şehzade Ömer ise 18 yaşına basmıştır. Ne annesinin ne de Şehzade Ömer'in gönlünden babaları Sultan İbrahim hiç silinmedi. O, dünya sultanlığını terk etmişti ama bu sefer de gönüllerin sultanı olmuştu. Tıpkı halkın gönlünde olduğu gibi. Anne, babamı anlat bana. Ha, yine mi Ömer'im? Evet ey güzel annem. Bin kere anlatsan yine anlatmanı istiyorum sultan babamı. Yapma oğlum. Babana anlattıkça yaralarım tazeleniyor. O gün bugündür av partisinden dönecek diye bekliyorum. Ne yapayım elimde değil. Sen o zaman iki yaşında bir bebektin. Babanı hatırlamazsın. Evet hatırlamıyorum. Ama babamdan bahsedilince içimi engin bir huzur kaplıyor. Adeta gönlüm genişliyor. Sakallı, nur yüzlü, derviş kıyafetli biri beliriyor gözümün önünde. Hıh. <gülüyor> Belki de senin hayal ettiğin gibidir. Bazı geceler rüyama giriyor. Onu kucaklamak, boynuna sarılmak istiyorum ama bir türlü sarılamıyorum. Sanki beni görmüyor. Derler ki hakiki dervişler hep Allahü Teala ile olduğu için gözü çoluk çocuk kimseyi görmezmiş. Desene babam da hakiki dervişlerden olmuş. Ha ah, bundan tam 15 yıl önceydi. Sen o sıralarda iki yaşındaydın. Bir gün Berş şehrine nereden geldiği belli olmayan üç derviş peyda oldu. Ben hocalarımdan duyduğuma göre üç dervişin başı Hızır Aleyhisselam'mış. Evet öyle deniyor. Önce halk arasında Sultan Baban aleyhinde konuşunca askerler tutup Sultan Baban'ın huzuruna getirdiler. Sultan Baban'la dervişlik hakkında konuştular. Sultan Baban'la dervişlik hakkında konuştular. Sultan Baban onlara derviş kime denir diye sual etti. Evet anneciğim Hızır Aleyhisselam cevaplamış bu suali. ''Kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti bulunmayan ve Allahü Teala'nın rızasından başka bir düşüncesi olmayan kimseye denir.'' diye cevap vermiş. Niya? bakıyorum da ezberlemişsin dervişliğin ne demek olduğunu.'' ''Evet anne, dervişliğin daha başka tariflerini de biliyorum.'' ''Neymiş onlar?'' ''Derviş demek, Allahü Teala'nın emirlerine harfiyen uyan ve yasak ettiği haramlardan şiddetle kaçınan kimse demektir. Dervişlik demek, gönül sultanlığı demektir.'' Dünya sultanlığından gönül sultanlığına yükselmek demektir. Neler diyorsun oğlum sen? Dervişlik sultanlıktan niçin üstün olsun? Öyle olmasa babam sultanlığı bırakıp dervişliğe geçer miydi? Hiç? Aman Allah. Aman Allah. Ne var anne? Şimdi ne dedim ki ağlıyorsun? Babanı kaybettim. Bir de seni kaybetmek istemiyorum. Ben şehri felakete sürüklensin istemiyorum. Bu da ne demek anne? Beni niçin kaybedeceksin ki? Berh şehri niçin felakete sürüklenecek? Çünkü dervişlikten bahsedince bakıyorum da gözlerinin içi gülüyor. Senin de gönlün dervişlik tarafına meylediyor. Böyle olmamın ne zararı var ki anne? Sultan gibi sultan olmalı iyi oğlum. Sen şu anda Berh devletinin tek varisisin. Sultan deden iyice yaşlandı, sürekli hastalanıyor. Onun şu anda tek ümidi sensin. Ama ben sultan olmaya, devleti idare etmeye karşı değilim ki. Ben bir an önce devletimin başına geçmek ve ülkemi en iyi şekilde yönetmek istiyorum. Sahi mi diyorsun helal gözüm Elbette sahi diyorum anne bundan şüphen mi var yok, yok yok yok yok Niye şüphem olsun ki Senin baban gibi olmanı istemiyorum hepsi bu Bir an devletin başına geçmeni istiyorum Elbette anne Elbette sultan olacağım Ve en güzel şekilde devletimi yöneteceğim Buna kararlıyım Fidan yiğidim civan merdim benim Ama bir şeye daha kararlıyım anneciğim Nedir o Dünyanın öbür ucunda da olsam babamı bulup getirteceğim Olmazsa kendim gideceğim. Bulup Belş şehrine getirteceğim onu. İstemiyorsa sultan olmasın. Ama dervişse dervişliğini burada Belş şehrinde yapsın. Gelir mi dersin? Kim bilir nerededir şimdi? Ne yapıyordur? Şu karşıki mağaraları görüyor musun Davut? Evet niye sordun? Onların içi tekin değil diyorlar. Duydun mu sen de? Evet. Geceleri nur yayılıyormuş etrafa. Ama söylentiden başka bir şey değil bence. Neden söylenti diyorsun? Bildiğim kadarıyla o mağaralarda vahşi parslar yaşıyor. Bu yüzden de kimse oraya girmeye cesaret edemiyor. Hem neden ilgileniyorsun o mağaralarla sen? Şu yıllardır aranan eski Bel Sultanı İbrahim Ethem geldi aklıma da. İbrahim Ethem mi? Eee ne olmuş gelmişse? Bütün aramalara rağmen bulunamadı biliyorsun. Biliyorum. Tahta çıkan Sultan babası onu bulana bin dinar altın vereceğini vaat etmiş... Onun burada Nişabur civarında yaşadığı da söylendi bir zaman. Ama kimse tam olarak izine rastlayamadı. Bence şu mağaralarda görünen Nur İbrahim Etem Hazretlerine ait. Kendisi de orada yaşıyor. Saçmalama. Vahşi canavarların yaşadığı yerde öyle bir zatın işi ne? Ama onun hayvanlarla dost olduğunu herkes biliyor. Heh. Yıllar önce Aslanlar Mağarası denen yerde kaldığı... ...aslanların kendisine bir şey yapmadığı söyleniyor. Sen ne dersen de Behşehrinin eski sultanı o mağarada yaşıyor. İyi de neden şehirler köyler dururken vahşi hayvanların bulunduğu mağarada yaşıyor sultan? Bunu bilemem ama şu söylenene yürekten inanıyorum Sultan tahtını Allah için terk etmiş Bu yüzden de her ne dilerse ne dua ederse kabul oluyormuş O zaman geceleri mağarada görülen nur onunla mı ilgili yani? Evet bence ona ait Düşünsene zenginlik demek iktidar, para, güç her şey demek Tamam da şimdi bu söylediğin ne anlama geliyor senin? Saray Sultan İbrahim Ethem'i bulana... ...ya da yerini söyleyene tam bin dinar vaat etti ya... ...bu parayı biz alalım diyorum. Yani Sultan'ın kaldığı bu mağarayı haber verip mi? Evet, o parayla kervan bile düzeriz. Eğer Sultan mağaradaysa tam bin dinar kazanırız. İstemez misin? <gülüyor> İsterim elbet. O zaman var mısın bu gece o ışıklı mağaraya girelim? Eğer Sultan'ı orada görürsek... Bin altını ikimiz aramızda pay ederiz. Olmazsa bir kervan düzen, ticaret yaparız. Deniz ötesi ülkelere gideriz. Ee, i̇yi de mağaradaki vahşi hayvanlar ne olacak? Ya bizi parçalarlarsa? Bu kadar korkak olma Davut. Kazanacağımız parayı ömür boyu çalışsak biriktiremeyiz. Bin altın ne demek? Hayal bile edemez. Ee, biliyorum biliyorum ama yine de korkuyorum. Mağarada vahşi hayvan olduğunu nereden biliyorsun? Ben günlerdir gözlüyorum orayı. Daha bir tek hayvan görmedim. Korkaklığın sırası değil oğlum. Ömür boyu çobanlık yapılmaz. Onun bunun yanında yanaşma durulmaz. Bin altın bizi zengin eder, efendi eder. Biz sanki İbrahim Ethem kesin mağarada kalıyormuş gibi konuşuyoruz. Hem bakalım orada mı? Orada olmasa ne kaybederiz ki? Bu gece ayın on dördü. Gece gündüz gibi aydınlık olacak. Yanımıza silahlarımızı da alır mağaraya gireriz. Tamam mı? Üf, i̇yi peki tamam. Ha şöyle. Birazdan akşam olur. Sürüyü köye teslim ettikten sonra karnımızı doyurur doğru mağaraya geliriz. Anlaştık tamam İşte mağaraya girdik Bak ne hayvan var ne de bir şey Ama yine de çok ürkütücü bir görünümü var Şu sarkıtlara dekitlere bir baksana Evet çok büyük bir yermiş Bak şu tünel gibi yer mağaranın içlerine kadar uzanıyor Gel hadi gidip bakalım koridor nereye açılıyor ee? Ee, Şimdi ne yapacağız Yol burada ikiye ayrılıyor. Hangi tarafa gideceğiz? Hı. Amanın. Bu ses de ne? Pars kükremesine benziyor. Mağaranın giriş kapısından geliyor bu ses. İşte şimdi mahvolduk. Kaçmaya kaçamayız da. Pars şimdi parçalayacak bizi. Şimdi yiyecek bizi. Kes yüz zırlamayı. Sesimizi duyurmak mı istiyorsun hayvana be? Sana gelmeyelim dedim. Bu mağarada vahşi hayvanlar yaşıyor dedim. Kapa çeneni diyorum. Pars bizden <gülüyor> uzakta. Sesimizi duymazsa çekip gider. <gülüyor> İşte bak ses kesildi Hayvan dışarı gitti gel hadi <gülüyor> Nereye Mağaranın içlerine Buraya neden geldiğimizi unuttun mu İbrahim etimi bulmaya geldik Ne bileyim korku aklımı başımdan aldı Aklına korkuyu değil Kazanacağımız bin dinara bağlı Hı. O parayla zengin olacağımızı düşün Yürü hadi Senin de bununa geliyor mu Ne geliyor Mağaranın içine yayılan koku Evet evet ben de duyuyorum İnsanı etkileyen çok çok güzel bir koku var Nedir bu sence Bilmiyorum tarif edilmez bir koku Yürüdükçe de daha da artıyor Allah'ın sevdiği insanlara verdiği bir koku olmalı bence Haklısın Bu koku çok özel bir koku İbrahim Ethem Hazretleri burada Davut yemin ederim ki o burada Burada olduğunu nereden biliyorsun Kokudan Hayatında hiç böyle insanı etkileyen bir koku duydun mu Hayır, yıllardır çobanlık yaparım. Nereden bileceğim? Dağda bayırda onlarca çiçek arasında dolaşır dururum ama böyle bir koku hiç koklamadım. Haklısın. İşte bu koku Sultan İbrahim etemin mağarada olduğunu gösteriyor bize. Ona yaklaştığımızı hissediyorum Davut. Sultan burada bir yerlerde. Belki de ilerideki deylizi geçtikten sonra göreceğiz onu. Bu da ne? Birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. ''Lem yekun mines sâcidîn'' ''Sodakallâhul azîm'' Evet, o okuyor. İbrahim Ethem Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. Ya Rabbi, ne de güzel, ne de etkileyici bir ses. Sen bu okuyanın İbrahim Ethem olduğuna emin misin? Başka kim olabilir ki? Bu mağarada ondan başka kim yaşayabilir ki? Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum... Değiliz'in sonuna bak Davut. Nasıl etrafa aydınlık haleler saçıyor. Sanki vücudundan etrafa kandil ışıkları yayılıyor. <gülüyor> Pars bu tarafa geliyor. Bizi görecek. Hemen bir yerlere saklanalım. Hay aksi, Tam aradığımızı bulmuşken sırası mıydı şimdi? Gel şuraya. Kovuk gibi bir yer var orada. Tamam, tamam. Oraya saklanalım. Tamam. Belki bizi görmeden geçer gider. Tamam. Pars bizi burada göremez değil mi? Bilmiyorum. Ama görmemesi için Allah'a dua edelim. Susalım hayvan bize doğru yaklaşıyor. Pars'tan <Gülüyor> önümüzde durdu. Bu kadar da korkunç. Çünkü bir hayvan... ...cevam bizi fark etti mi? Sus sesini çıkarma. Tamam. <Gülüyor> ne var oğlum bir şey mi oldu ki kükürüyorsun? Yoksa burada seni tedirgin eden bir şey mi var? Korkma, kimse gelemez buraya. Sakin ol. Ben şimdi mağaranın dibinden çıkan sulardan abdest alacağım. İstersen benimle gel sen de Bak davut gördün mü? Sultan İbrahimetem buradaymış işte, yanılmamışım. Gözlerime inanamıyorum. Varsa dikkat ettin mi? İbrahimetem'e nasıl davranıyor? Adeta bir kedi uysallığı içinde onu takip ediyor. Ya o aydınlık? Dikkat ettin mi? İbrahimetem'i takip ediyor adeta. O nereye giderse orayı aydınlatıyor. Şimdi onu bunu bırak Buradan nasıl çıkacağız onu söylesen. Pars'ın bizi parçalamasından korkuyor. İbrahim etem abdest alıyor. Namazını kıldıktan sonra eski yerine döndüğünde mağaradan çıkar gideriz. Nasıl olsa Pars onun yanından ayrılmıyor. Çıkış kapısında kimse kalmaz. Oh çok şükür mağaradan çıktık. Canımızı kurtardığımıza hala inanamıyorum. Boşuna korktun Davut. İbrahim etem o mağarada oldukça Pars bize hiçbir zarar veremezdi. Neden? Çünkü İbrahim Ethem onun bize zarar vermesine engel olurdu Allah'ın sevgili kulu Hiç başka bir insanın zarar görmesine göz yumar mı? Pars bize bir şey yapmaya kalksa Bir işaretle onu durdururdu Peki biz ne yapacağız şimdi? Onu söyle Köye gidip gördüklerimizi herkese anlatalım mı yani? Delirdin mi sen salak? Köylüye söylediğimiz anda saraya gidip Onlar bin dinarı alır Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğiz o, Haklısın Mağarada gördüklerim aklımı başımdan aldı Sultanın yerini saraya gidip söyleyelim Hadi Hadi hemen gidelim. Hemen nasıl gideriz Berş şehrine? Hele sabah olsun, o zaman bir yolunu bulur, gidip söyleriz. Ya Rabbi. Hayır işleri yapmayı, kötü işleri terk etmeyi senden isterim. Miskinlerin sevgisini isterim ve beni bağışlamanı ve merhamet etmeni isterim. Beni fitneye düşürmeden canım almanı isterim. Senin sevgini, senin sevdiklerinin sevgisini isterim. Beni senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini isterim ya Rabbi. Oğlum neyin var bugün senin? Çok huzursuzsun. Saatlerdir yerinde duramıyorsun. Bir oraya bir buraya oturmak istiyorsun ama oturmuyorsun. Yoksa bizden habersiz birileri mi girdi mi araya? Evet anlaşıldı canım. Birileri bizi görmüş olmalı. Ah, anlaşılan buradaki misafirliğimiz bu kadarmış. Tekrar yolculuk göründü bize. Rabbim izin verirse inşallah... ...Küfe şehrine gitmek... ...alimlerle velilerle buluşmak istiyorum. Ya Rabbi... Bu yolculuğumu hakkımda hayırlı eyle ve beni senin razı olduğun kullarından eyle. Söyledikleriniz doğru mudur ey çobanlar? Mağaranın içinde gördüğünüz zat gerçekten de eski sultanımız İbrahim Eten midir? Evet oydu Vezir Hazretleri. Biz sultanımızı tanımaz mıyız? Gördüklerimiz inanılmaz şeylerdi efendim. Vahşi bir parsı, kedi gibi evcilleştirmiş onunla birlikte yaşıyordu. Allah Allah. Ya. Her neyse. Şimdi hemen Abdullah'a söyleyeyim. Yanına bir grup asker alarak mağaraya gitsin ve sultanı buraya getirsin. Şey, vezir hazretleri. Ne var çoban? Hani sultanımızın yerini bildirene bin dinar verecektiniz ya. Onu ne zaman alırız? <gülüyor> Acele etmeyin. Hadi sultanı bir bulalım. Bin dinarı o zaman alacaksınız hmm. Sultanımızı gördüğünüz mağara burası mı çobanlar? Burası kumandan Herkes attan insin içeri giriyoruz <gülüyor> ee, Sultanı içeride bulursanız bize bin dinarı vereceksiniz değil mi kumandan? Eğer içeride bulursak veririz tabi İşte mağaranın girişi burası ee, Dün gece burada kocaman bir parç duruyordu hiç sesi çıkmıyor. Herhalde dışarıda. Burası bayağı büyük bir mağaraymış. Ta diklere kadar uzanıyor. Sultanımızı nerede görmüştünüz? Sağdaki koridordan yürüyeceğiz. Onun sonunda bir bölüm vardı. Oradaydı. Hı. Takip edin beni. Mızraklarınız ellerinizde olsun. Pars karşımıza çıkacak olursa mızraklarınızla korkutun onu. Bu mis gibi koku da nereden geliyor? Sultanın bulunduğu yerden. Bu koku dün gece de vardı. Ne kadar güzel kokuyor. Allah Allah inanılacak gibi değil Burada olması gerekirdi Burada görmüştük kendisini Evet efendim burada görmüştük Onu gördüğünüze eminsiniz değil mi Bak eğer parayı almak için yalan söylüyorsanız ikinizin de kellesi gider Aman <gülüyor> efendim neden yalan söyleyelim ki Yemin ederiz ki ikimiz de burada gördük kendisini Evet be belki de yiyecek bir şeyler Bulabilmek için mağaradan dışarıya çıkmıştır Hiç sanmıyorum Vahşi hayvanların kendisine rağm olduğu bir kimse Elbette takip edildiğini fark edip burayı terk etmiştir Hadi gidelim Demek para ödülünü alamadınız ha? Alamadık muhtar. Askerlerle beraber mağaraya gittiğimizde hiç kimseyi bulamadık orada. Pars haber vermiştir ona Pars. Ne Pars? Ne bildiğimiz Pars. Yırtıcı hayvan var yani o. İbrahim Ötem'in yakın dostu Mutlaka dün gece bizi orada gördü... ...ve bizim saraya haber vereceğimizi söyledi sultan. <gülüyor> Sen neler söylersin be Davut? Ne zamandan beri hayvanlar konuşmaya başladı? <gülüyor> Alay etmeyin Davut doğru söylüyor Dün gece gördüğümüz pars Uysal bir kediye dönüşmüştü Bize hırlarken sultana başını okşatıyordu Dahası da var Nereden geldiği belli olmayan bir ışık halesi Etrafını aydınlatıyordu mübareğin O ışık değil nurdu nur Bir dakika Mevzuya ben de girebilir miyim efendiler Sen de kimsin ey yabancı Şey Ebu Sa'id derler bana Bir medresede hocayım Nişa buradaki medreselerde okuyacak talebe aramak için köy köy dolaşır dururum. O zaman köyümüze hoş sefa getirdiniz efendim. Şöyle buyurun. Şöyle baş minderi alalım sizi. Hoş sefa bulduk. Az önce şu iki çobanın söylediklerini duydum da. Sizin ettiğiniz kişi Eski Bel Sultanı İbrahim et miydi? Evet oydu. Neden sordunuz? Onun adını Nişa burada duymayan yoktur. Allah-u Teala'nın rızasını kazanma yolunda her şeyini terk etmiş veli ve kamil bir zattır. Evet, biz de çok duyduk faziletlerini, kerametlerini. Acaba sizlerden rica etsem, beni İbrahim Ethem'i gördüğünüz o mağaraya götürebilir misiniz? Elbette. Davut, Hasan, hemen Efendi Hazretleri'ni o mağaraya götürün. Baş üstüne muhteremim. İşte İbrahim A.M. gördüğümüz mağara burası. Daha önce burada vahşi bir pars ve yerden kaynayan su vardı. Ama şimdi her şey o kadar sakin ki su bile geriye çekilmiş sanki. <gülüyor> Çünkü o gitmiş de ondan oğlum. <gülüyor> Sübhanallah. Ne mübarek bir zatmış ki kaldığı yerler bile cennet bahçelerinin kokusunu açıyor. Eğer bu mağarayı miskle doldursalar böyle güzel kokmazdı. buradan ayrılan İbrahim Etem Hazretleri uzun ve yorucu bir sefere çıkmıştı. Gündüzleri yakıcı çöl sıcağı, geceleri öldürücü step ayazı yolculuğunu oldukça zorlaştırıyordu. Sırtında yamalı hırkası, ayağında eskimiş çarıkları hareketlerini sınırlıyordu. Fakat allah Teala'nın rızası uğrunda çekilen çileler, sevinçler kadar tatlı geliyordu İbrahim Ethem Hazretlerine. Derken nihayet menzili olan Küfe şehrine ulaştı. Küfe o zamanlar ilim ve irfan yuvasıydı. Bu şehirde pek çok sayıda İslam alimi ve evliya bulunuyordu. İbrahim Ethem'in maksadı, çıktığı bu manevi yolculukta merhaleler kat etmek ve Rabbine daha da yakın olmaktı. Yahu şu duvarın dibinde duran adam da kim? Tanıyor musun? Yo, ilk görüyorum. Ama haline bakılacak olursa çok fukara biri olmalı. Belli ki yiyecek ekmeği yok. Hadi gel şuna biraz yardım edelim. Yoksulu sevindirmek sevaptır. Evet, edelim. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Haline bakılacak olursa garip birine benziyorsun. Sana biraz para versem kabul eder misin? Hayır etmem. Niçin ama? ihtiyacın yok mu? Yoksa sen göründüğün gibi değil misin? Ben hak etmediğim bir kuruşu bile kabul etmem. Fakir, muhtaç olduğum doğrudur. Ama muhtaç olduğum şey Rabbimin rızasıdır. Yani dilenci falan değil misin? Dilenciyim ama kulların kapısında değil. Rabbimin kapısında dilenciyim. Ondan rızasını dileniyorum. Yahu bu çok hikmetli laflar ediyor. Buradaki küfenin alimleri gibi konuşuyor. Evet, baksana yüzündeki Nura. Hiç de dilenciye benzemiyor Benimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim efendiler İyi de kimseden bir şey almıyorsun Ne yer ne içersin Çalışır alnımın teriyle kazandığımı yemek isterim Peki elinden ne gelir Ne iş yaparsın Elimden her iş gelir Yük taşırım Bağ bahçeye bakar su veririm Bekçilik yaparım Ormandan yakacak odun taşırım Ekin tarlalarını biçerim Bu kadar yeter Benimle gel sana iş vereceğim Ne işi bu ey efendi Az önce söylediğin işleri yaptıracağım sana. Allahu Teala razı olsun senden ama yalnız bir şartım var. Nedir şartın? Boş vakitlerinde medreseye ders okumaya giderim. İlim meclislerinde sohbetler dinlerim. Sizce bir mahzuru yoktur inşallah. Elbette. Ne mahzuru olacak ki? Aksine daha çok sevinirim bunları yaptığın için. Sen derviş misin? Dervişe. <gülüyor> Nerede? Onunla aramda Süreyya Yıldızı kadar mesafe var. Ama o yolda olmaya dervişliğin kırıntılarını elde etmeye çalışanlardanım. Peki yatacak yerim var mı? Daha yeni geldim ama gariplere mahsus hanlardan birinde... ...ya da medrese misafirhanelerinde kalabilirim. <Gülüyor> oh, oh, bir hayli odun kestim. Şimdi bunları sırtımda götürecek şekilde istif edeyim Sonra ipe vurur yüklenirim Şimdi odunları içeri taşımaya sıra geldi Hadi bismillah ya Allah Elhamdülillah Rabbime hamdolsun Hem helalinde kazandığım bir rız kapısı gönderdi Hem de insanları bana karşı merhametli ve duyarlı eyledi ya Rabbi ben aciz ve zavallı bir kulun olarak sana layık hiçbir ibadetim olmadığı halde sen bana ihsanımla muamele ediyorsun. Bunun için sana ne kadar hamd etsem ne kadar şükretsem yine de azdır Allah'ım. Oh, sobanın yanına bırakayım şunları. Kolay gelsin. Allahu Teala razı olsun efendi. Dur, nereye gidiyorsun? Dışarıya, daha yapacak çok işim var. Bahçeyi sulayacağım, çiçeklerin diplerini açacağım. Kalan edilmemiş odunları istife vuracağım. Otur hele otur. Acelesi yok, sonra yaparsın. Hem çok çalışıyorsun, dinlen biraz. Elbet dinlenmeye de sıra gelecek. Hele aldığım ücretin karşılığını helal ettireyim, ondan sonrası kolay. Ben senin çalışmandan memnunum efendi baba. Doğrusunu söylemem gerekirse, sana verdiğim ücret pek o kadar fazla da değil. Olsun, sen müsaade et. Kalbimin rahat edeceği bir zamana kadar çalışayım. Üzülme sen, halimden şikayetçi değilim. Geçenlerde bana medresede ders almak istediğini söylemiştin, hatırlıyor musun? Evet efendim. Fudayl bin İyad hazretlerinin adını duydun mu hiç? Duymaz olur muyum? Meşhur alimlerden ve evliyadan biridir. Ama hiç görmüşlüğüm yoktur. O bundan sonra medresede talebe okutmaya başlayacakmış. Bunu da duydun mu? Sahi mi? Bunu duyduğuma çok sevindim. İşlerimi bitirir bitirmez hemen huzuruna gidip elini öpsem... ...kendisine talebe olmak istediğimi bildirsem... ...müsaade eder misiniz? Ederim elbette. Aa, dur bir dakika. Bir şey mi diyeceksin? Ne zamandır yanımda çalışıyorsun ama adını bile bilmiyorum. Kimsin sen? Adım İbrahim. İbrahim ne? Soyadın yok mu ey İbrahim? Ee, İbrahim Bin Eten. İbrahim Bin Eten mi? Hangi İbrahim bin Etem? Belşli İbrahim bin Etem. Sakın Allah için tahtını terk eden Bers Sultanı İbrahim Etem olmayasın. Öyle bile olsa bu o kadar da büyütülecek bir şey değil. Nasıl değil ayefendi? Bu zamanda kim saltanatın nimetlerini bırakır da bin yama bir hırka ile dervişlik uğruna işçilik yapar? İnsanlar aslında dervişliğin ne kadar büyük nimet olduğunu bilselerdi hiç de sizin gibi düşünmezlerdi. Anlamadım. Nasıl yani? Aslında ben sultanlık saltanatımı vererek dervişliği çok ucuza satın almış oldum. Yani dervişlik dediğin şey bundan daha mı pahalı? Elbette. Hakikatte bütün dünya ve içindekileri verilerek dervişlik satın alınsaydı yine de karşılığı ödenmiş olamazdı. Aman Allah'ım. Ben kimi işçi olarak çalıştırmışım? Ne olur affedin beni sultanım. Bilseydim size bu saygısızlığı yapar mıydım hiç? Hay Allah. Yani ben günlerce bir sultanımı kendime hizmet ettirdim... ...odun kestirdim, bağ bahçe sulattım... Bunun için üzülmene gerek yok ey efendi... ...sen kötü bir iş yapmadın ki... ...bana iş verdin... ...karşılığında helal para kazanmamı sağladın... ...helal lokma yememe yardımcı oldun... ...ben de bunun için sana hayır dualarda bulundum... Ne olur verin elinizi öpeyim... Hayır hayır böyle bir şeye gerek yok... Hem uygun da değil benim gibi birinin eline öpmeniz. Yine de kendimi affetmeyeceğim sultanım. Söyledim ey efendi kendini bu şekilde üzme. Müsaade edersen bahçeyi sulayayım. Ayıo yo, yo yo olmaz. Artık sizin böyle basit işlerde çalışmanıza asla izin veremem. Lütfen oturun istirahat edin. Ben o işleri başkasına yaptım. Hayır böyle yaparsanız ben de o zaman başka bir yerde iş ararım. Ben çalışırken mutlu oluyorum. Ter dökerken Allah'ımız zikrediyorum. Ona böyle kendimi daha yakın hissediyorum. Eğer sıradan işleri yapmak istemeseydim tahtımı bırakmazdım. Af buyurun sultanım. Sultan, sultan deyip durma efendi. Sultanlık çoktan gerilerde kaldı. Bana İbrahim diye hitabet yeter. Peki efendim dediğiniz gibi olsun. Ama sizi asla bırakma. O zaman bir şartla kabul ederim. Nedir şartınız efendim? Kimsenin tanımasını istemiyorum. Benim kim olduğumu orada burada söyleme. Söz veriyorum efendim. Kimselere söyleme. Şimdi izniniz olursa bahçeyi sulayacağım. Sonra da Fudayl Bin İyad hazretlerini görüp tanımak ve sohbetine katılmak için medreseye gideceğim. Nasıl isterseniz efendim. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. ...şu ilerideki talebelerin çokluğuna bakılırsa... ...burası Fudayl Hazretlerinin medresesi olmalı. Bir de şu şadırvan altında oturan zata sorayım. Belki de burada vazifeli biridir. Ee, Selamün aleyküm efendim. Ve aleyküm selam. Bu şehrin yabancısıyım da... E, ...Fudayl bin İyad Hazretlerinin medresesi varmış... ...buralarda bilir misiniz? Evet, az otur hele, soluklan biraz. Peki efendim... Hudayr bin İyad'ın ders verip talebe okuttuğu medrese... ...şu karşıda gördüğün etrafı duvarla çevrili binadır. Peki ne yapacaksınız medrese? E ona talebe olmak istiyorum da. Bu yaşta talebe mi olacaksınız? Ne var yaşımda efendim? Beşik'ten mezara kadar öğrenmek sevgili peygamberimizin emri değil midir? Evet emridir. Peki nerelisiniz siz? E, ben e, çok uzak memleketlerden doğudan geldim. Doğu dediğiniz yer neresidir? Belhliyim efendim. Ya, Belt'tensiniz demek. Tahmin ettiğim gibi Bel Sultanı İbrahim Eden bu. Az evvel Fudayil bin İyada talebe olmaktan söz ettiniz. Bunda kararlı mısınız? Elbette efendim. İlim kararsız olmayı kabul etmez. <gülüyor> Bak öyle. Neyse, madem kararlısınız binanın arka tarafından bir giriş kapısı daha var. Talebe olmak isteyenleri oradan kabul ederler. Ee, az evvel yaşımdan bahsettiniz. Yaşlı olduğum için beni medreseye kabul etmezler mi? Bildiğim kadarıyla... ...Fudayl Bin Nihat yaştan çok baş olanları kabul etmez. Nasıl efendim anlayamadım? <gülüyor> hele sen dediğim kapıya gidip müracaatını yap da... ...o zaman anlarsın. Ee, peki efendim teşekkür ederim. Beklediğim insan geldi. Beni tanımadı. O kapıya varmadan önce... ...ben şu ön kapıdan içeri gireyim hele... Bakalım sultanlıktan üzerinde bir eser kalmış mı... ...bir deneyelim. Ey Reca bin Hayve! Buyurunuz hocam. Yanına bir arkadaşını al... ...medresenin küçük avluya açılan kapısına git. Peki efendim. O kapıdan medresede okumak istediğini bildiren... ...olgun yaşa bir kimse gelecek. Sakın onu içeri almayın. Ee, i̇çeri almayalım mı? Evet. Yalnız içeri almadığınızı bildirmeden önce şöyle arkadaşınla birlikte yaklaşıp üzerini koklayın. Üzerini mi koklayalım hocam? Evet. Üzerini kokladıktan sonra senden sultan kokusu geliyor. Seni içeri alamayız deyin. Peki efendim. Diretecek olursa benim kendisini kabul etmediğimi söyleyin. Daha da diretecek olursa zor kullanın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Hadi göreyim sizi. Hocamızın bahsettiği kimse olmalı ey Ali. Evet, açalım mı kapıyı? Açalım. Buyurun. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne istemiştiniz? Duydum ki bu medresede Fudail bin Yad Hazretleri ders vermeye başlamış. Onun talebesi olmaya, derslerine katılmaya geldim. Siz siz hocamı tanır mısınız? Henüz görmekle şereflenemedim. Ne dersin ey Ali? Alalım mı içeri? Bir koklayayım da kendisini... ...eğer kokmuyorsa alabiliriz. Neyimi koklayacaksınız ey gençler? Hı -hı. Ben temizliğe çok dikkat ederim. Hı -hı. Olsun biz yine de koklayalım. <gülüyor> of, çok fena kokuyor galiba. E, e, dur bir de ben koklayayım. E, evet doğru diyorsun çok fena kokuyor. Ne, ne kokuyorum? Ne kokusundan Hı -hı. bahsediyorsunuz siz? E, sizde sultan kokusu var. Ne? Sultan kokusu mu? Evet. Hocamız dünyaya düşkün olanları, sultanlığı arzulayanları talebeliğe kabul etmiyor. Sultan koktuğumu kim söyledi size? Ne burnumuz seni kokladı geçti. Işte. Ben sultan falan değilim. O tarihin derinliklerinde kaldı Yalvarırım beni kabul edin. Kusura bakma. Biz hocamızın koyduğu kurallara karşı gelemeyiz. Burayı hemen terk et. Hayır, gitmeyeceğim. Benim bu kapıdan başka sığınacak bir yerim yok anlaşıldı mı? Kovsanız da gitmeyeceğim. Israr etmeye yabancı. Hemen medresenin avlusundan dışarı çık. Çıkmayacağım işte. Ne laftan anlamaz insan mısın sen? Sultan kokusu olanları hocamız kabul etmiyor dedik. Niçin ısrar ediyorsun ki? Çek git hadi. Tamam. Madem talebeliğe kabul etmiyorsunuz, o zaman medresenin temizlik işlerine bakarım ha. Olmaz mı? Hayır. Biz talebeler medresenin temizliğini kendimiz yaparız. Bağ bahçe sulama işlerinden anlarım. Medresenin bahçesindeki çiçekleri sular, ağaçların meyvelerinin bakımını yaparım. Onları da yapanlarımız var. Dağdan odun çekerim. Önümüz de kışa geliyor. En güzel, en kuru odunları getiririm medreseye. Bütün kış sıkıntı çekmezsiniz. O dediklerinizi de yapanlarımız. Var. Dışarıdaki tarlalara ekim biçerim, yük taşırım. E kazancımla siz talebelere harçlık veririm. Sıkıntıda olanların sıkıntılarını gideririm. Elbiselerinizi yıkar, odalarınızı temizlerim. Hatta elbiselerinizin söküklerini bile dikerim. Hayır, bu saydıklarını yapmak bizim derslerimiz arasında zaten. Şu anda bizim görevimiz hocamızın emrini yerine getirmektir. ...o da medreseye kabul edilme şartları taşımadığınız için... ...hemen sizi kapı dışarı etmek. Yapmayın. Ben ilim tahsil etmek istiyorum. Hiç olmazsa talebelik yapanlara hizmet etmek istiyorum. Hayır. hiçbir olmaz. Çekil git. O zaman başka bir medrese gösterin bana oraya gideyim. Biz başka medrese bilmeyiz. Bizim hocamızdan daha iyisini de tanımayız. E, madem öyle ben de buradan bir yere gitmem. Şimdi yapacağınızı yapın bakalım. Demek... ...demek sana karşı zor kullanmamızı istiyorsun... ...o zaman biz de seni zorla dışarı çıkartırız. Ali, tut şunun bacaklarından... ...kapı dışarı değil. Tamam, tuttum işte. Bırakın, bırakın yalvarırım... ...bırakın beni. Ee, bırakın diyorum size. Amma inatçı adammışsın yahu. Yürü, git diyoruz sana gitmiyorsun. Biz de böyle götürürüz işte. Ha gayret Ali... ...az kaldı dışarı atmamıza. Sen avlu kapısını öyle açıp... Tamam, tamam tutuyorum. Sen de bacağından çekmeye devam et... Sen de diğer bacağından çek Ölce... Gitmeyeceğim diyorum size gitmeyeceğim işte... <gülüyor> çek şu <şim başını, gülüyor> ey yabancı... Yoksa kapıya sıkışacak... Durun gençler... Durun... <gülüyor> Bu kadarı yeter bırakın onu... Gir içeri... <gülüyor> Aman Allah'ım siz... Kapıdan medreseyi sorduğum zaten... Evet benim... Gel içeri ey İbrahim... Ah... <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Sefa geldin. Ey adaletiyle gelmiş ve gelecek, bütün insanları hayrette bırakanın oldu. Hazreti Ömer'in mübarek torunu. Allah için tahtını, tacını terk eden yiğitler yiğit. Gel, seni kabul ettim hocam. Allahu Teala sizden razı olsun hocam. Küçük bir damlanın deryaya kavuşması gibi size kavuştum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. ...Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun... ...Elhamdülillah. Ali, sen bu işten bir şey anladın mı? Hocamız o yabancıyı önce kovun diyordu... ...şimdi de iltifatlar yağdırıyor. Evet, büyüklerin cilvelerine akılsı vermez ey Reca. Hocamız ona böylesine hürmet gösterdiğine göre... ...çok önemli biri olmalı. Evet, bence de. Ama her kim olursa olsun... ...madem hocamız ona bu kadar hürmet gösteriyor... Bizim de göstermemiz gerekli Ey Reca bin Hayve Buyurunuz hocam Yeni talebimizi sana emanet ediyorum Onu kendi da yatır Bana hürmet ettiğin gibi Aynı hürmeti ona da göster Emredersiniz e efendim Bugünlük dersimiz bitmiştir Dağılabilirsiniz Reca sen yanıma gel Buyur hocam Sana oda arkadaşı olarak Yanına verdiğim bu zatın kim olduğunu biliyor musun Hayır efendim sen hiç tacını tahtını terk eden Beh Sultanını duydun mu? Duydum efendim. Kim duymadı ki? Kapıda seninle gitmeyi bekleyen zat o zat işte. Ne? İ İ İbrahim bin Ethem mi efendim? Evet. Onun kıymetini bilesin ve onun isteği dışında hareket etmeyesin. İbrahim Etem Allah dostu biridir. Tabi. Tabi hocam. İbrahim Etem gibi bir zatı başımın üstünde taşırım. Her ne emrin olursa başım üzerinde yeri vardır. Sana hizmet etmek, sana arkadaşlık etmek benim için büyük şereftir efendim. Allahu Teala razı olsun ey Recâ bin Hayve. Yalnız senden bir istirhamım olacak. Buyurunuz efendim, emriniz olur. Mecbur kalmadıkça adımdan bahsetmeyelim. Şöhret afettir ama bazı şeyler insanın elinde olmadan serpilip gelişiyor. Evet öyle. Bir şey daha var ki o da zamandır. Herkes için çok kıymetlidir ama... Bir talebe için zaman her şeyden daha kıymetlidir. En kıymetli şey olan ilim tahsil ettiği için mi? Evet kardeşim. Vakt keskin bir kılınç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim olan işleri hemen yapmalı, mühim olmayanları sonraya bırakmalıdır. Şu anda bizim için en mühim şey ilim tahsil etmektir. Bu gayretle çok çalışmalı, hocamızın feyiz ve bereketine kavuşmalıyız. Elbette efendim. Şimdi müsaadenizle size yatacağınız ve kalacağınız odayı göstermek istiyorum. Zahmet olacak kardeşim. Siz önden buyurun gidelim. Sizin gibi biriyle oda arkadaşlığı yapmam Rabbimin bir ihsanı bana. Nasıl şükrediyorum bilemezsiniz efendim. Benim için de öyle ey reca. Bunların hepsi Allahu Teala'nın biz aciz kullarına birer ihsanı. Fudayl bin İyad hocamızın varlığı da Rabbimizin bir ikramı. Gerek kitaplardan olsun, gerek konuşmalardan olsun, Fudayl hazretlerinin şöhretini okuyup duymuşluğum vardır. Ama bir de en yakın talebesinden bizzat hayatını dinlemek isterim. Lütfeder misiniz? Elbette. Bilindiği gibi hocamız, Fudayl bin İyad hazretleri, medrese hocası olmadan önce eşkıyalık yapıyordu. Hocamızın hayatı, Allahü Teala'nın ne kadar affedici ve tövbeleri ne kadar kabul edici olduğunun apacık bir delilidir. Hudayl bin İyat Hazretleri, tövbe edenlerin önde gelenlerinden olup, emsali az bulunan bir zat-ı kamildir. Tövbe etmezden önce gençlik yıllarında eşkıya reisi olup, yol kesicilik yapar, kervanları soyardı. Eşkıya olmasına rağmen bir hususiyeti vardı ki, o da asla namazlarını terk etmezdi. Ramazan ayı gelince oruçlarını tutardı. Soygun esnasında kervanda kadın olursa onlara dokunmaz, borçlu ve sermayesi az olanların mallarını almazdı. Adamları arasında namaz kılmayan olursa onu ekibinden uzaklaştırırdı. İşte bu şartlarda harami reisliği yapıyordu. Derken tövbe etmesine sebep olan hadiseler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Dikkatli olun. Çok zengin bir kervanın buradan geçeceğini duydum. Develerin hepsinde Hint, Çin malları varmış. Kervanda silahlı adamlar bulunabilir. Silahlı mücadele olabilir. Eğer olursa hepsini öldürürüz reis. Ya hayır. Her ne olursa olsun kadınlara, çocuklara ve ihtiyarlara dokunmak yok. Sadece bize silah çekenlere siz de silah çekersiniz. Hey! Kervan gözüktü! Yerlerinizi alın. ...kervan tam önümüzden geçerken yola atlayacaksınız. Merak etme reis, her zamanki gibi. Develerin yüküne bakılacak olursa... ...zengin birilerine benziyorlar. İyi bir vurgun vuracak. Tam önümüzden geçiyor. Hadi aslanlarım, baskın basanındır. Fırlayın. Durun, durun. Bu bir baskındır. Korkmayın. Canınıza ve dokunulmayacak. Hiç kimse direnmeden üzerindeki paraları, mücevherleri çıkartsın. Çok renkli ve ilgi çekici bir hayat hikayesi varmış Fudayla Hazretleri'nin. Evet öyledir. Ve hem de çok ibretlidir. Devam edin lütfen. Peki. Böylece soyulan kervanın malları haramiler tarafından bir yerde toplanmaya başlar. Bu sırada kervancıbaşı başı malları toplayan haramilerden birinin yanına yaklaşarak reislerini sorar. Reisiniz kimdir? Neden sorarsın? Ben soydunuz bu kervanın başıyım. Onunla görüşmek istiyorum. O aramızda değil. Şu ilerki ağacın altında namaz kılıyor. Bak daha ileride görüyor musun? Namaz mı kılıyor? Evet. Aynı zamanda da oruçludur. Allah Allah. Oruç tutup namaz kılıyor ha? Peki yanına gideyim hele. Esselamün aleyküm ve rahmetullah. Esselamün aleyküm ve rahmetullah Ne var bre ne dikelirsin orada Seninle konuşmak istiyorum Ama oruç tutup namaz kıldığını bilmiyordum Ee, bildin şimdi ne olmuş Çok şaşırdım da Seninle konuşacaklarımı bile unuttum Şaşıracak ne varmış Eşkıyalar Allah'ın kulu değil mi Onlara da namaz farz değil mi Öyle de Söyler misin ey eşkıya reisi Namaz oruç ve eşkıyalık Nasıl bir arada bulunur bu sualinize şöyle cevap verebilirim. Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'nde buyuruluyor ki... ...diğer bir kısım insanlar daha vardır ki... ...günahlarını itiraf ederler... ...ve yaptıkları iyi amelleri... ...sonradan yaptıkları kötü amellerle karıştırırlar. Benimki de öyle bir şey işte. Şimdi söyle, için gelmiştin yanıma? Efendim, kervanımda bir genç var da... ...sevdiği kızla evlenebilmek için... ...uzun zamandır gurbetle çalışırmış. Bütün parasını aldınız... Zavallı çocuk perişan durumda. Şimdi ben beş parasız nasıl evlenirim deyip ağlıyor. Ya. Hamit! Ey Hamit! Buyur reis. Hemen buraya gel. Emredin reis. Kervanda parasını aldığınız bir genç varmış. Onun parasını hemen geri verin. Ama reis... Ne diyorsam Hı... onu yap. Peki reis. Kervancı başı bu gençle git. Ağlayan o genç hangisi ise göster onu... ...paralarını altınlarını geri alsın. Allah razı olsun reis. Demek ki eşkıya iken de çok merhametliymiş. Peki tevbesi nasıl olmuş? Ona geleceğim. Bu hadise hocamız Hudayl Hazretleri'nin üzerinde çok büyük bir maneviye etki bırakır. Ama henüz olgunlaşıp meyve verecek konuma gelmemiştir. Tövbe edecek kıvama ulaşmamıştır. Demek asıl tövbe etmesine sebep olan hadise bu değil öyle mi? Evet. Asıl tövbe etmesine sebep olan hadise daha da dikkat çekecek. Malum. Haramilerin en belirgin mesleği kervan soymak. Yine böyle bir gün büyük bir kervanın geçmekte olduğunu anlayan Pudayr bin İyad'ın adamları baskın yapmak için hazırlık yapmaya başlamışlar. Ama kervandakiler de haramileri fark ederek pür bağırıp çağırmaya devam ederken kervandakilerden biri uyanık davranmış. Aman Allah Allah'ım mahvolduk! eşkiyalar baskına geliyor Neyimiz var neyimiz yok alacaklar <gülüyor> Şimdi altınlarımı bunlara kaptırırsam Bütün emeklerim boşa gidecek Onları eşkıyaya kaptıracağıma Emin bir yere saklayayım daha iyi İyi nereye saklayabilirim ki Heh, Şu uzakta bir çadır var Onun içine götürüp saklayayım Bu da kim Namaz kılan birisi ...iyi namaz kıldığına göre emniyetli biri demektir. Hele namazın bitmesini bekleyeyim. Evet, ne bekliyorsun başımda? Bir şey mi diyeceksin yabancı? Kervanımıza eşkıyalar bastı. Üzerimde bir hayli altın var. Onları vermek istemiyorum. Eşyalarımı alıp götürebilirler. Ama altınlar benim sermayem. Onları kaptırırsam iflas ederim sonra. İyi de benden ne istiyorsun? Namaz kıldığına göre emniyetli biri olmalısın. Eşkiyalar gidinceye kadar altınlarımı sana emanet edebilir miyim? Şuraya bir kenara bırak. Sonra gelir alırsın. Sağ olayi efendi. Tamam, buraya bıraktım. Ben şimdi dışarı çıkıp eşkiyaların yanına gideyim. Sen kimseye söylemesin değil mi? Hayır, söyleme. Sağ ol. Allah razı olsun sizde. Haydi bakalım... Canınızı seviyorsanız... ...mallarınızı bize verin... ...yoksa hiç acımaz... ...öldürürüz hepinizi... Tam zamanında saklamışım altınlarıma... Sen de kimsin... ...neden kervandakilerin yanında değilsin... Ee, ben şey... ...sıkışmıştım da... ...küçük abdestimi yapmak için uzaklaşmıştım... Tamam tamam geç... Arkadaşlar... ...aldığınız malları çadıra götürün... ...reis bizleri orada bekliyor... Ne? Çadırdaki adam reisiniz mi olur? Evet Hadi çabuk olun çabuk olun Eyvah ben ne yapmışım Kurda kuzuyu teslim etmişim Adam namazında niyazında diye altınlarımı ona emanet etmiştim Gitti altınlarım gitti Hemen çadıra geri döneyim Ne var? Niye geri geldin? Şey Az önce sana emanet bıraktığım altınları almaya geldim İyi git al Reis Kervandan soyduğumuz malları getirdik. Tamam. Birazdan paylaştırırım. Ben gidiyorum. Dur bakalım. Senin o elindekiler altın keseleri değil mi? E, e, evet. Ver bakayım o altınları. Kervanda o kadar para aradık bulamadık. Demek ki sebebi buymuş. Ama... Dokunmayın ona. Bırakın altınlarıyla birlikte gitsin. Ama reis biz kervanda altın para bulamazken sen elinle bunları geri veriyorsun. Çünkü o bana hüsnü zan etti. Hakkımda iyi düşündü. Ben de Allahu Teala'ya hüsnü zan ediyorum. Ben o kimsenin benim hakkımdaki iyi niyetini doğru çıkardım. Ola ki Allahu Teala da benim kendisi hakkındaki hüsnü doğru çıkarır da düştüğüm bu pislikten kurtulurum. Şimdi anladın mı? Anladım reis. Buhayl Hazretlerinin tövbe etmesine bu hadise mi sebep olmuş? Hayır. Ama bu hadise ...Fudayr bin İyad'ın eşkıyalığına ağır bir darbe vurmuştur. Tövbe meyvesinin olgunlaşmasına çok büyük katkısı olmuş. Demek ki başka hadiseler daha var öyle mi? Evet. Yine bir gün... ...Fudayr bin İyad ve adamları... ...bir kervanın geçeceği yola pusu kurmuşlar... ...ve beklemeye başlamışlar. Kervan geliyor, hazırlıklı olun. Tam önümüzden geçerken baskın vereceğiz. Her zamanki gibi kadınlara, çocuklara ve yaşlılara ilişmek yok. Sadece mallarını ve paralarını alacağız... Merak etme reis. Dediğin gibi yapacağız. İşte. Kervan iyice yaklaştı. Baskını verelim mi reis? Biraz daha bekleyin. İman edenlere vakit gelmedi mi? Bir ses geliyor kervandan. Sanki biri sesleniyor. Evet reis. Ben de duydum ama önemli mi o kadar? Evet. Sanki bana çok farklı bir ses gibi geldi. Dur. Daha dikkatli dinleyelim. İman edenlere vakit gelmedi mi ki... ...kalpleri Allah'ın zikrine... ...ve inen Kur'an-ı e saygı ...saygıyla yumuşasın. İman edenlere... ...vakit gelmedi mi ki... ...kalpleri Allah'ın zikrine... ...ve inen Kur'an-ı e saygı ...saygıyla yumuşasın. Bir ayeti kerime okudu... ...hem de iki defa tekrarladı. E, ne demek istedi acaba? Ben anladım Eyramr. Diyor ki... ...iman edenlere vakit gelmedi mi ki... ...kalpleri... Allah'ın zikrine ve inen Kur'an-ı Kerim'e saygıyla yumuşasın. Ne oldu reis? Birden ne oldu sana? Geldi. Vakit geldi. Hatta geçti bile. Ne oldu bizim reise böyle? Ne demek istiyorsun reis? Durdurun şu kervanı. Durdurun. İşte şimdi yandık. Fudail neyimiz var neyimiz yoksa alır. Bunca emeğimiz boşa gidecek. Korkmayın. Size müjdeler olsun. Ben artık yaptıklarıma pişman olup tövbe ettim. Bunu şimdi ilan ediyorum. Hepiniz serbestsiniz. Mallarınız da sizindir. Ve işte bu hadiseden sonra Fudail bin İhat eşkıyalığı bırakarak tövbe etti. Daha sonra da her tarafı gezerek üzerinde hakkı olanları buldu... Ve onlardan aldıklarını fazlasıyla ödeyerek hepsiyle helalleşti. Günahlardan tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Hadisi şerifinin manası da tecelli etmiş oldu böylece. Evet. İşte hocamız Fudayl bin İyad Hazretleri'nin hayat hikayesi kısaca böyle. Çok teşekkür ederim ey Reca. Hocamız Fudayl Hazretleri'nin ibretli hayat hikayesini dinlemekle hem bereketlendik ve hem de çok müjdeleyici dersler edindik elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi vakit hali geç oldu. Yatalım ki sabah namazına kalkmamız rahat olsun. Evet çok iyi olur kardeşim. Hem erkenden medreseye gider... ...hocamız Fudayl Hazretleri'nin... ...sohbetleriyle şereflenmiş oluruz. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki... allah Teala'nın çok sevdiği kimse... ...dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz ilim, amel ve ihlas sahibi olan ehli sünnet alimlerine İslam alimi denir. İslam alimi bulamayan dinini ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılması ve okunması için çalışmalıdır. Evet gençler, dersimize öğlen namazından sonra devam edeceğiz. Ha, misafir talebemiz kalsın, diğerleri serbesttir. Ey İbrahim Ethem Buyurunuz efendim Geçimini neyle sağlıyorsun Efendim medreseye girinceye kadar temiz bir kimsenin çiftliğinde çalışıyordum Şu anda belli bir işim yoktur Ne iş yapıyordun o çiftlikte Odun çekiyordum, tarlasını bağını suluyordum, bunun gibi işler Şu anda belli bir işim yoktur dedin Çıkardı mı seni işinden Çıkartmadı ama kim olduğumu öğrenince bana iş yaptırmak istemedi Oturup rahatıma bakmamı, ücretimi de vereceğini söyledi ee, sen ne yaptın? Kabul etmeyerek oradan ayrıldım efendim. Hata mı işledim yoksa? Hayır ya İbrahim, çok iyi yapmışsın. Bizlere kula minnet altında yaşamak yakışmaz. Minnet yalnız Allahu Teala'ya olur. Ayrıca biliniz ki kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeğe bağlıdır. Yaptığım işin tarafınızdan kabul görmesi beni çok sevindirdi efendim. Ama... İnsan demek noksan demektir ey İbrahim. İnsan manen olduğu gibi maddi olarak da yemek içmek gibi bazı şeylere muhtaçtır. Bu ihtiyaçlarımızı yerine getirmemiz lazımdır. Elbette efendim. Bizim yolumuzda başkasının elini gözlemek yoktur. Bizi sevenlerden birinin nar bahçesi var. Bir bekçi arıyordu. Orada çalışırsan iyi olur. Aynı zamanda bizim derslerimize de devam edersin. Çok teşekkür ederim efendim. Ha, kim olduğunuzu öğrenmesine gerek yoktur Sorarsa Allah'ın bir kulu dersin Ona senin için talebelerimden biri olduğunu söylerim Teşekkür ederim efendim Deminden beri dikkat ediyorum Şu Nurani yüzlü için arı gibi durmadan çalışıyor Kim bu zat? Fudayl hazretlerinin sohbetlerine devam eden birisi Nar bahçeme bakacak birini arıyordum Fudayl bin Niyat Hazretleri tavsiye etti. Üç aydır yanımda çalışıyor. Evet, insan oraya bakınca ahireti hatırlıyor. Dikkatimi çeken bir şey daha... E, ...bir kere olsun durup dinlenmedi. Durmadan çalışıyor. Evet, öyledir. Dur, söyleyeyim de sana nar getirsin. Hey! Bekçe Efendi! Buyurun efendim. Şöyle en tatlısından olgunlaşmış nar getirir misin misafirime? Peki efendim, şimdi getiririm. Buyurun narlarınız Teşekkür ederim Afiyet olsun efendiler <gülüyor> ya, Bu ne biçim nar böyle Amma da ekşiymiş ya, Sen nasıl bekçisin Bunca zamandır burada nar bahçesinde bekçilik yaparsın Hangi ağacın tatlı Hangisinin ekşi olduğunu bilmez misin Bağışlayın efendi bilemem ki Neden bilemezmişsin misin yemedin mi Hangisinin tatlı hangisinin ekşi olduğuna bakmadın mı Benim vazifem bekçilik yapmak Hangisinin tatlı hangisinin ekşi olduğuna bakmak değil 3 aydır nar bahçesindesin hiç nar alıp yemedin mi? Hayır hiçbir narına ağzımı sürmedim efendi Bahçemdeki narların ekşi mi tatlı mı olduğunu bilmezsin Peki ne yiyip ne içersin sen? Siz ne yedirirseniz onu yerim Benim yanıma girmeden önce ne iş yapardın? Kim ne iş verirse onu yapardım Allah. Peki benden bir arzunuz isteğiniz var mı? Maksadı Allah olanın kuldan ne arzusu olabilir ki? Yahu sendeki bu hallere bakınca... ...insanın aklına tacını tahtını terk eden İbrahim etem geliyor ya... ...say senin adın neydi? <gülüyor> Efendi, artık bekçilik yapmak istemiyorum. Sizden müsaade istiyorum. Eyvah, sorunlarınla adamcağızı incitti. Yani işten ayrılmak mı istiyorsun? Evet. Gördün mü olana? Hiç gereği yoktu. Evet, öyle oldu galiba. Efendi baba sözümü geri aldım. Sual da sormuyorum, ücretini de arttıracağım. Ama ne olur gitme kal. Her şey nasip efendi. Şu anda yolculuğa niyet ettim. Niyet ettikten sonra yolcu yolunda gerek. Küfe şehrindeki nasibimiz buraya kadarmış. Madem yolculuğa çıkacaksın, görüyorum ki üzerine öyle ağam şaam bir elbise de almamışsın. Kabul edersen bu kürkümü sana hediye etmek istiyorum. Terziden daha yeni aldım. Giymedim bile. Teşekkür ederim ama kabul edemem. İzin verirseniz hemen gitmek istiyorum. Git tamam bir şey demedik canım. Ama ne olur bu hediyemi kabul et. Gönlümden gelerek söylüyorum inan. Bu ricamı geri çevirme benim lütfen. O zaman bir şartla kabul ederim. Peki neymiş o şartın? Eğer fakir değilseniz ve zengin biriyseniz hediyenizi kabul ederim. Aksi takdirde etmem. Razı mısın? Aa elbette razıyım. Ama şunu bil ki ben çok zengin biriyim. Ne kadar zenginsin mesela? Sırf nakit olarak 2000 bin dinar altınım var. Ayrıca çiftliğim, toprağım, hanım, dükkanlarım, develerim, atlarım... ...bu gördüğün kadar da nar bahçelerim var. Peki 2000 bin dinar altının... Dört bin olmasını ister misiniz? Elbette isterim. Kim istemez ki? <gülüyor> hmm, demek ki zengin biri değilsin. Daha iki bin dinara ihtiyacın var. Üstelik bunu çok içten gelen bir arzuyla söylüyorsun. Yani neticede fakir birisin. Bu sebeple hediyenizi kabul edemem. Ama efendim... Aman yarabbim... Hadi müsaade edin Hı. gideyim artık. Anlaşıldı. Madem gidecek birkaç kelam nasihat etsin bize. Aa, evet evet bu isteğimizi bari geri çevirme. Allah için olursa akan sular durulur demişler. Madem istediniz nefsime söylediklerimi size de tekrar edeyim. Hadi seni dinliyoruz. Ahirette terazide en ağır amel dünyada bedene en zor geleni olacaktır. Kıyamet günü insan daha çok utansın diye tanıdıklarının yanında hesaba çekilecektir. Eyvah yandık desene Bundan sonra hareketlerime daha çok dikkat etmeliyim İçinizde borçlu olanınız var mı? Yok efendim evet, evet, evet Bu güzel işte Zira borçlu olan kimsenin borcunu ödeyene kadar yağlı ve sirkeli tam yememesi gerekir Yani zaruret miktarı nafakasını ayırdıktan sonra bir an evvel borçlarını ödemesi lazım gelir ee, Peki ilim hakkında ne buyurursunuz? İlmi amel etmek için öğrenmelidir. Ama ne yazık ki çokları bunda yanıldı. Çünkü ilimleri dağlar gibi büyürken amelleri zerre gibi küçüldü. Ne olur. Benim için özel bir nasihat istiyorum. Bağlı olanı aç, açık olanı kapa. Anlayamadım efendim. Bağlı olanı aç, açık olanı kapa ne manaya geliyor? Bağlı olanı aç demek, kesenin ağzına aç demek. Yani cömert ol demek. Ya. Peki açık olanı kafa ne demek efendim? Hı hı, bu yani dilini tut, lüzumsuz yere konuşma demek. Ne olur, bir dua öğret bana efendi. Kısa, öz olsun ama derin manalar taşısın. O zaman şöyle dua et kardeşim. Ya Rabbi, beni günah halçaklığından sanatı at ve ibadet lezzetine ulaştırmayı nasip eyle. Amin. Amin. Hocam müsaadeniz olursa Kufe şehrinden ayrılmak istiyorum. Ya gitmeye karar verdiniz de. Müsaadeniz olursa efendim. Müsaade edilmiştir. Şunu hemen ifade edeyim ki Allahu Teala'nın izniyle çok kısa zamanda pek çok şeyler öğrendiniz. Sizin feyiz ve bereketinizle oldu efendim. Gitmenize gelince sizi anlıyorum. Şöhret afettir hadisine muhatap olmamak için böyle yapıyorsunuz. Ama bazı şeyler insanın iradesi içinde olmuyor. Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Hicaz'a efendim. Allahu Teala izin verirse hac yapmak istiyorum. Ama ondan önce Basra, Bağdat gibi şehirleri de ziyaret etmeye karar verdim. Çok iyi olur ya İbrahim. Zira o şehirler ilim ve irfan yatağıdır. Pek çok şey öğreneceğinden eminim. Hadi Allahu Teala yolunu açık etsin. Teşekkür ederim hocam. Geçen bir dersinizde Hocalık hakkı bütün hakların üzerindedir buyurmuştunuz. Haklarınızı helal ediniz efendim. Evet öyledir. Hocalık hakkı ana baba hakkından da önde gelir. Zira anne baba kişinin dünyalığı için çalışırken... ...hocası sonsuz olan ahireti için çalışır. Ben bütün haklarımı helal ettim. Siz de edin. Helal olsun efendim. Hocam İbrahim Ethem ben de gitmek istiyorum. Müsaadeniz var mıdır? Peki ey Reca Hayve, İbrahim eteme yol arkadaşlığı yapman bizce de münasiptir. Tabii kendisi de uygun görürse. Sizin uygun gördüğünüz bizce de uygundur efendim. Mübarek olsun. Hadi selametle gidin. Bizi duadan unutmayın. Biz de sizin için dua ederiz. İbrahim etem Hazretleri yanında Reca Hayve ile önce İspana, oradan da Basra'ya geçti. Nereye giderse gitsin şöhreti kendisinden önce ulaşıyordu oraya. Ama o bundan hiç memnun değildi. İnsanlardan köşe bucak kaçıyordu. O tevazu gösterdikçe halkın nezinde daha da yüceliyordu. Basra'da tanıyanlar çoğalınca deniz yoluyla Arabistan'a geçmeye karar verdi. Oradan da niyeti Mekke ve Medine'ye ulaşmaktı. Size bir soru sormak istiyorum efendim. İzininiz var mıdır? Buyur sor Receb Ağa binaybe. Sultanlıktan ayrılalı ne kadar zaman oldu? 19 yıl oldu. Sen ki bir devletin sultanıydın. Geniş toprakların ve hazinelerin sahibiydin. Güçlü bir ordun vardı. Kısaca dünya nimetlerinin her çeşidi elinin emrinin altındaydı. Bunları bütün bunları terk ettiğin zaman pişmanlık duyduğun bir anın oldu mu? Evet oldu. Hala da bu pişmanlığı duymaktayım. Ya. Nedir o pişmanlığı? Neden sultanlığı 30 yılı önceden bırakmadı? Elhamdülillah. Ben de başka bir şey diyeceksin diye öyle korktum ki. Allahu Teala'nın sevgisini kazanan kullar irtidat etmekten yani dinin dışına çıkmaktan korunmuşlardır. Rüzgar arttı. Fırtına çıkacak galiba. Yolcular da endişelenmeye başladı. Allah bele de fazla sürmesin. Yoksa dalgalar gemiyi batırabilir. Sahibi dikkat batıyor. Gemi çok eski. Dalgalara fazla dayanamaz. Yolcular korkudan panik içinde. Bir şeyler yapıp onları sakinleştirmeliyiz. Korkmayın. Korkmayın. Bu fırtına biraz sonra geçer. Paniğe gerek yok. Bir şey olmaz. Topulara hücum edip birbirinizi ezmeyin Teker teker içeri girin Ne kadar bağırsak nafile Yorgular panik içinde Yalnız Yalnız şu iki kişinin umrunda bile değil Şu orta yaşlı olanı var ya O adam gece bile ibadet ediyor Şuna bak dalgaymış fırtınaymış umrunda bile değil Heh, Merak etme Şimdi dalgalar tepemizden aşarsa Sığınacak delik ararlar Dikkat edin Dikkat edin Dalgalar güverteye kadar yükseldi. Herkes içeri girsin. Herkes içeri girsin. Güverteyi boşaltın. Siz ikiniz duymadınız mı? Hadi içeri girin. Bak şuraya. Dalgalar neredeyse gemiyi yutacak. Bizden günah gitti. Ne halleri varsa görsünler. Gel bir salona gidip yolcuları sakinleştirelim. O kadar ayağıma vurmaya başladı hocam. Biz de diğer yolcular gibi geminin içine mi girsin? Gireceğiz. Yolcular biraz sakinleşsinler. Rabbimize hakkımızda hayırlısı neyse dua edelim. Korkuyor musun yoksa ey Reca? Yok yok söylemiyorum efendim. Tedbir yönünden söyledim. Ya Rabbi bizlere rahmetinle muamele eyle. Kelami kabimin hürmetine bizleri suda boğma. Amin. Fırtına durdu. Azgın dalgalar kesildi. Gözlerime inanamıyorum hocam. Ne fırtına ne dalga kalmadı. Allahü Teala duanı kabul etti. Kurtulduk elhamdülillah. Yaptıklarımıza göre değil. Rahmetiyle bizlere muamele eden, bizi koruyan, dualarımızı kabul eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Benim gördüğümü sen de gördün değil mi? Biz içeride korkulan geminin batmasını beklerken o derviş ellerini göğe kaldırarak dua etti ve fırtına aniden kesildi. Buna ne demeli? Allah'ın ağzı dualı kulları çok ama hiç belli olmuyor. Dışarıdan baksan kimse tahmin etmez. Son derece mütevazı. Halim Selim biri öyle değil mi? Evet öyle. Gemi batmadıysa hala yaşıyorsak onun duası sayesinde yaşıyoruz. Kim biliyor ki? Allah dostları hep böyle olur arkadaş. Onlar her şeyi Allah için yaptıklarından kimsenin bilmesini istemezler. Yanına gidip elini öpelim mi Delirdin mi sen oğlum Bunca yolcunun içinde dikkat çekeriz Bizim kaptan da biliyorsun karışık adamın birisi Doğru yolcularda her türlü milletten alan var Yahudisi var Hristiyanı var Var oğlu var En iyisi gel şöyle biraz ileri kayalım Maskara da yerini aldığına göre Eğlence başlayacak demektir Eyvah tam da o zatın karşısına kuruldular Evet ama dikkat ediyor musun O ikisi hiç ilgilenmiyorlar Kendi alemlerindeler Evet görüyorum gel şu yana kayalım Kaptan bizi görmesin Eee millet ne duruyorsunuz Fırtına geçtiğine göre artık keyfimize bakabiliriz Kurtuluşumuzu kutlayabiliriz Kutlamasına kutlayalım da Nasıl kutlayalım ey maskara <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl kutlayalım? Şimdi sizlere komik hikayeler anlatıp güldüreceğim Böylece yaşadığınız korkulu dakikaları Bir nebzecik olsun unutturmuş olursak Ne mutlu bize Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde Bir gemi denizde sefere çıkmış Nazlı nazlı giderken Bir de fırtına çıkmasın mı Fırtına ama ne fırtına Ağlayan ağlayana Bağıran bağırana derken Bakmışlar bir derviş Bir kenarda Sus pus oturmakta Eee Demişler ey derviş Göster dervişliğini Al koynuna fırtınayı da binsin deniz Derviş kendinde değil Bir kenara tırsmış korkusundan Öylece oturuyor Demişler Madem sen almıyorsun fırtınayı koynuna... ...o zaman biz atalım seni denizin koynuna da... ...deniz dinsin demişler. Eee, atmışlar mı dervişi? Deniz dinmiş mi bari? Elbette! Dervişi tutup denize atınca fırtına bir anda dinmiş. ...her taraf süt liman olmuş. Şuradaki dervişi görünce... ...benim de aklıma bu hikaye geldi. Eğer bir daha fırtına çıkacak olursa... ...o dervişi aynı şekilde... ...denizin koynuna atarız. Denizde diner ha ne dersiniz? Ama atmadan önce... ...kendine bir soralım bakalım. Belki de bu o dervişlerden değildir de... Fırtına çıkınca kendini denizin koynuna alıp... ...fırtınayı dindiren dervişlerdendir. <gülüyor> <gülüyor> Kendine soralım bakalım. Hey derviş. Efendim. Sen derviş misin? Hayır efendim. E, öyleyse niçin efendim dedin? Beni gösterdiniz de onun için dedim. Ama halin tıpkı benim anlattığım dervişe benziyor. Dervişlik nerede? Ben neredeyiz efendim? Seni gidiyor uyanık seni Denize atarız diye korkudan böyle söylüyorsun değil mi <gülüyor> Hocam Hocam izin ver şu maskaraya Haddini bir olmaz Bırak istediğini söylesin E peki kimsin nesin sen Söyler misin? Sizin gibi bir adamım Ayol senin neren adam ki Adama benzer bir tarafın mı var Söyleyin ey yolcular bu kişi adama benziyor be. <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru dersin benim nerem adama benziyor ki? Demek kendini adama benzetemiyorsun ha derviş? E, benzetemiyorum efendim. <gülüyor> harika harika. Dal kabuklukta sen beni de geçtin doğrusu. O zaman şu kağıttan külahı başına koyayım da gerçek kimliğin belli olsun. Eh. Eh i̇şte bu külahla tam kağıttan bir dervişe benzedin. Öyle değil mi sevgili yolcular ha? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş ben kendimi maskara sanırdım Halbuki sen benden de maskara çıktın ha? <gülüyor> Durun ey yolcular dinleyin Eğlence daha yeni başlıyor Çok eğleneceğiz çok Şimdi şu defimi görüyor musunuz Evet, evet görüyoruz, görüyoruz, görüyoruz. görüyoruz İşte şimdi bununla ilk siftahı bu dervişten yapacağım Hadi ey derviş bu defa çil çil bir altın at bakalım Bende çil çil altın değil silik bir bakır bile yok Ne o işler kesata mı bindi Yoksa bu gemiyle cömerdi bol olan memleketlere mi gidiyorsun ha Bildiğin öyle bir yer varsa söyle de gideyim Latife bir ana İkimiz de aynı yolun yolcusuyuz arkadaş Ben maskaralık edip parsa topluyorum Sen de goygoyculuk edip sadaka devşiriyorsun öyle değil mi Haklısın İkimiz de aynı sanatı yapıyoruz şu kadar var ki senin açık seçik maskaralığın... ...benim nefsimin sinsi pisliğinden çok daha temiz. Ne o yolcular? Neden sustunuz? Bu sız dervişin goygoyculuğu sebep oldu değil mi? Şimdi yapacaklarımı görün de o zaman gülmek, neşelenmek nasılmış görün. Ver şu başındaki külaha bakayım. Niye külahımı aldın? Çünkü benim işim insanları eğlendirmek. Hey bakın! Bakın dervişin külahsız kafasına bakın ey yolcular neye benziyor böyle? Şöyle seyircilere doğru gül bakalım derviş babalık. Öyle sırıtır gibi gülümseme. Kahkaha atarak gül hadi. Ben elimden <gülüyor> geldiği kadar gülmeye çalışıyorum. Sen onu kahkaha sayabilirsin. O zaman havla bakalım köpekler gibi. Zaten havlıyorum ya her sözün bir havlama değil mi? Daha ne istiyorsun? Hey maskara! Bu kadar maskaralık yeter. Adamı daha fazla aşağılama ha. Şimdi yere yat ve dört ayak üstüne yürü. Mecalim olsa onu da yapardım ama... ...nerede bende o kuvvet. Bunun için affını istirham ediyorum. Köpek at öyleyse. Bilmiyorum ki. Köpek nasıl atılır bilmiyorum ki. Ben sana şimdi hepsini gösteririm. Bir dakikanı rica edeceğim kardeşim. Ne? Ne yok bir şey mi soracaksın? Evet. E sonra o halde. Gemideki onca insanın içinde... ...bunca hor görülmeye, bunca küçük düşürülmeye... ...layık bir beni mi buldun? <gülüyor> evet, bir seni buldum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ey insanları eğlendirmek için çırpınan kimse sana da teşekkür ederim. Allahu Teala bu dünyada insanları güldürdüğün gibi ahirette de seni güldürsün. Gönlümü hoş ettin. Beni mesrur ettin. Sen, sen ne garip bir insansın. Vurdukça vurduruyorsun. Ezdikçe teşekkür ediyorsun. Maskara dur kıpırdama. Kimse de kıpırdamasın yerinden. Seni cehennem odunuz seni. Böyle bir insana nasıl oluyordu bu kepazelikleri yapabiliyorsun? Be, be, Kusuruna ben... bakmayacağım. Kastı kötü olabilir ama her iş sonucuyla ölçülür. Neticeye bak sen. Bana iyi bir ders ver. Şuraya bakın. Yine fırtına çıktı. Bu seferki daha da şiddetli. Bu sefer kurtulamayacağız galiba. Dalgalar üzerimize geliyor. Eyvah! Dalgalar güverteye kadar ulaştı evet. Gemi yalpalıyor Gemi yalpalıyor İmdat İmdat Karada görülüyor Gemi batarsa işlerimiz kurtulamayın Ey Reca ne bu telaşın Efendim dalgalar güverteyi iyice sardı Bu sefer kurtulamayacağız galiba Bu dalgalar Bu deniz bu fırtına kimin ey Reca Rabbimizin elbet her şey onun kudretine. Biz de onun kulları değil miyiz? Elbette biliyor, görüyor. <gülüyor> elbette efendim. Aminna ve sadakna. Dua buyursanız efendim Allahu Teala'nın inayeti erişse. Şuraya bakar mısınız <gülüyor> izimden? Ya Rabbi! Musa aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığın gibi bizi de bu fırtınanın dehşetinden muhafaza ile. Ya Rabbi! Biz günahkar ve fakir kullarına ...fazlınla, kereminle... muameleyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya Rabbi, bana böyle bir dostunu arkadaş... ...eylediğin için sana ne kadar hamdü sena... ...etsem yine azdır. Ya Rabbi, beni kendisine layık bir talebe eyle. Ve onu benden hoşnut eyle. Kurtulduk, evet, kurtulduk, evet, kurtulduk. Evet, kurtulduk Ey Reca <gülüyor> Buyurun hocam Sahile ulaşmaya ne kadar yolumuz vardır dersen Akşama varmaz ulaşırız sanırım Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, anlamadım efendim Yani birlikte Hicaz'a gitmeyecek miyiz? Ben bir süre daha ilim tahsiliyle uğraşmak istiyorum Belki Bağdat'a, belki Şam'a geçerim ee, Ben de sizinle gelsem Bu uzun ve çileli bir yolculuk olabilir Allah-u Teala ömür verirse seneler sürebilir. Belki siz tahammül edemeyebilirsiniz. Nasip ederse yine görüşmelerimiz, sohbetlerimiz olur inşallah. E, efendim, gönlüm sizden hiç ayrılmak istemiyor. Benim de istemiyor ey Reca. Ancak dünya hem firak hem de kazanç yeridir. Buradaki hedefimiz ahireti kazanmak olmalıdır. İnşallah hiç ayrılmayacak olan ve ebedi olan... ...sıkıntı üzüntü bulunmayan cennette bir arada oluruz. İnşallah efendim... Sizden bir talebim olacak. Söyleyebilir miyim efendim? Buyurun söyleyin kardeşim. E, efendim, sizden gerek bu yolculuk sırasında olsun ve gerekse daha önceki birlikte kaldığımız zamanlarda olsun çok istifade ettim. İlmim arttı, idrakim anlayışım değişti. Ancak Evet kardeşim seni dinliyorum. E, ben de gördüğünüz hataları, kusurları söyleseniz de bundan sonra onları bir daha yapmamaya çalışsam iyi olmaz mı? Eyreceğa ben seni dost edindim Her halin hareketin bana güzel görünüyor O dediklerini başkasına sorarak öğren Peki efendim Yaşlı sultanımızın durumu nasıl efendim? Pek iyi değil ey Abdullah Hekim başı yanımda. Onu muayene ediyor Allah bilir ama durumu hiç iyi görünmüyor İnşallah Emir hak geç vaki olur da Devlete bir zeval gelmez Sultan İbrahim bulunamadı Şehzade Ömer'de daha çok gelmiş Evet ey Abdullah Aynı endişeleri ben de taşıyorum Ama az yaşa çok yaşa Sonunda hepimiz öleceğiz Hala Sultan İbrahim'i anlamış değilim Şimdi daha mı iyi oldu Koskoca devlet çöküp gidecek Onu bulabilmek için Elimizden geleni yaptık Lakin bulamadık Hoş bulsaydık bile değişen pek bir şey olmayacaktı zaten Evet evet Hele aradan geçen 19 yıldan sonra çok daha zor ...işte hekimbaşı da sultanın yanından çıktı geliyor. İnşallah kötü bir haber vermez bize. Vezirim... Ne oldu hekimbaşı? Neden susdun? Büyük sultanı kaybettik. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Elimizden geleni yaptık. Ama yaşlı bedeni daha fazla dayanamadı. Peki şimdi ne olacak? Ne yapılması gerekiyorsa o olacak... Sultanın torunu Şehzade Ömer'i tahta çıkartacağız. Ey güzel anacığım. Yıllar seni de yıprattı. Saçlarına ak düştü artık. Beni Sultan babanın ayrılığı yıprattı ey oğlum. Onu yıllar geçmesine rağmen hala unutmuş değilim. Ben de yüzünü hiç hatırlamıyorum ama... ...onun hatıralarıyla büyüdüm. İnsanın bir babasının olduğunu bilip de... ...onu görememesi ne acı değil mi? Bundan böyle geçmişi unutmalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Gelecek derken neyi kastettiniz? Devletimizin bekası ney oğlum? İşte Büyük Sultan... ...hasta yatağında can çekişiyor. Ona Emir hak vaki olsa... ...ne olur devletimizin sonu düşündün mü hiç? <Gülüyor> Girin! Şehzadem! Şehzadem! Ne var? Ne oldu dadı? Söylesene dadı meraktan çatlatacak mısın bizi? Büyük Sultan... Ne oldu büyük sultanım? Yoksa? Eyvallah. Evet, aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ya Rabbi, Senden geldik yine hepimiz sana döneceğiz. Hemen hazırlan yavrum. Neye hazırlanayım ey anne? Sultanlığa ey oğul, sultanlığa. İş başa düştü artık. Baban İbrahim Edenden ümidim kalmadı. Kim bilir nerede şimdi? Ya Rabbi Öyle ümit ediyorum ki burada yani Basra'da Allah dostları kimselerle tanışayım Senin rızana uygun ilim tahsil edeyim Senin kullarına faydalı olayım Bir müddet burada kaldıktan sonra Kutsal beldelere doğru yoluma devam edeyim Ya Rabbi Cahil bilgisiz biri olarak Sevgili peygamberimizin huzuruna çıkmak istemiyorum Ben aciz kulunu da bu gayretinde muvaffak eyle Birazdan hava kararacak Bu yörede geceleri her taraf buz keser Başımı sokacak uygun bir yer bulamazsam Çok sıkıntı çekerim En iyisi şu gidenlerden birine sorayım Bakar mısınız efendi Buyurun Buralarda geceyi geçirebileceğim bir yer var mı ha, Köyün cami var izin verilirse orada kalabilirsin Nerede cami e, Şu ilerideki nehrin üzerindeki köprüyü geçip Bir müddet yürüdükten sonra hemen karşına çıkar Teşekkür ederim Allahu Teala razı olsun Sizden de derviş Köprüyü geçtikten sonra dedi. Ah o da ne? Adamın biri köprüden geçiyor ama kenara doğru yürüyor. Köprünün korkulukları da yok. Dereye düşecek zavallı. Gözleri görmüyor galiba. Eyvah bir adım daha atarsa suya düşecek. Eyvah attı bile. Ey Allah'ım onu muhafaza ile, Onu aşağı düşmekten koru. Aa, bakın bakın size gördünüz mü? Evet. Adam boşlukta asılı kaldı. Nehre düşmedi. İnanılmaz bir şey bu. Görünmeyen bir el amayı havada tutuyor sanki. Çabuk gidip kurtaralım onu. Boşuna gitme. Baksana az önceki derviş onu tuttu. Yukarı çekiyor. Bu herhalde o tutan dervişin kerameti olmalı. Olabilir. Bence amayı kurtaran derviş ona dua ettikten sonra bunlar oldu. ...o zaman hemen yetişip o zatın elini öpelim... ...biz de hayır duasını alalım... ...hadi, gelin, Hadi gelin, gidelim çabuk... ...hadi... ...eyvah... ...bu insanoğlu da çok acayip... ...ne oldu bu ...sen kimsin... ...garip bir yolcu... ...hadi şimdi böyle ortadan doğru git... ...bir daha yalnız başına yola çıkarsan... ...eline bir asa al ki tehlikeyi fark edesin... ...Allah-u Teala razı olsun senden... İnşallah dediğin gibi yapacağım bundan sonra... ...ama... ...kim olduğunu hala söylemedim. Önemli değil kardeşim. Köylüler buraya geliyor. Müsaadenle ben de gideyim. Şu yolun kenarındaki ağaçların arkasından... yürürsem beni göremezler. Ey Cabir ne oldu sana? Az kalsın nehre düşüyordun. Evet. Ben de anlamadım ne olduğunu. Ayağımı atınca birden kendimi... ...boşlukta hissettim. E ee, sonra? Sonrası... Eyvah, tepe üstü neyre yuvarlanıyorum derken... ...böylece bilmiyorum... ...boşlukta kaldım. Olacak şey değil. Bu açık bir kerametti. O dervişin kerameti. Aa, hey, ama... ...az önce seni kurtaran derviş nereye gitti? Ee, ne bileyim ben... ...benim gözlerim görmüyor ki... ...ne tarafa gittiğini bileyim. Peki kim olduğunu sormadın mı? Sordum. Ee? Ama... Garip bir yolcuyum dedi Başka bir şey demedi Belki de Hızır aleyhisselamdı Sana yardım etti Yıllar önceydi Şimdiki gibi Kalmak istemiştim de Kendi yaptırdığım camide kalmama izin verilmemişti İnşallah burada da aynısı olmaz Ah Neler söylüyorum ben. Sanki beni kovan kullarmış gibi konuştum. Bir an için imtihanda olduğumu unuttum. Tevbe yarabbi, tevbe yarabbi. Bana bütün kullarına Bel şehrinde olan evladı yağlıma rahmet eyle. Affeyle Allah'ım. Buyur ey Bel şehrinin genç sultanı. Beni emretmişsiniz. Sen babamın en yakın arkadaşı aynı zamanda yaveriydin ey Abdullah. Şimdi de benim yaverim olmanı, ordumun başına geçmeni istiyorum. Emriniz olur sultanım. Bana sultanım dersen ama esas sultan hala ortalarda görünmüyor. Babanızı kast ediyorsanız o sultanlığı bırakalı yıllar oldu. Az aramadım onu ama hiçbir yerde bulamadım. Her seferinde elim boş döndüm. Bizi ulaşan son bilgilere göre sultan babam küf eden Basra'ya geçmiş. Basra ha? Liman şehri Basra. Evet. Bu sefer onu bulup getirmeni istiyorum senden ey Abdullah. Ama ne pahasına olursa olsun getirmeni istiyorum. Düştüğümüz son durumu kendine anlatırsan belki de sultanlığa geri dönebilir. İnşallah sultanım. Lakin aradan geçen koca yıllar ona sultanlığı unutturmuştur. Alıştığı bir hayat tarzı vardır. Kolay kolay terk etmez. O zaman zor kullanırsın ey Abdullah. Şu anda sultanınız olarak ben de bu yetkiyi sana veriyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sultanım. Sultan dedemden babama 200 bin dinar şahsi servet miras kaldı. O sağ olduğuna göre bunu biz kullanamayız. Giderken giderken bunları da yanına al ve kendisine teslim et. Yol ve konaklama masrafları için hazineden istediğin kadar para alabilirsin. Yeter ki sultan babamı bul ve buraya getir. Bağış üstüne sultanım. Onu sizin kadar ben de özledim. Çocukluğumuz birlikte geçmişti. Unutulmayacak hatıralarımız oldu. Ha, unutmadan söyleyeyim. Yanına istediğin kadar yiğit alabilirsin. Merak buyurmayınız efendim. ...yarın sabah erkenden elli seçkin asker Les Sultan babanı getirmek için yola çıkacağım. Hadi bakalım göreyim seni ey Abdullah. Tez vakit Basra'ya ulaş ve babamı bize geri getir. Eee sen çıkmıyor musun dışarıya ey derviş? Ne gidecek ne de kalacak yerim yok müezzin efendi. İzin verirsen geceyi burada geçirmek istiyorum... Yarın sabah erkenden yoluma devam ederim. Olmaz. Burada kalamazsın. Ama dışarısı çok soğuk. Üstümde başımda da yok. Müsaadeniz olursa bu geceyi şöyle bir kenarda geçirmek istiyorum. Hayır hayır olmaz. Dilencilerden canım yandı. Onlar da kalmak istiyor. Sonra da giderken caminin eşyalarını toplayıp götürüyorlar. Bu sebeple sizin kalmanız için müsaade edemem. Ama ben onlardan değilim ki. Baksana dışarısı çok soğuk. Sokakta kalırsam hastalanırım. Sizden rica ediyorum... ...bu geceliğine idare edin beni... ...olmaz dedim ya... ...değilsen İbrahim Etem gelse yine de bırakamam camide... E, ...ben oyum... ...o da kim... E, ...bahsettiğiniz İbrahim Etem'im. ...rica ediyorum... ...müsaade edin bana... ...çok uzaklardan geldim... E, ...şuna bak öyle... ...bir de utanmadan yalan söylüyor... ...İbrahim Etemmiş. Şimdi sana göstereyim İbrahim Etemin kim olduğunu Çık dışarı çık bakayım Seni yalancı düzen seni. Anlaşılan kendiliğinden çıkmayacaksın Ne yapıyorsunuz sürüklemeyin beni Yürü yürü Seni böyle dışarı çıkartıyorum işte dur, dur sürükleme elbisemi yırtacaksın Nedir sizden çektiğim be Nedir sizden çektiğim Şimdi kapıyı da açtın mı işin tamamdır Rica ediyorum efendim Rica ediyorum bırak beni Bak hala konuşuyorum Bırak Bırak yalvarırım. Bu geç vakit nereye gidebilirim ki? Rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica anlamam. Benim ipsizle sapsızla uğraşacak vaktim yok. Ey efendi, bari caminin avlusunda kalmama müsaade et. Şurada bir köşeye posulur idare ederim. Ha, anlaşıldı. Sen sözden anlamayacaksın. Gel bakayım buraya. <gülüyor> Kafam yere vurdu. Ne yapıyorsun? Bırak beni yerde sürüme beni. Bırak gideceğim. Ha, geçti artık. ...senin gibilere iyilik yaraşmaz. Böyle yerlerde sürün ki aklın başına... Yalvarırım bırak beni. Vazgeçtim camide kalmaktan bırak beni. <gülüyor> Bu kadar süründüğün yeter. Şimdi kalk ayağa bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bırak yakamayı efendi. Hayır. Ne olur bırak gideyim. Hayır bırakmam. Biraz önce dışarıda soğuktan donarım diyen sen değil miydin? Evet ama... Daha fazla konuşma da şu ilerideki bahçe kapısının önüne gel. <gülüyor> Yalvarırım efendi çekiştirme geliyorum işte Şimdi bekle bu kapının önünde Bak şu bahçenin içindeki Tandırcıyı görüyor musun? Evet görüyorum İşte o ekmek pişiren iri yarı tandırcının yanında kalabilirsin Hey tandırcı Tandırcı buraya bakar mısın? Ne var müezzin efendi? Bu derviş gecenin ayazından korkuyor Senin yanında kalsın Ben şimdi camiyi kilitleyip eve gideceğim İyi gelsin bakalım Hadi git oraya Selamün aleyküm Adam selamımı almadı Bu iyi alamet değil Bana güvenmiyor anlamına gelir Şöyle sessizce gideyim bari Ve aleyküm selam Kusura bakma ey yabancı Selamına cevap vermekte geciktim Zira o sırada ekmek pişiriyordum Tandırda da pişmekte olan ekmek vardı o haliyle selamına cevap vermem saygısızlık olurdu. Bu sebeple geciktirdim. Kusuruma bakma. Evet. Doğrusu selamıma cevap vermeyince endişelendim. Sizden bir kötülük geleceğinden çekindim. Benden kimseye bir kötülük gelmez. Korkma. Bu tandır fırını senin mi? Hayır. Ben burada işçiyim. Ücretli çalışıyorum. Doğrusu selamına geç cevap vermemin bir sebebi de... ...ücretli çalışmış olmamdır. Nasıl anlamadım? Ücretli olarak çalışman selam vermeni neden geciktirsin ki? Eğer ayağa kalkarak selamına cevap verdiğim sırada pişirdiğim ekmek yansaydı, sahibimi zarara sokmuş olurdum. Bu da aldığım ücreti helal ettirmezdi. Evet, doğru söylüyorsun. Ne kadar ücret alıyorsun? İki dinar alıyorum. Aldığın geçimine yetiyor mu? İhtiyaçlarım için bir dinar yetiyor. Diğer bir dinarı da yoksul olanlara dağıtıyorum. Benimle konuşurken sürekli sağına soluna bakıyorsun. Bunun sebebi nedir? Azrail aleyhisselamı gözetliyorum. Ne? Azrail aleyhisselamı mı gözetliyorsun? Evet, onu gözetliyorum. Onun neyini gözetliyorsun ki? Neyini mi? Melekül Mevt ani gelir bilmez misin? Bilirim. Ölüm yaşlı genç herkese her an gelebilir. İşte ben de Azrail aleyhisselam acaba sağdan mı yoksa soldan mı gelecek ona bakıyorum. Allahu Ekber, ne güzel haslet bu. Ey ölümü her an bekleyen kimse, bir arzun bir isteğin var mı? Evet, var. Lakin Allahu Teala bu isteğimi kabul etmiyor. Allah Allah. Nedir bu isteğin peki? Bilmem, Sizde duydunuz mu hiç? İbrahim Ethem adında bir zat vardır. Kendisi eski Bel sultanı olur. İşte onu görmek istiyor. Ya. Evet. On yıl var ki o mübarek zatı görmek... Elini öpmek, duasını almak için dua ediyorum hep. Lakin olmuyor işte. Allah Allah. Ücretli çalıştığımdan bir yere de ayrılamıyorum. İmkanım olsa diğer diyar arar bulurdum kendisini. Sence Allahu Teala'dan böyle çok zor olan bir şeyi istemem? Hata mıdır derviş kardeş? Allahu Teala için zor olan hiçbir şey yoktur. Demek böyle dua etmemi sen de yadırgamıyorsun öyle mi? Ey bahtlı kimse. Sana müjdeler olsun ki Allahu Teala bu duanı kabul etti. Ne? Nereden biliyorsun kabul ettiğini? Hem öyle bir kabul etti ki arzuladığın kimseyi yerlerde sürüye sürüye ayağına kadar getirdi. A A Anlamadım yani siz... Evet, bendeniz İbrahim etemim. Ne? Ah, efendimiz, ah efendimiz bu günleri de görecek miydim? Allah'ım şükürler olsun sana. Sonsuz hamdü senarlar olsun sana Yani şimdi sen İbrahim Etem Hazretlerisin Sakin ol kardeşim Gördüğün gibi hiç de arzulanacak istenecek biri değilim İşe yaramaz zavallının teki Ah efendim Üzeriniz toz toprak içinde kalmış Kollarınızı taşlar çizmiş Olsun zararı yok Ben üstümü başımı düzeltirken sen de işlerini bitirirsin Sonra da rahat konuşuruz bu eza cefayı müezzin verdi sana değil mi? <gülüyor> Hayır kardeşim. Birincisi senin duan kabul olmuş oldu. İkincisi ben de ilahi bir cilveyle Rabbimin sevgisine mazhar oldum inşallah. Efendim biraz sonra işim bitecek. Deniz kenarında bir kulübem var. Davet etsem oraya gelir miydin? Gelirim elbette. Bizi sürüyerek kendisine getiren muhabbeti karşılıksız bırakmak... ...mürüvvete sağır mı? Ya, e, Basra'da ne kadar kalacaksın efendim? Allahü Teala bilir, o ne kadar müsaade ederse o kadar kalacağım. O zaman benim kulübemin hemen yanında boş bir kulübe var. Orayı senin için hazırlarım. Orada yatıp kalkarsın. Elhamdülillah. Rabbimin verdiği nimetlerin hangi birini sayabiliriz ki? İşte sabah erkenden Basra'ya da geldik. Son edindiğimiz bilgiler Sultan İbrahim Ethem'in buralara deniz yoluyla geldiğini gösteriyor. Biz de soruşturmaya balıkçılardan başlasak daha iyi olmaz mı? ha? Ne dersin? Çok isabetli olur Eyabdullah. Bir kısmınız şehrin içine dağılsın. Hanlara, camilere, medreselere bakın. Sultanın oralarda kalma ihtimali daha yüksektir. Peki bulursak nasıl haberleşeceğiz? İkindi namazından sonra burada buluşalım. Soruşturma yaparken çok dikkatli olun. O sultan değil. Aradığımız kimse bir derviş. Ona göre... Da alın Tamam, tamam ya yaptın da. Tamam, hadi, tamam hadi. Komutanımız camilere sor demişti. Bu camide limana en yakın yol üzerinde bir yer. Cami kapısı önünde duran müezzin olmalı. Dur, ona sorayım bakalım. Selamünaleyküm müezzin efendi. Ve aleyküm selam. Bir derviş saat ararım. Şöyle elli yaşlarında. Ha, Basrada dervişten bol bir şey yok, asker efendi. Buraya her gün onlarcası geliyor. Senin aradığın nasıl biri? Orta uzun boylu, gür sakallı, aydınlık buğday tenli biri. Eskiden Bel şehrinin sultanıydı. Belki adını duymuşsun duymaz olur muyum? İbrahim bin Edem. Ha işte o. Onu arıyoruz. Kendisini gördünüz mü hiç? Şah sen hiç görmedim. Sadece adını duyarım. Peki. Teşekkür ederim Müezzin Efendi. Dur, dur dur bir dakika. O olabilir mi bilmiyorum ama geçen gece yatsı namazından sonra. Üstübaşı eski bir derviş... ...geceyi caminin içinde geçirmek istedi. Ben izin vermeyince biraz tartıştık. Laf arasında... ...ben İbrahim etemim dedi ama... ...inanmadım tabii. Neden? Hiç de sultana benzer bir hali yoktu. Öyle sıradan bir dervişe benziyordu. Ben de kapı dışarı ettim. Belki de odur. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Aa biliyorum... Şu ileride bir tandırcı var. Geceyi geçirmesi için onun yanına gönderdim. Şimdi hala orada olabilir mi? Bilmiyorum. Gidip ona sor diyeceğim ama fırın bu saatte kapalı. Peki tandırcının nerede oturduğunu biliyor musunuz? Evet. Deniz kenarındaki balıkçı kulübelerinde. Yani tandırcının yanında geceleyen o adam kimmiş öğrenebildin mi? Tandırcıyı bulup da soramadım ey Abdullah. Ama cami müezzini onun derviş kıyafetli biri olduğunu söyledi. Evet. Sultanımız İbrahim etem olabilir. Tandırcının nerede oturduğunu öğrenebildin mi? Evet. Deniz kenarındaki balıkçı kulübelerinden birinde oturuyormuş. Şu ana kadar elde ettiğimiz tek ipucu bu. Sizler burada eğlenin. Ben yalnız başıma gideceğim oraya. Eğer o derviş İbrahim etemse alıp getiririm. Müezzin Efendinin beni yerde sürüklemesi elbisemi lime lime etmişti. Elhamdülillah bütün söküklerimi ve yırtıklarımı diktim. Şimdi bizim tandırcının kulübesine gideyim. Geleceğim diye söz verdim. Bu gelen de kim? Kılık kıyafetine bakılacak olursa askere benziyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun ne istemiştiniz? Sultanım, beni tanımadınız mı? Hayır, tanıyamadım. Kimsin sen? Kulunuz Abdullah. Abdullah mı? Evet. Beni tanımadınız mı yoksa? Ha, evet ey Abdullah. Tanıdım. Ne hale gelmişsiniz Sultanım? Üzerinizdeki elbiseler, bulunduğunuz bu yer. Ne varmış bulunduğum yerde? Ey Sultan oğlu Sultan. Ey ben şehrinin hükümdarı. Bu hallere düşecek biri miydin? Bilmiyorum ne oldu sana da bu hallere geldin. Benim halimi tarife gerek yok ey Abdullah. Buraya niye geldin? Seni almaya geldim sultanım Beni Rabbim almış başka birinin almasına ihtiyacım yok Emir aldım seni saraya götürmeye geldim Ne olursa olsun seni belhe götüreceğim Beni unut ey Abdullah ve hemen geldiğin yere geri dön Seni anlamakta güçlük çekiyorum ey efendim Ne buldun bu dervişlikten tebaan seni bekle Yetişkin şehzaden seni bekle Gözü yaşlı sultan hanımın sizi özle ben Rabbime bu yoldan dönmemek üzere söz verdim. Onunla alışveriş yapıp bu işi bitirdim. Ne alışverişiymiş bu? Dervişliği ve fakirliği satın aldım. Hem de çok ucuza aldım. E, e, anlamadım. Yani neyi verip de dervişliği ucuza satın aldın? Belh ülkesini, tacımı, tahtımı verdim. Nasıl? Ucuz değil mi? Siz tahtınızı değil... ...aklınızı yitirmiş olmalısınız. Hayır. Asıl yitirenler... ...bu alışverişin ne demek olduğunu bilmeyenlerdir. Yani her şeyini, servetini, şan ve şerefini arkaya atıp... ...bir hırka bin yama mı akıllı olmak? Akıllı olmak, ahirette olacakları idrak etmek demektir. Akıllı olmak, yaratılış maksadını bilmek demektir. Yani sizin ifadenize göre... ...tacın tahtın karşılığı bir dervişlik öyle mi? Hayır, bundan öte ey Abdullah. Senin idrak edemediğin bu dervişlik var ya... Değil bir ülkeyi Değil bir bel şehrini vermek Bütün dünya servetini verseniz Yine de bir dervişliğin karşılığı olamaz İnanamıyorum Öyle bir sultanın böyle biri olduğuna inanamıyorum Kendini inanmaya zorlamayı Abdullah Şunu bil ki ben Rabbime verdiğim sözden asla dönmem Kusura bakma sultanım Emir aldım Eğer güzellikle olmazsa zorla götüreceğim Zorla götüremezsin ey Abdullah Götürür müyüm götüremez miyim şimdi göreceğiz. Hey sen ağır ol bakalım. Çek elini oğlum zaten kolundan. Sen karışma bu işe tandırıcı kardeşim. Bu düşmanım değildir. Çocukluk arkadaşımdır. Ben emniyetteyim. Sen işine bakabilirsin. Peki efendim. Bakıyorum seni koruyup kollayan dostların da varmış. Allahu Teala'ya dost olan herkes benim dostumdur. O elindeki iğneyle ne yapıyorsun öyle? Min Hanım'ın yırtılan yerlerini dikiyorum. Yapma sultan. Balık yakalamak, dikiş dikmek size yakışmaz. Verin şu iğneyi bana. Hayır, vermem. Verin diyorum. <gülüyor> Aldım işte. Anlaşılan işe iğneden başlamam gerekiyor. Şimdi onu deniz atayım da gör. <gülüyor> Attım işte. Şimdi iğneden de oldun. Neyle dikeceksin bakalım o kırk yamalı abanı? <gülüyor> Bunu yapmamalıydın ey Abdullah. Ey balıklar! Ey balıklar! İğnemi getirin bana Aman Allah ım. Onlarca Yüzlerce balık başını sudan çıkardı Gözlerime inanamıyorum Balıkların biri benim denize attığım iğneyi Ağzıyla sultana veriyor Teşekkür ederim Gidebilirsiniz İşte Sultanlığa karşılık bu iğneyi satın aldım Beni affet sultanım Bilemedim Cahillik ettin. Böyle olacağını düşünemedim. Böyle davranmamalıydın bana ey Abdullah. Ama olan oldu. Rabbimin indinde beni mahcup ettin. Sultan babanın vasiyeti var. Onu yerine getirmem için emir almıştım. Onlara söz vermiştim. Sultan babam vefat etti demek. Kalu inna ve inna ileyhi raciun. Evet sultanım. Şu anda sen olmadığın için tahta oğlun şehzade Ömer çıktı. Ama yaşadığın için esas varis sensin. Oğlum, demek tahta oturacak kadar büyüdü ama. Siz yılların geçtiğinin bile farkında değilsiniz. Yılların ne önemi var ki Ey Abdullah? Önemli olan neleri yaptığındır. Demek oğlum tahta oturdu. Layıktır otursun. Çünkü benim sultanlıkta, dünyalıkta gözüm yok artık. Efendim, sizi sevenleri üzdüğünüz yeter artık. Size sultan babanızdan miras kalan şahsi servetinizi de getirdim. Şehzade oğlunuz bu servet babama ait. Ben elimi süremem dedi. Ne kadar bana kalan servet? 200 bin dinar efendim. Sizin rahat bir şekilde dönmeniz için her türlü tedbiri aldık. Benimle beraber gelen 40 seçkin asker de yanımda. Gel daha fazla inat etme de belhe dönelim. Hayır. Ama seninle bir anlaşma yapabilirim. Emret sultanım. Şu sultan lafını bir daha söyleme. Peki efendim. O getirdiğin dinarların hepsini sana hibe ettim. Bana hibe mi ettin? A ama bu uygun olmaz ki. Neden? O dinarların hepsinin benim olduğunu söylemiştin ya. Evet öyle. Onların hepsi size sultan babanızdan kaldı. Hatta bundan çok daha fazlası sarayda var. Neyse geç onları. Şimdi beni dinle. Bu getirdiğin dinarların hepsi senin olsun. Yalnız buna karşılık senden bir şey isteyeceğim. Nedir o? ...beni Basra'da... ...ne gördün ne de duydun... ...anlaştık mı? Ama nasıl olur efendim... ...ben Belhe dönünce ne derim... ...nasıl yalan söylerim... ...hayır hayır hayır... ...hayır bunu istemeyin benden yalvarırım istemeyin... O zaman sen de Belhe dönmesin bir daha... ...bu dinarlar senin yedi sülalene yeter... Ya adamlarım... ...benimle gelen askerler ne olacak... Onların da yol harçlıklarını ve fazla fazla hediyelerini verip... ...geriye Belhe gönder... ...benimle buluşup görüştüğünü de söyleme onlara... Bağışlayın sultanım bunu yapamam Madem sultanınım o halde yapacaksın Sana ilk ve son olarak emrediyorum O dinarlarda artık ananın sütü gibi helal malındır Dilediğin gibi harcayabilirsin Peki efendim Şey Sizinle gelsem Hayır asla olmaz Ben de çok fazla beklemeden Basra'yı terk edeceğim Hadi şimdi yolun açık olsun, olsun. ...demek balıkçı kulübesindeki o derviş sultanımız değilmiş. Bütün dervişler birbirine benziyor. Sıradan bir dervişmiş o gördüğü. Peki şimdi ne yapacağız? İbrahim etemin kutsal topraklara gittiğini sanıyorum. Büyük bir ihtimalle onu Mekke ya da Medine'de bulabilirim. Bizler de geliyor muyuz? Yok hayır. Bundan böyle tek başıma gideceğim onun ardından. Bulsam bile döneceği belli değil. Sizleri de yanımda süründürmek istemem. Şu on kese altını alın. Bir kısmını yol açlığı yapın... Kalanını da aranızda taksim edin Peki efendim Sultanımıza da durumu aynen benim dediğim gibi bildirin İbrahim etemi bulmadan Saraya dönmeyeceğimi söyleyin Hadi yolunuz açık olsun Ne güzel duruyorduk efendim Neden birden gitmeye karar verdiniz ki Her şey bir bir şey kardeşim Bizim de nasibimiz bu kadarmış Yani ilim tahsil için mi Buradan ayrılacaksın? Evet kardeşim ''Nerede ilim varsa orada İslamiyet de vardır. Nerede ilim yoksa orada İslamiyet de yok.'' demiş büyüklerimiz. Demek ki en mühim amel ilim tahsil etmektir. Öyle mi efendim? Elbette. Çünkü insanın bir meslek sahibi olması yahut ibadet yapması veya kendini koruması hep ilimle olur. İlim öğrenmiş ama bununla amel etmiyor. Buna ne demeli efendim? Böyle bir kimsenin yük çeken merkepten bir farkı kalmaz elbette... Hasta olanın iyileşmesi için ilaç alması gerektiği gibi, öğrenilen ilmin de tatbik edilmesi gerekir. Aksi takdirde hiçbir faydasını göremez. Efendim, ya öğrendiği ilimleri tatbik etme imkanı yoksa buna ne demelidir? Eğer bir kimse tatbik edici ilimleri öğrenmemişse, bu kimsenin çok ahmak olduğu anlaşılır. İnsanın öğrendiklerini tatbik etmesi yeterli midir? Yani böylelikle ahiretini kazanmış olur mu? Olmaz. Çünkü ilmi olup da yaptığı işleri Allah rızası için yapmayan... ...gösteriş için yapan bunların hiçbir faydasını göremez. Peki bir meslekte çalışan, bir meslek öğrenmek için didinen... ...evinin maişeti için ter dökenler için ne buyurursunuz? Niyetlerini düzeltir yaptıklarını Allah için yaparsa hep ibadet olur. Ancak iyi niyetle haram olan şeyler yapılmaz, hepsi günah olur. Ya ne olur efendim... ...ben de bu yolculukta sizinle gelsem. Bu çok zor işte kardeşim. Zira bu zamana kadar pek çok ahbabım... ...aynı teklifi yaptılar, kabul etmedim. Seni edersem... ...onları incitmiş olurum. Ancak inşallah hiç ayrılığı olmayan yerde... ...cennette beraber olacağız. Orada zevk içinde pek çok sohbetimiz olacak. İnşallah efendim. Ayrılığınız çok zormuş. Ben bu kısa zamanda... ...size öyle alıştım ki... ...ya uzun bir ömür birlikte olduklarınız... Kim bilir nasıl acı çekiyorlardı Biliyorum kardeşim amma dünya firak yeridir Bin yılda yaşasak yine ayrılık vardır Evladım eşim dostum ayrılığıma alıştılar Beni görüp ayrılırlarsa daha çok acı çekerler Buna da gönlüm razı gelmez Abdullah'tan bir haber yok mu ey sultan oğlum? Onunla giden askerler geldi bugün Basra'da bulamamışlar İzine de rastlamamışlar mı? Hac ziyareti için Mekke'ye doğru yola çıktığı rivayetleri varmış. Demek hacı olacakmış ha? Evet. Peki Abdullah neden askerlerle beraber gelmemiş? Sultanı bulmadan dönmem diye haber yollatmış bize. Babamı tek başına arayacağını söylemiş. Desene yine elimiz boş çıktı. Oysa ben babanı bulup getirecekler diye ne hayaller kurmuştum. Yıllar geçti. Babama olan özlemin hala soğumadı mı? Aksine daha da alevlendi sanki. Geceleri rüyalarıma giriyor. Bizi bırakıp gittiğinde üç yıllık evliydik, birbirimize doyamamıştık daha. Hayali gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Ben hayalini kuramıyorum ama öyle merak ediyorum ki onu. Çocukken rüyalarımda daha çok görürdüm. Bazen beyazlar içinde nurani yüzlü, ak saçlı bir derviş olarak görürdüm hep. Şimdilerde çok istediğim halde hiç göremiyorum. Yüzüm babana o kadar çok benziyor ki. Seni görünce onun gençliği geliyor gözümün önüne. Küheylan beyaz bir at üzerinde maiyetiyle hava giderdi. Şehrin bütün genç kızları pencerelerden onu seyre çıkardı. Ey güzel annem. Ben babamdan, sen eşinden. ikimiz de mahrum büyüdük. Ama sen benim hem annem hem babam oldun. Üzerimde çok hakkın var. Bütün haklarım sana helal olsun. Ne yapalım takdiri ilahi böyleymiş. Bunca zaman sabrettik. İnşallah bundan sonra da ederiz. Yeter ki sen üzülme. Devlet işlerini yönet, kendini yetiştir. Bunlar yeter bana. Bunun için gam çekme anne. Ama benim seni sevindirecek bazı planlarım var. Eğer bunu başarabilirsem... ...dünyanın en mutlu insanı adledeceğim kendimi. Nedir o? Babamı bulmaya bizzat kendim gideceğim. Ne? Babanı bulmaya mı gideceksin? Evet güzel anneciğim. Bak göreceksin. Sultan babam beni görünce... ...mutlaka verdiği kararı değiştirecek. şefine. buraya geri dönecek. Hayır bunu yapamazsın. Seni de kaybetmek istemiyorum. Kaybedecek bir şey yok anneciğim. Onu ikna edeceğim. Gerekirse boynuna sarılacağım. Gerekirse ayaklarına kapanacağım. Ama sana getireceğim onu. İstemiyorsa sultanlık yapmasın. Ama evinde otursun seninle olsun. Yirmi yıldır gülmeyen yüzünü güldürsün. Ağlayan göz yaşlarını dindirsin. Ha, Yiğit oğlum sultanoğlu. Nerede o günler? Acaba dünya gözüyle bir daha görebilecek miyim babanı? Ana oğul İbrahim Ethem hazretlerini dünya sultanlığına döndürmenin hayallerini kura dursunlar. O, gönül sultanlığına doğru hızla yükseliyordu. Nafakasını çıkartacak kadar hangi iş olursa olsun çalışıyor, yediğinin içtiğinin helalden gelmesine çok dikkat ediyordu. Bununla beraber, alimlerin ilim ve sohbet meclislerini kaçırmıyor, bütün zamanını ilim tahsiliyle ve ibadetle geçiriyordu. Kendini gizleyemez olmuş... Şöhreti her tarafa yayılmıştı. Fakat o ölmeden önce ölünüz emrine uyduğu için hallerinde en ufak bir değişiklik olmuyordu. Basra'dan Bağdat'a gittiği bir sıradaydı. İnsanlar geçeceği yolları bekliyor, maddi manevi sıkıntılarının halli için kendinden yardım talep ediyordu. O yaz müthiş bir kuraklık hüküm sürüyordu. hassa köylüler bunun sıkıntısını yaşıyordu. Kuraklık böyle devam ederse bu yaz hiçbir mahsul alamayacağız. Yalnız ekinler kurusa iyi, hayvanlarımız bile susuzluktan telef olmaya başladı. O kadar da yağmur duasına çıktık ama hiçbir faydasını da göremedik. İbrahim etem Hazretleri'nin Bağdat'a gideceği söyleniyor. Onu görsek de halimizi bir arz etsek... Nasıl göreceğiz ki? Kim bilir şimdi nerededir? Bağdat'a gidiyormuş dedim ya... Bizim köyde Bağdat yolu üzerinde olduğuna göre muhakkak buradan geçmesi gerekir. Ha, sakın şu gelen zat o olmasın. Hani nerede ya? Hangi zat? Bak bak işte yol boyu yürüyen bir kafilenin içinde biraz ön tarafta yürüyor gördün mü? Ha? evet evet ha. gördüm. Nur yüzlü biri olduğuna göre belki de odur. Gel hadi karşılayıp soralım o mu değil mi? Hadi soralım. Bak. Hadi da gel. bize doğru yöneldi. Hadi gel karşılayalım hadi, hadi gel. Selamün aleyküm ağalar Ve aleyküm selam Efendim zat haliniz İbrahim Ethem hazretleri midir? Evet odur iyi bildiniz Efendim sizi görmeyi çok istiyorduk Bağdat'a gideceğinizi duyduk da Allahu Teala korktuklarınızdan emin umduklarınıza nail eyler inşallah e, Çok sıkıntıdayız efendim e, Bazı müşküllerimiz var da Hayırdır efendiler, ne gibi sıkıntınız var? Efendim, uzun zamandır kuraklık çekiyoruz... ...ekinlerimiz, hayvanlarımız... ...kuraklık yüzünden telef oldu... ...ne yapacağımızı şaşırdık, kaldık... ...çoluk çocuk, yağmur duasına çıktı... ...Cenab-ı Hakk'a yalvardık, yakardık ama... ...değişen hiçbir şey olmadı... ...günahlarımızdan mıdır... ...dua etmesini mi bilmiyoruz... ...anlayamadık... ...böyle giderse kuraklık hepimizi... ...perişan edecek efendi hazretleri... Efendiler... Köyünüz kaç hanedir? E, 150-200 hane vardır. Evet. Köyünüzde tahminen ergenlik çağına ulaşmış yahut mektep talebisi yaşında kaç çocuk vardır? E, tahminen 60-70 civarında. Bunlardan kaçı mektepte okumaktadır? E, efendim e, yazın rençberlik zamanı olduğundan çocuklar tarla çayır çalışmaktadırlar. E, yaz mevsimi olduğundan e, okumaları biraz aksıyor. Peki öğlen namazını kıldınız mı? Bakın güneş ikindiye yaklaşmış. <Gülüyor> Şey efendim Kılıyoruz namazlarımızı elhamdülillah ama bağ, Bostan telaşesinden Geciktiği de oluyor tabi e, Şey daha doğrusu Efendi Hazretleri e, Bazen de elimiz ayağımız Şamur kirli olunca e, Kazaya da kalıyor Eyvah Peki köyünüzde hocalarınız nasihat edeniniz yok mu? Var. Birkaç tane hocamız var. Cuma günleri olsun, başka zamanlar olsun nasihat ederler. Biz de dinleriz imkan ölçüsünde. Ya dinlediklerinizi tatbik eder misiniz? Yani bir nasihat duyunca yahut hatalı yapılan bir şeyin doğrusunu öğrenince bunu düzeltir misiniz? E, düzelttiğimiz olur ama çoğu zaman alıştığımız gibi yaparız. A efendiler... Sizlere nasıl bir cevap vermemi beklersiniz? <Gülüyor> Allahu Teala'yı çağırırsınız ama ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenabı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Evet, evet çok doğru söylersiniz. Cennet'in ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi günahkarlar için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Ayıbınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Ee, çok haklısınız efendim. Böyle olan kimseler üzerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? E doğru, doğru, çok doğru. Bir yerden göğe kadar haklısınız efendim. Çok tövbe istiğfar etmek lazımdır. Hatadan dönmek de yerine geçer. Bilhassa namazlara çok dikkat etmeli. Vakti girince tadili erken üzere hemen kılmalıdır. Gençlerin eğitimlerine dini terbiye almalarına gereken önem verilmelidir. İnşallah nasihatlerinize uyacağız e, Başkalarını da anlatacağız efendim O zaman eğer bildiklerinizi yapar Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yolda giderseniz Hem sizin yaptığınız Hem de başkalarının sizler için yaptığı dualarınız kabul olur efendiler Şimdi bize müsaade edin Yolcu yolunda gerektir e, Selametle e, gidin e, efendim. efendim Yolunuz e, açık efendim. olsun e, Yolunuz e, açık e, olsun e, e, e, e. Fesüphanallah Allah. Bel şehri geldi hatırıma birden. Acaba nicedirler, ne iş işlerler? Yolculuğun uzun ve meşakkatli olacaktır yavrum. Kendine dikkat et. Seni de baban gibi yitirmek istemiyorum. Merak etmeyin anneciğim. Allah'ın izniyle hem haç görevimi yerine getireceğim... ...hem de babamı bulup sana getireceğim. İnşallah susan oğlum. İnşallah seni görür de insafa gelir. Ve buraya dönmeye razı olur. Hiç tasalanma anneciğim. Beni görünce dayanamayacak. Böylece bütün hasretlikler sona erecektir. Yanına muhafız aldın mı? Uzun ve tehlikeli bir yolculuk yapacaksın. Yollar tehlikelerle dolu. Aldım anne. Çelik gibi on muhafız da benimle gelecekler. Hepsi de güvendiğim insanlar. On asker çok az değil mi yavrum? Sen koskoca bir ülkenin sultanısın. Savaşmaya değil hac yapmaya gidiyorum anneciğim. Sen gönlünü ferah tut. Yolun açık olsun. Senin için hayır duaları edeceğim Teşekkür ederim anne Ver elini öpeyim Gidiyoruz Yoruldunuz mu sultanım? Yoruldum ey Hamza Ben böyle deve üstünde uzun yolculuklara alışık değilim Altımızdaki hayvan at olsaydı Atlar uzun çöl yolculuğuna dayanamazlar sultanım Mecburen deveye bindik Biliyorsunuz develer hem susuzluğa hem de yorgunluğa dayanıklı hayvanlardır Evet biliyorum Mecburen katlanacağız artık Sultanım birkaç saat sonra hava kararacak. En yakın şehre tanı yeri ağarmadan varamayız. Gece yolculuğu tehlikeli olabilir. Emir buyurursanız bu vadide konaklayalım. Yarın sabah erken kalkar yolumuza devam ederiz. Tamam olur. Ben de dinlenmiş olurum böylece. Söyle adamları burada konaklıyoruz. Baş üstüne sultanım. Burada konaklıyoruz. Önce sultanımızın çadırı kurulsun sonra da diğerleri. Bu gelen atlı da kim? Cepar reis. Sen ülken etrafta birileri var mı yok mu diye çevreyi kolaçan etmeye gitmişti. Reis! Reis! Ne var? Ne oldu cepar? <Gülüyor> reis bir saat önce o birileri kolakladı. Ya. <Gülüyor> Kimmiş kanaklayanlar? Aa, bilmiyorum ama yüklerle ve çadırlarına bakılacak olursa zengin birilerine benziyorlar. Kaç kişiler? On kişi. Bir de başlarında gençten biri var. Silahları var mı? Uuu hem Ama baskınları zek kıllarını bile kıpırdatmadan yakalar soyarız onları. Paraları olduklarına emin miyiz peki? Hepsinin de giyimi kuşağı yerinde reis. Çadırları süslü, develeri süslü. Ancak zenginler bu kadar süslü gezer. <gülüyor> Silahlar olduğuna göre gündüz vakti üzerlerine saldıramayız. Havanın kararmasını bekleyelim. Hepsi uyuduktan sonra ansızın baskın yaparız. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm reis. <gülüyor> Sen tekrar Bahan'ın oraya git. Ne yaptıklarını anlamaya çalış. Hepsi uyuduktan sonra geri gel baskına gideriz. Tamam reis. Bu zamana kadar ki soygunlarda doğruduruz yağlı birine rastlayamadık. Bu variz sultan falan gibi biri olsa değil mi ya? <gülüyor> İki evet, evet. parçada ben alayım oradan üç küçük. Adun var efendiler, kuru odun geldi, kuru odun geldi, odun satıyorum. Dağdan da yeni alayım. getirdim. Yok mu alan? Kim bu odun satan zat babı? İbrahim etem hazretleri. İş durdu mu ismini? Aa şu ben sultan İbrahim etem. Evet, Bağdat'a yeni geldi. Da ben Aptallığın ben Daniskası yani. Koskoca sultanlığı bırakmış gelmiş Bağdat'ta odun satıyor Olacak şey değil ben Niye öyle diyorsun O dünya sultanlığından gönül sultanlığına yükselmiş bir veli zattır Saçmalıklarınızdan biri daha Gönül sultanlığına yükselmişmiş Aklı olan biri böyle bir şey yapabilir mi? Bırakacaksın tacını tahtını malını servetini Sonra da gelip yaban ellerinde kuru odun satacaksın Hiç akıllı iş mi baba? Yavaş konuş oğlum Konuştuklarını duyarsa üzülür sonra Aman üzülürse üzülsün Benim kimseden korkum yok Allah'ım bu oğlumdan nedir çektiğim Bizde böyle biri de yoktu ki Kime çekmiş bilemem Bıraksızlanmayı da çekip gidelim buradan. Bu gibi saçmalıklara tahammülüm evet, yok artık. Efendim, buyurun, Buyur. istiyorum. Tamam. Ne kadar vererek, buyurun. Bir dakika yavrum. Bak herkes onun etrafında pervane oluyor. Kimisi duasını alıyor kimi elini öpüyor. Gel biz de yanına varıp duasını alalım. Of yahu baba ben ne diyorum sen ne konuşuyorsun. Hayır gitmeyeceğim. yok. Kusura bakma da baba. Senin her dediğini yapmak zorunda değil. Allah'ım şu mübarek zat hürmetine oğluma bir iyilik ver. Onu salihlerden eyle Allahım baba hemen gidelim buradan içim sıkıldı eğer gelmiyorsan ben gideceğim selamünaleyküm delikanlı e, e, aleyküm selam baban mı seni üzüyor yoksa sen mi babanı e, ben şey e, biraz ters mizaçladır da efendim bağışlayın neden ters mizaçlı olurmuşum ki size öyle geliyor anlaşılan bu gencin gönlüne göre gitmesini bilmiyorsun e, evet evet efendim her şeyime karışıyorlar. ...her şeyime yanlış diyorlar. Ya demek öyle yapıyorlar. Benim yaptığım her şeyi kötü görüyorlar. Sanki genç olmamış gibi davranıyorlar. Bir şey yapacak olsam aman aman yapma günah diyorlar. Bunların yüzünden gençliğimi yaşayamıyorum. Gönlüme göre eğlenemiyorum. İstediğimi yiyip istediğimi içemiyorum. Haklı değil miyim efendim? Evet E delikanlı. Şu altı şeyi kabul edip uygulayabilirsen... ...yaptığın hiçbir işin sana zararı dokunmaz. E, sahi mi? Nedir onlar? Günah işleyeceğin zaman... Allahu Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. Ne? E, i̇yi ama bunu nasıl yaparım ki? Bütün rızıkları veren odur. Onun dışında kimse rızık veremez ki. Bak bu çok doğru. O zaman hem onun verdiği rızkı yiyip... ...hem de ona isyan etmek doğru olmaz öyle değil mi? E, evet orası öyle. İkincisi Allahu u Teala'ya asi olmak istersen... ...onun mülkünden çıkarak yap. Oho. <gülüyor> bu da mümkün değil ki efendim. Bu yer gök bütün kainat her şey onun. Başka nereye gidebilirim ki? Güzel. O halde onun mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olmaz öyle değil mi? Şey. E, evet olmaz tabii. Üçüncüsü canın isyan etmek isterse onun gördüğü yerde günah yapma. Onun görmediği bir yerde yap. O zaman sana bir zarar dokunmaz. <gülüyor> Nasıl yapabilirim ki? Allahu Teala'nın görmediği bir yer olamaz ki. Ha, aferin oğlum. Bunu da çok doğru söyledin. Demek ki onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip onun gördüğü yerde günah yapmak uygun olmaz. Olmaz tabii. Dördüncüsü Azrail aleyhisselam ruhunu almaya geldiği zaman ondan tevbe edinceye kadar izin iste. Hatta canını almak için diretirse onu kov. Aman efendim olmaz ki kovamam ki Azrail aleyhisselama nasıl gücüm yetebilir ki hem de can çekişirken. Gücün kuvvetin bile kalmaz o durumda Öyleyse şimdi gücün kuvvetin yerindeyken Tevbe Zira ölüm çok ani gelir ve hiç ummadığım bir zamanda gelir ee, e, Haklısınız efendim Beşincisi mezarda Münkir ve Nekir ismindeki iki melek Sual için geldiklerinde onları yanından kol Seni imtihan etmesinler Buna imkan var mı efendim nasıl kovarım o melekleri Kovamazsan o zaman şimdiden onlara cevap hazırla yavrum Peki ya altıncı şart nedir? Kıyamet günü Allahu Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emir edince ben gitmem de. Şaka mı yapıyorsunuz efendi hazretleri? Benim sözümü kim dinler ki orada? Ne görüyorsun ya delikanlı? Ne Allahu Teala'dan ne de onun emirlerinden hiçbir şekilde kaçış yok. O zaman bütün yaptığın kötü işlere hemen tevbe et. Onun emirlerini yapmaya, yasak ettiklerinden kaçınmaya çalış. <gülüyor> Peki. Peki efendim. Söz veriyorum Bundan sonra asla haram olan şeyleri yapmamaya çalışacağım <gülüyor> Emredilenleri yapmak için gayret sarf edeceğim Ben de senin iyiliğin için ibadetleri kolay ve rahat yapmam için dua edeceğim yavrum Allah sizden razı olsun efendim Sizlerden de yavrum Efendime odunlarını ben almak istiyordum ama başkaları aldı Sizi evime davet etsem bizim evi şereflendirir misiniz? Olabilirdi ama birlikte kaldığımız arkadaşlarım var ben gelmeden yemek yemezler Onları bekletmeyin İnşallah nasip olursa başka bir zaman gelir Peki efendim bekleyeceğim Sanki bir yakınım <gülüyor> Tehlikeye maruz kalmış durumda İçimde öyle bir his var Allah hayırlara tebdil eder inşallah <gülüyor> <gülüyor> Uy, Bayağı üşüdüm Hava ama soğukmuş Çöl iklimi böyle oluyor sultanım. Gündüzleri sıcak, geceleri soğuk. Hüseyin! Ateşi besleyin! Sabaha kadar yansın! Peki efendim! Ne dersin ey Hamza? Mekke'ye vardığımızda sultan babamı bulabilecek miyiz? Mekke'de haç mevsiminde mahşeri bir kalabalık olduğu söyleniyor. O kalabalıkta aranan biri kolay kolay bulunmaz ama... ...nasipse inşallah buluruz. Babam İbrahim Etem'in şöhreti dört bir yana yayılmış durumda. Mekke yerlilerinden el tanıyan biri çıkar... Doğru söylüyorsunuz efendim. Hamza... ...vakit geç oldu yatalım artık. Yarın sabah erken kalkıp yola... ...devam edeceğiz. Siz yatın. Ben çadırların önüne nöbetçi koyayım. Neden? Bu ıssız çölün ortasında saldırıya uğrayacağımızdan mı korkuyorsun? Buralar pektekin değildir sultanım. Çöl bedevilerinin saldırısına uğrayabiliriz. Reis... ...çadırdakiler uyudu. Emin misin hepsinin oluyduğuna cebbar Gözlerimle gördüm reis Sadece bir teknobetçi bıraktılar Onu da rahat etkisiz hale getirebiliriz <gülüyor> Pekala Adamlara söyle atların ayaklarına bez bağlasınlar hmm. Sessizce yaklaşmalıyız onlara Tamam reis Allah vere de paralı pullu insanlar olsun Yoksa boşuna canımızı tehlikeye atmış oluruz İçimden bir ses bu vurgundan Çok para kazanacağız diyor reis Cevezeliği bırak da adamları hazırla Oyalanmayalım Haramiler Şehzade Ömer'in ekibine baskın için hazırlık yaptığı sırada İbrahim Ethem Hazretleri'nin oda arkadaşları Onun gelmesini beklemeden hazırda bulunan yemeklerin tamamını yiyip yatmışlardı Onlar evde uyuduktan bir müddet sonra İbrahim Ethem Hazretleri geldi eve Ah zavallılar uyumuşlar Benim yüzümden yemeklerini de yiyememişlerdir o gencin hidayetine sebep olduk ama... ...burada da o da arkadaşlarımı üzmüş oldum. Bari yanımda getirdiğim unu yoğurup bir şeyler de ...sahura kalkınca yesinler. Böylece gönüllerini almış olurum. Ama akşamdan beri içime çöreklenen o sıkıntı hala geçmedi. İnşallah Allahü Teala hayırlara tebdil eyler. Uykudan gözlerim kapanacak. Nöbetim bilse de ben de uyusam. Yarın bütün gün yine deve sırtında yolculuk yapacağız. Sen de kimsin? Onu sormayı bırak. Canını seviyorsan kafa çeneni. At silahını yere. Aman, aman Allah'ım haramiler. Ha şunu beleydin. Bizde acıma yoktur. Şimdi soracaklarıma ya cevap verirsin... ...ya da canını öbür dünyaya gönderirim. Serserif, Aklın sıra beni korkutacağını mı sanıyorsun? Ben sultanın has askerlerindenim. Şimdi görürsünüz gününüzü. <gülüyor> Cebar sustur şunu. Peki <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Çocuklar, şunun elini ayağını ağzını bağlayın. Bağırıp da milleti başımıza toplamasın. Bağlamaya gerek yok reis. <gülüyor> Ölmüş bu adam. <gülüyor> Cebbar'ın darbesi askerin kafasını parçalamış. İyi olmuş. Adamın ölmeden önce söylediğini duydun mu Cebbar? Duydum reis. <gülüyor> sultanın askeriyim dedi. <gülüyor> reis sakın Sultan'ın bu çadırların birinde olmasın ha. Olabilir. Has askerler sultanın yanından ayrılmaz o nereye onlar da oraya gider Mutlaka sultan da bu çadırlardan birinde olmalı Eğer onu canlı ele geçirirsek Çok para kazanırız Çok Karım kadar zengin oluruz. <gülüyor> Sana bu işte ekmek var demiştim reis <gülüyor> Eğer sultan da buradaysa hazineleri de yanındadır Dereyi görmeden paçayı sıvama Önce sultanın hangi çadırda olduğunu öğrenmemiz gerekiyor Sultan şu diğer çadırların ortasındaki süslü çadırda olabilir Diğer çadırlarda da onu korumak için çevresine kurmuşlar. baksana. Doğru. Ama önce öteki askerleri öldürmeliyiz. Adamlara söyle hazır çadırdakiler uyurken içeri girip hepsini gebertsinler. Bak üstüne reis. <gülüyor> Sadece <gülüyor> süslü çadırda kalanı sağ istiyorum. Eğer o gerçekten sultansa saraydan onun için yüklü bir fidye alabiliriz. Hadi çabuk tamam, ol. Tamam reis. Çocuklar ortadaki süslü çadır hariç diğerlerine baskın verin tamam mı? İçeridekileri kılıçtan geçirin Çabuk ve sessiz olun tamam, tamam, tamam, tamam. Sen benimle gel Cebbar Biz de şu süslü çadırı bir ziyaret edelim bakalım Gidelim bakalım reis <gülüyor> Çadırlardan feryatlar yükselince Süslü çadır dışarı fırlayacaktır öyle değil mi? O zaman esir alırız onu Herkes uyanırsın Baskına uğradık Baskına uğradık Kılıçlarınıza sanılandı <gülüyor> Adamlarımız askerleri öldürüyor reis Feryatlar başladı Beyzade seslerini dulduyorsa çadırından fırlar Hazır ol Tamam. Ne var ne oluyor Nedir bu sesler <gülüyor> Kıpırdama Beyzade Siz de kimsiniz Canını seviyorsan kılıcını yere bırak Öbür çadırdaki arkadaşların hepsi öldü Kimse senin yardımına gelemez Hepsini öldürdünüz mü Evet eğer sen de ölmek istemiyorsan Kılıcımızı bırak Kimsiniz siz Soru sorma Canını seviyorsan dediğimizi yap At kılıcı yere Pekala Atıyorum Savur vakti geldi Kalkın arkadaşlar Tamam Kalkıyoruz Ah İbrahim Etem Efendi ne yapıyor orada? Bilmem. Bir şeyler pişiriyor galiba. Ne de güzel koktu. Ey efendim İbrahim. Gecenin bu vaktinden ne pişiriyorsun orada? Bağışlayın arkadaşlar. Akşam benim gecikmem yüzünden aç kaldınız. Kendimi affettirebilmek için bütün gece sizlere sahur yemeği hazırladım. Hadi gelin de yiyelim. Ay Allah. Görüyor musun? Biz akşam onu beklemeden yiyip yattık. Oysa bütün gece uyumamış aç kaldığımızı sanıp bize yiyecekler hazırlamış Evet haklısın bizim için ne fedakarlıklar katlanıyor Şu anda insan olduğumdan utanıyorum Gel yanına gidip ondan özür dileyelim Ve yaptığımız kabalıktan dolayı bizi bağışlamasını isteyelim Hayır hayır hiçbir şey söylemeyelim Bu onu üzmekten başka bir şeye yaramaz O öylesine duyarlı bir insan ki bu sefer de bizim üzülmemize üzülebilir Evet çok haklısın ama bir daha o gelmeden yemeğe oturmayalım. Biliyorsun pek yakında sefere çıkacağız. Ben de arkadaşlık edeceğim kendisine. Ne güzel. Keşke ben olsaydım senin yerinde. Dikkat ettin mi yahu Zeyfe? Neye dikkat ettim? İbrahim etemin çok sıkıntılı bir hali var. Evet. Bir sefer bana demişti ki ne zaman beni sıkıntı varsa bir yakınıma mutlaka bir zarar erişir. Allah hayırlara tebdil etsin ey Huzeyfe. İnşallah bize öyle gelmiştir Zengin olduk reis Zengin olduk Öldürdüğümüz adamların üzerinde çok para varmış Zengin olduk İyi, paylaşın aranızda işte Bizim de payınızı ayırmayı unutmayın he. Alçak herifler Benimle birlikte hac ziyaretine giden Masum on muhafızımı öldürdünüz Bu alçakça cinayetlerin hesabını vereceksiniz <gülüyor> Şuna da bakın hele Kime verecekmişiz bu hesabı Bana vereceksiniz Bel Sultanına Bak sen <gülüyor> <gülüyor> O sözünü ettiğin sultan sen misin şimdi Benim ya cani herifler <gülüyor> benim Ben Belh Sultanı Ömer'im Sarayımda binlerce askerim var Yaptığınızı yanınıza kar bırakmayacağım Hepinizi cezalandıracağım <gülüyor> İyi de bunun için önce yaşaman gerekmiyor mu? <gülüyor> Öyle ya seni öldürecek olursak Nasıl yakalatacaksın bizi? Kesin de demeyip dediğimizi söyleyin Beni öldürmediğinize göre mutlaka istediğiniz bir şey var. <gülüyor> İyi bildin Sultan Hazretleri. Babamızın hayrına yaşatmıyoruz seni. Elbette istediğimiz bir şeyler var değil mi? Hmm, nedir istediğimizi? Bizim gibi haramiler senin gibi değerli bir sultanı yakalarsa ne ister? Para ister tabii öyle değil mi? Hmm, sakın param yok deme. Madem sultansın senin hazinelerin mücevherlerin olmadı. ...bunların birazını bize verecek olursan... ...seni serbest bırakırız. Yani hayatıma karşılık fidye mi istiyorsunuz? Evet. İyi bildin sultan hazretleri. Hayatın nailen ve milletin için değerliyse tabii. Herkesin hayatı değerlidir. Ama sizin gibi merhamet yoksunu caniler bunu ne bilecek? <gülüyor> bize hakaret etmeyi bırak da beni dinle sultanım. Sarayda olmadığına göre... ...senin yerine kim bakıyor? Hı? Başvezirim bakıyor. Güzel. Şimdi sana kağıt ve kalem vereceğim ve zirine mektup yazıp başına gelenleri anlatacaksın. Ve hayatının karşılığında senden yüz bin dinar istediğimizi yazacak ve bu parayı mektubu getiren arkadaşımıza vermelerini söyleyeceksin. Delirmişsiniz siz. Benim o kadar param yok ki. Nasıl yok? Sultan değil misin sen? Devletin hazinesi ağzına kadar dolu değil mi yani? Bre reziller. Devletin hazinesi devlete aittir. Ben o hazineyi kendi canım içinde olsa kullanamam Kullanırsın Sultan Hazretleri Bal gibi kullanırsın <gülüyor> İstersen kullanma Başını keser bassız cesedini yollarız saraya <gülüyor> Pekala Getirin bir kağıt bana Ha şöyle ha, Unutmadan mektuba şunu da yaz Mektubu getiren arkadaşımız 10 gün içinde parayla dönmeyecek olursa 10 günün sonunda seni öldüreceğiz Hasan, bu mektubu al ve bel şehrine git. Doğruca saraya çık ve vezire ver. Başüstüne reis. Eğer vezir seni zindana atmak isterse... ...mektupta yazılanları yüzüne söyle. On gün içinde dönmeyecek olursam... ...sultanınız öldürülecek de. Peki reis. Göreyim seni. Eğer vezir sultanı için istediğimiz fidyeyi verirse... ...hepimiz çok zengin olacağız. <gülüyor> Hadi fırla git. Tamam reis. <gülüyor> Eh. Hadi oğlum. Cebar. Sen de adamlardan birine öldürdüğümüz askerlerin develerini ver. Götürüp en yakın şehirde satsınlar. Olur reis. Ne oldu ey efendi? Hiç etrafına bakınıyorsun. Efendim çöl fırtınası çıkacak galiba. Rüzgarın sesi de değişti İnşallah bir şey olmaz ey Uzeyfe Rabbimiz bizimle beraberdir İnşallah pek yakında Vaha gibi bir yere bir su başına ulaşırız İnşallah efendim Ama ben bittim Yürüyecek takatim kalmadı Biraz daha gayret et ah. Kendimi deniz kenarında gibi görüyorum Susuzluğun şiddetinden Serap görüyor olmalısın Aman efendim Şimdi de hurmalıklar, yeşillikler görmeye başladım. Hayal değil ey Huzeyfe. Gördüklerin gerçek. Kurtulduk mu yani? Suya mı kavuştuk? İnşallah ey Huzeyfe. Bir güzel abdest alır, teyemmüm yapmaktan kurtuluruz. Ne güzel palmiye ağaçları da var. Ama benim oraya kadar gidecek takatim kalmadı efendim. Ayaklarım beni taşımıyor artık. Tutun bana ya Huzeyfe. Biraz gayret <gülüyor> et. Ediyorum ama olmuyor işte. Ah... Aman Allah'ım bayıldı Mecburen hurmalıklara kadar taşıyacağım kendisini <gülüyor> Anlaşılan iş başa düştü Biz de bayılıp düşersek kurda kuşa yem oluruz İmdat et ya Rabbi Elhamdülillah Nihayet ulaşabildik kurmalı Önce Huzeyfe'yi şöyle gölgeleye çekeyim Ah, tamam oldu bu iş Şimdi de şu ileride görünen kuyudan su çekeyim Arkadaşım içerse kendine gelir Ne? Neredeyim ben? Hurmalığa ulaştık ey Huzeyfe Sen gölgelen ben şimdi sana su getiririm Peki efendim İşte kuyunun ağzı Hazırda ip ve kova da var kuşlar inip kalktığına göre suyu bol olmalı. Önce kovayı kuyuya salayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyu fazla derin değilmiş galiba. suya ulaştı sanırım. Şimdi de çekeyim kovayı. Üf kova madar. Bir kova suyun bu kadar ağır olmaması gerekir ama belki de siz düştüğüm için böyle ağır geliyor bana. Ah, o da ne? Kovanın içi ağzına kadar gümüş dolu. Aman ya Rabbi, benim ne işim var gümüşle? Hemen kuyuya geri bırakmalıyım. Rabbimin bir imtihanı olmalı benim için. Yoksa su kuyusunda gümüş paraların işi ne? Tekrar sallayayım kovayı kuyunun içine. Belki su bulabilirim. Belki de birileri kovanın içine koydu bunları. İnşallah bu sefer su gelir. Aman ya Rabbi, bu sefer de altın geldi. Ya Rabbi, ben su bekliyorum, sen hazineler veriyorsun. Ama arzum bunlar değil ki. Ben abdest almak için, içmek için su talep ediyorum. Onu ihsan ile bana. Tevbe ya Rabbi, bunları da döküp tekrar kovayı kuyuya salayım. İşte bu sefer kovanın içi sadece suyla dolu. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Önce arkadaşım Huzeyfe'ye ulaştırayım suyu... ...sonra da abdestimi alırım. İnşallah Rabbimizin ihsan ettiği bu güçle... ...en yakın bir şehre ulaşırız. İbrahim Ethem Hazretleri ve arkadaşı için... ...çölde yaşanan sıkıntıdan kurtulma ümidi artarken... ...oğlu Şehzade Ömer'in haramilere esareti... Hala devam ediyordu. <gülüyor> Bugüne kadar hiç sultan kaçırmamıştı. Bakalım vezir sultanı için istediğimiz parayı verecek mi? Neden vermesin ki? Vermezse sultanın öldürüleceğini bilir. Bütün hiç dinlenmeden yol aldım. Bak oluyor. ...konaklayacak bir yer bulmalıyım. O da ne? Az ileride birisi ateş yakmış. Belli ki konak kurmuş oraya. İyi. Geceyi onun yanında geçireyim bari. Karnım da çok acıktı. Buyur kardeş. Karnın açsa azığımı paylaşabilirim. Az önce vurduğum bir kekliği kızartıyordum. Mis gibi de kokuyor. Karnında bayağı acıkmıştı. Birazdan kızarır keklik. Ee, anlat bakalım nereye gidiyorsun? Bel şehrine gidiyorum yabancı. Bel şehrine mi? Oralı mısın? Hayır. Bir iş için gidiyorum. Buradan çok uzakta mıdır? Üç günlük mesafede. Hmm, i̇şte keklik kızardı. Şimdi kardeş payı yapalım. <gülüyor> Sağol. Sağol. Benim adım Hasan. Senin adın ne? Abdullah. Sen de mi Belha gidiyorsun? Evet. Al bakalım. Buyur ye. <gülüyor> Sağ ol. Eline sağlık. Kekliği güzel pişirmişsin. Sen de benim gibi gece yol almaktan hoşlanmıyorsun anlaşılan. Evet. Gece yolculuğunu sevmem. Gündüzün hayırı gecenin şerrinden iyidir derler. İki gün önce konakladığım bir köyde... ...buraları haracak esen bir harami çetesinden söz etmişlerdi. Gece vakti başıma dert almak istemedim. E, ha, ha, haklısın. O çeteyi ben de duydum. Madem sen burada kalacaksın... ...ben de kalayım seninle. Kal tabii. Yarın sabah birlikte gideriz belki. <Gülüyor> Adamın hırultusundan uyuyabilirsem... Iyi. Bayağı yorulmuş anlaşılan Ben de uyumaya çalışayım Şu adamın yanındaki şey zarf değil mi? Mektupmuş Yatarken cebinden düşürmüş olmalı Bakayım üzerinde ne yazıyor Bel sarayı vezirine Allah Allah bu adam kim ki vezire böyle mektup gönderiyor. Pek merak ettim. Hazır adam uyurken açık bir okuyayım şunu. Aman Allah'ım. Bu İbrahim Ethem'in Şehzade Ömer'in el yazısı. Nerede görsem tanırım. Ne yazmış acaba? Ey vezirim. Yolda baskına uğradık. Bütün askerlerim öldü. Beni esir aldılar. Serbest bırakılmam karşılığında yüz bin dinar istiyorlar. Hemen şahsıma ait mallardan istenen miktarı temin eyle. Getirene ver. Sakın ola adamı tutuklayıp beni kurtarmaya çalışma. On gün içinde para ödenmezse beni öldürecekler. Olan biteni valideme haber verme ki üzülmesin. İmza Sultan Ömer bin İbrahim. Aman Allah'ım. Genç sultanımız haramilerin elinde ha. Az önce yiyip içirdiğim bu namussuz da onlardan biri. Ne yapıp edip sultanımı o haramilerin elinden kurtarmam gerekiyor. En iyisi şu rezili uyandırıp bir sorgulayayım. Sultanı nerede esir almışlar, kaç kişilermiş. Ona göre bir plan yaparım. Kalk buraya! Kalk diyorum! Ha? Ne oluyor? Kalk! Neden uyandırdın beni Abdullah? Kalk bre Melun! Seninle konuşacağım! Ne? Ne konuşacaksın? Neden kılıcın elinde? Beni öldürecek misin yoksa? Eğer sorularımı adam gibi cevap vermezsen bir vuruşta kelleni uçuracağım. Ne, ne soracaksın Sultan ki Sultan nerede ne? Sultan mı ne sultanı Yalan Hı... söyleme rezil Askerleri öldürdüğünüzü ben sultanım da Fidye almak için tutsak ettiğinizi biliyorum Onu nerede tutuyorsunuz Ben e, e, Benim böyle bir şeyden haberim yok Abdullah kardeş Anlaşıldı kılıç geliyor Ya Allah ya Bismillah Dur dur, dur vurma Söyleyeceğim Namazlarımızı da eda ettik elhamdülillah. Elhamdülillah. Az daha çölde telef olup gidecektik efendim. Ama gitmedik ey Huzeyfe. Rabbim muhafaza eyledi ve emniyete kavuşturdu. Şimdi de kendi evi olan bir caminin avlusunda gölgelendiriyor bizi. Evet. Bunun için ne kadar hamd etsek yine azdır efendim. Ancak siz açlığa, susuzluğa, sıkıntıya çok dayanıklı bir insansınız. <gülüyor> Bunu bilseydiniz benimle bu yolculuğa çıkmazdınız değil mi? Efendim, inanın şu anda ayakta duracak halim kalmadı. Su da içmesek kaç gündür ağzıma bir lokma yiyecek girmedi. Paramız pulumuz da yok. Valimizle iş bulsak bile çalışamayız. Anlaşıldı. Kalk ya Huzeyfe, şu cami imamından emanet kalem, kağıt ve hokka getir. Ben burada seni bekleyeceğim. Ne yapacaksınız kalem kağıdı? Bir name yazacağım birine. Heh. Buyur İstediklerini getirdim efendim Kağıt kalem bu da hokka Teşekkür ederim Sen şöyle kenarda biraz daha dinle Birine bir şey mi yazacaksın Evet Bismillahirrahmanirrahim Her şeyde her halde Sana güvenilen Rabbim Her şeyi veren sensin Sana her an hamd ve şükreder Seni bir an unutmam aç susuz ve çıplak kaldım ilk üçü benim vazifemdir elbette yaparım son üçüne sen söz verdin senden bekliyorum evet yazdım işte şimdi bu kağıdı al ve dışarı çık Allahu Teala'dan başka kimseden sakın bir şey bekleme ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver peki efendim Hocam neden böyle bir şey yapmamı istedi acaba? Mutlaka bir hikmet olmalı. Bakalım karşıma çık... Ah, i̇şte ilk olarak deve üstünde giden birisine rastladım. Emre uyup kağıdı bu adama vereyim hemen. Ey deve üzerindeki efendi! Bana mı seslendiniz? Evet, sana seslendim. Şu nameyi sana vermek istiyorum. Ver bakalım. Evet. Evet, Dur ey yabancı Deveden iniyorum Çök Çök ey deve Bunu kim yazıp gönderdi bana Şu ilerideki cami avlusunda oturan bir zat Al şu keseyi bunun içinde altmış dinar var Mektubu yazana götür ver Peki Hayret Hiçbir şey anlamadım bu işten Adam mektubu okur okumaz altmış dinar verdi Kim bu adam acaba Şu dükkancı tanır belki kendisini bir sorayım Efendi Şu deve üstündeki adam kimdir tanır mısın hmm, Kim mi hangisi şu deve üstündeki. Ha, bildiğim kadarıyla Hristiyan biridir. Ya Öyle mi? Hmm. Peki teşekkür ederim. Demek parayı veren Hristiyanmış. Bakalım bu işe İbrahim Ethem Hazretleri ne diyecek? Ne yaptın ey Hüzeyfe? Söylediğin gibi yazdığın mektubu karşıma çıkan ilk kişiye verdim. O da bana içinde altmış dinar olan bu keseyi verdi. Kimmiş vereni öğrenebildin mi? Evet soruşturdum. Hristiyan olduğunu söylediler. Mi? O zaman keseye elini sürme. Sahibi şimdi gelir. Gelir mi? Evet. Ha, efendim? işte o adam geldi bile. Bu yazıyı yazan siz misiniz? Evet benim. Çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak olan bir dinde olur dedim. Parayı verdiğim bu zatı takip ederek huzurunuza geldim. Şimdi sana bir sual sormak istiyorum. Sual mı soracaksın? Sorun bakalım. Sen kime tapıyorsun? Yani kimin kulusun? Ben... Hayır. Hayır bu soruyu sormayı yabancı. Ben... Allah Allah... Ne oluyor hocama? Hocam, hocam kendine gel. Ne oldu sana birden? Niye titreyip duruyorsun? Ee, kötü bir şey söylediysem affet beni. Sadece kimin kulu olduğunuzu öğrenmek istemiştim. Ben de onun için titredim ey yabancı. Birden nutkum tutuldu. Neden peki? Neden olacak? Eğer Allahu Teala'nın kuluyum desem benden kulluk haklarını ister. Değilim desem bunu da yapamam. Bu yüzden şaşkınlıktan kendimden geçecek gibi oldum. Ey nur yüzlü insan! Adın ne senin? İbrahim bin Ethem, Hocam olur. Amanım. Demek o muhterem zat sensin ha? Sizi tanıdığıma ne kadar memnun kaldım bilemezsiniz. <gülüyor> ben... ben... Bugünün gelmesini bekledim Niçin yabancı Neden bugünün gelmesini bekledin Eğer Allah için tacını tahtını terk eden O zata rastlarsam Onun dinine gireceğim diye Söz verdim kendi kendime Allahu ekber <gülüyor> Bana Senin dinini anlat Bana İslamiyeti anlat Müslüman olmak istiyorsunuz demek <gülüyor> Evet ...senin dinine girmek istiyorum. Elhamdülillah. O zaman buyurun hep birlikte... ...kelime-i söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah... ...eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulullah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulullah... Eee şehzadem ne dersin? Vezirin senin için istediğimiz fidyeyi verecek mi? Verecektir. Ama bunun için zamana ihtiyaç <gülüyor> vardır. Ne zamanı? Vezirim devletine bağlı biridir. İstediğiniz parayı hazineden vermez. Kendime ait mülkümü satarak verir ancak. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Ben zaman maman anlamam. On gün içinde para geldi geldi. Gelmedi kellen gider sultan hazret. Reis! Ne var cebbar? Adamın biri geldi aramıza katılmak istiyormuş. Kimmiş? Abdullah adında biri uzun boylu güçlü kuvvetli işe yarar birine benziyor. Getir yanıma da konuşayım onunla. Olur reis. Görüyorsun ya sultan hazretleri namımız almış yürümüş duyan çetemize girmek istiyor. Hele seni kaçırdığımız bir duyulsun daha da anlanacağız. <gülüyor> su testisi su yolunda kırılır eşkıya başı. ...senin de sonun kılıçla gelecektir. Hmm, geç bunları sultan geç. Geri bakalım içeri. Reis seninle konuşacak. Ben dışarıdayım reis. Tamam. Hayırlı sabahlar. Ne? Sen... Ne var? Ne, ne oldu? Hiç. Ellerimi bağladınız... ilk bileklerimi acıttı da. <gülüyor> Fidye gelinceye kadar... ...böyle bağlı kalacaksın. Gelelim sana... ...adın Abdullah öyle mi? Evet reis. Hmm. Bize katılmak istiyormuşsun. Daha önce hiç haramilik yaptın mı? Birkaç sefer adam soydum. Birkaç kişiyi de yaraladım. Neden harami olmak istiyorsun? Sizler neden haramilik yapıyorsanız... ...ben de aynı sebepten yapmak istiyorum reis. Açım, parasızım... Tamam, iyisim. tamam anlaşıldı. Reis! Reis çabuk dışarıya gel. var tamam, ne oldu? Hasan, e, vezire mektup yolladığımız adamımız... Yafa ağzında geveleme be adam Ne olmuş hasara e, e, Ölmüş reis ne, ne, ne, ne? Ölmüş mü Evet sen neler söylüyorsun cebbar Cesedini atı getirdi buraya Dışarıya gelsen iyi olur Allah Geliyorum ha, hadi yürü. Nerede hasarın cesedi Mektup üzerinde mi Arayın hemen Abdullah baba yadigar komutanım Senin ne işin var burada Sizi kurtarmaya geldim sultanım Benim bu haydutların elinde olduğumu nasıl öğrendin Vezire mektup götüren adamdan Dün geceyi benimle aynı yerde geçirdi. Tesadüfen üzerinde taşıdığı mektubu okudum ve adamı sorguladım. Sonra da... Adamı sen mi öldürdün? Evet sultanım. Aslında bağlayacaktım ama üzerime saldırınca öldürmek zorunda kaldım. İyi yapmışsın. Bu elikanlı haramiler en iyi on askerimi öldürdüler. Biliyorum sultanım. Vezirinize yazdığınız mektupta okudum. Tek başına bunca haramiyle baş edebilecek misin? Eğer tahminlerim tutarsa çok kolay olacak sultanım. Vezire yolladığımız mektubu Hasan'ın üzerinde bulamadık reis. Nasıl bulamadınız? Öldürdükten sonra almışlar mı yani? Almışlar. E bu eksikti. Hasan'ı kimler öldürdüyse mutlaka mektubu da onlar almıştır. Kimlerin öldürdüğünü bilemiyoruz ki reis. Hmm. Mutlaka El Sakan'ın bedevileridir. Bu çevredeki tek harami bizler değiliz ya. Peki şimdi ne yapacağız? O namussuz bedeviler mektubu okudularsa saraya götürüp... ...sultanı kendileri kaçırmış gibi vezirden yüz bin lira alabilirler ha... Hiçbir şey alamazlar. Ben malımı kimseye kaptırmam. Sultanı ben kaçıracağım, fidyeyi o çöl bedevileri alacak öyle mi? Yağma yok. Vezir bizim kaçırdığımızı nereden bilecek ki? Mektubu götürenlerin kaçırdığını sanıp onlara verir fidyeyi. Eğer o bedevileri saraya gitmeden önce yakalayamazsak... ...paralar elimizden kuş gibi uçar reis. O zaman hemen adamları al, onları aramaya koyul. Bulmadan da geri gelme. Adamların hepsini mi alayım? Hepsini! Ben burada sultanla kalır ona göz kulak olurum. Çabuk ol Cebbar! Bedevileri bulamazsak yüz bin dinar havaya uçar. Tamam reis! Herkes atlarabilsin! Hasan'ı öldüren çöl bedevilerinin peşine düşüyoruz! Çabuk olun! Gidiyoruz! Gidiyoruz! Mektubu bulmadan geri dönmeyin cebbar Tamam reis merak etme İşte tahminlerim tuttu efendim Bütün çete hayali haramilerin peşine düştü Benim de istediğim buydu Burada bir tek reisleri kaldı Onun hakkından tek başına gelebilecek misin? Eh, eskisi kadar değil ama evvel Allah yine de elim kılıç tutuyor Reis buraya gelmeden ellerimi çöz hemen Hemen efendim şimdi kılıcımla keserim eh, İşte kestin. Teşekkür ederim Artık serbestsiniz Sağ ol allah Teala razı olsun senden Cümlemizden Evet, gelelim sana Sultan Haz. Aa, ama senin ellerin niye serbest? Sultanın ellerini sen mi çözdün Abdullah? Evet reis, sultanımın ellerini ben çözdüm. Vay, demek sen bir haindin ha? Hayır, ben ben Sultanının emrinde görevli bir askerim. Buraya sultanımı kurtarmaya geldim. Vay vay vay. Peki sultanın burada olduğunu kimden öğrendin? Vezire mektup yolladığın adamından öğrenmiş. Demek Hasan'ı öldüren sendin ha? Çöl bedevileri değil. Ah şunu bileydin canilerin başı. Şimdi <gülüyor> seni de öldüreceğim. Çek hadi kılıcını. Madem istedin çektim işte. Dur Abdullah bu namussuz çete başını bana bırak. Aman efendim. Bu bir emirdir ey Abdullah. O alçak herif sarayımın en iyi askerlerini uykudayken öldürttü. Onların kanlarını yerde bırakmayacağım. Kılıcını bana ver. Emredersiniz sultanım buyurun Gel bakalım ha Rami başı Eli kolu bağlı insanların karşısında Aslan kesiliyordun ha Şimdi ne yapacaksın pek merak ediyorum Yanında adamların da yok <gülüyor> Ne yapacağımı şimdi görürsün sultan Al bakalım dikkat edin sultanım <gülüyor> <gülüyor> Önce sultanının sonra da seni geberteceğim Abdullah Efendi <gülüyor> Hamleyi karşılayın sultanım Merak etme Abdullah Şehzadeyken of. en iyi kılıç ustalarından ders aldığımı unuttun galiba Madem öyle <gülüyor> uzatmayın da geber şu köpeği efendimiz ah. İstediğim bu olsun ey baba dostu Al bakalım eli kanlı katil Bu masum askerlerimi öldürttüğün için ah. Ah. Bu beni tutsak ettiğin için ah. Bu da bugüne kadar soyduğun ve öldürdüğün insanlar için ah. Geber köpek ah. Ah. Ah. İşte geberdi namussuz Elinize sağlık sultanım. Kılıcınızın hakkını verdiniz. Şimdi beni ömeyi bırak da reisin adamları gelmeden... ...hemen uzaklaşalım buradan. Eğer gelirlerse hepsiyle baş etmemiz çok zor olur. Haklısınız sultanım. Dışarıda benim atımla reisin atı duruyor. Onlara binip gidelim. Şehzade Ömer... ...Abdullah vasıtasıyla haramilerin elinden kurtulurken... ...İbrahim Ethem Hazretleri de... Yanında talebelerinden Huzeyfe-i olduğu halde hac yoluna devam ediyordu. Vakit akşam olduğundan yolları üzerinde rastladıkları bir camide gecelemeye karar verdiler. Vakit bir hayli ilerledi efendim. Bu geceyi nerede geçireceğiz? Yatsıyı kıldığımız bu mescitte kalalım ya Huzeyfe. Şurada bir dış odacık var. Sen orada kal, ben de mescidin içine girip orada kalayım. Mescit geniş... Gece soğuk olabilir Hasırlar var onlara sarılıp bir kenarda idare ederim Hadi şimdi sen geç odaya Peki efendim Ben de abdestimi tazeleyip mescide gireyim Hayırlı geceler Hayırlı geceler efendim Mescitte kalmak için burası münasip Şöyle bir kenara pusunurum Şu kenarda dikili hasırı üzerime çekersem soğuktan korur beni Arkadaşım Huzeyfe'ye belli etmemeye çalışıyorum ama Bağdat'tan ayrıldıktan beri kalbim kapandı. Sanki içimi zulmet kapladı. Ne kuşların zikirlerini duyabiliyor, ne meleklerin zikrini işitebiliyorum. Ne de ibadetlerden bir tat alabiliyorum. Sanki üzerime musibetler yağıyor. Bu ne haldir ya Rabbi? Bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarıma tövbe ettim. Pişman oldum. Bir daha yapmamaya karar verdim ya Rabbi. Bu zulmetli hali üzerimden kaldır Allah'ım. Kapı açıldı ne? Evet, içeri birileri giriyor. Evet, beyazlara bürünmüş aynı kıyafette dervişler. Mescidin içi birden aydınlandı sanki. ...hepsini görebiliyorum. Namaz mı kılacaklar acaba? Beni görmeseler bari... ...şöyle hasırı biraz daha üzerime çekip... ...kenardan bakayım ne yapacaklarına. <gülüyor> Eyvah! Benim bulunduğum yere doğru yaklaşıyorlar. Öndeki yaşlı derviş... ...genç olanına bir şeyler diyecek galiba. Önce her zaman olduğu gibi... ...ikişer rekat mescit namazı kılacağız... Sonra diğer ibadetlerimize geçeceğiz. Peki efendim. Bu gece burada bizden olmayan biri daha var. Farkında mısın? Evet, farkındayız efendim. Eyvah, benden bahsediyorlar. Hasırı biraz daha üzerime çekeyim şöyle. Kırklar olmasın sakın bunlar. Peki, nasıl anladın yabancının olduğunu? Etrafa yayılan şu güzel kokudan efendim. Her gece yoktu bu koku. Peki sence kim olabilir bu kişi? İbrahim Etem. Yani ben Sultanı İbrahim Etem mi? Hayır, Gönül Sultanı İbrahim Etem. Gönül Sultanı İbrahim Etem. Demek Gönül Sultanı İbrahim Etem. Öyle olsun. Peki sence nasıl biridir bu? Allahü Teala'nın sevgili bir kuludur efendim. Öyle dersin de... ...kırk gündür ibadetlerine sevap verilmiyor. Yaptığı ibadetlerden bir tat almıyor. Buna ne dersin peki? Evet doğru. Doğru söylüyorsunuz. İbadetlerimden kırk gündür tat alamıyorum. İşte... ...kendisi de tasdik etti. Buna ne cevap vereceksiniz? Efendim... ...Bağdat'ta yaptığı bir alışverişte... ...farkında olmadan başkasına ait bir hurma yedi. Bu yüzden oldu. ...bunun için kendisine zulmet bastı. Farkında olmadan ha... ...kimin hurmasını yemişim? Söyleyeyim... ...sen Bağdat'tan ayrılmadan önce hurmacıdan hurma satın almıştın. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü... ...ve sen o hurmayı kendinin sanarak... ...aldığın hurmaların içine koydun. Onu yediğin için bu musibet başına geldi. Kırk gündür ibadetlerinden tat alamaz oldu. Evet... ...kırk gün oldu zaten Bağdat'tan ayrılalı. Helal kazanmak her Müslümana farzdır... Bir kimse hiç haram karıştırmadan... ...kırk gün helal yerse... Allahü Teala... ...onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine... ...nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini... ...kalbinden giderir. Demek benim kırk gündür kalbimin... ...kapalı kalması bu yüzdenmiş. Evet ey İbrahim. Her şey zıttı ile kaimdir. Helal yersen... ...açılır, haram yersen... ...kapanır. Efendim... İbrahim etam bunu bilerek yapmadı ki. He. Kendisine soralım bakalım o ne diyecek? Ne dersin ey İbrahim Etem? Diyeceğim Allahu Teala sizlerden razı olsun. Sabah namazını kılar kılmaz geri Bağdat'a döneceğim. 40 gündür buraya kadar gelmek için uğraştın. Şimdi tekrar geri mi döneceksin? Elbette. Nasıl gelmişsem öyle giderim Bağdat'a. O hurmacıyı bulur helallik isterim yoksa bu azap beni mezarda da rahat bırakmaz. 40 günlük yorucu bir yolculuktan sonra tekrar Bağdat'a dönen İbrahim etem Hazretleri alışveriş yaptığı kimseyi bulmaya giderken o civarda kendinden geçmiş halde bir sarhoş arasını. Ah yazık. Kimse ilgilenmiyor galiba. Zavallı hendeyin içine düşmüş çamurlara bulanmış. Böyle kalırsa telef olup ölebilir. Burak zevk olur ben de kimse çekil boş. Gel zorluk çıkartma. Seni bu çamurların içinden çıkartmak istiyorum. Burak be, burak oğl. Ne be. <gülüyor> Bırak o serseri derviş baba sana göre biri değil o Yazık ama kim bilir belki de bir ailesi çocukları vardır Belki de şimdi evine gelmesi için yolunu bekliyorlardır Evet dediğin gibi çocukları ailesi var ama onları o garipleri düşünen kim? Vah zavallı ey efendi senden rica etsem bana biraz su getirir misin? Su mu? Sarhoş'un yüzünü gözünü mü yıkayacaksın? Evet mümkünse rica ediyorum bu sarhoş işin değil de senin hatırın için getireceğim derviş baba Teşekkür ederim Zahmet olacak size Ya bırak beni diyorum sana ya bırak beni Anlıyorum anlıyorum da Vicdanım el vermiyor bırakmaya Hadi, hadi biraz daha gayret edersen... ...rahata kavuşacaksın. Allah Allah, kimse bakmıyor adam, Ben çok fena biriyim, tamam mı? Bak, benim çocuklarım var, ailem var. Ben çok fena biriyim, tamam mı? Aslında fena biri değilsin. Şeytana ve nefsine uyduğun için... ...bu hale gelmişsin. Şimdi şu düz taşın üzerinde otur bakayım. Ol, ha, oturayım. Ha, ne yapacaksın man? Üzerindeki çamurları temizleyeceğim. Sonra çamurlara bulanmış yüzünü gözünü yıkayacağım. allah Teala zikredecek bu ağız içkiye bulaşmış, çamurlara düşmüş. Temizlenmesi lazım. Ben, ben çok sen, sen çok çok iyiyim. Yorma kendini kardeşim. Şöyle biraz daha geri çekilerek arkana yaslanırsan daha da rahat edeceksin. Ben de daha iyi temizlerim yüzünü, gözünü. İşte derviş baba, istediğin suyu getirdim. Ben tasla dökeyim, sen de yıka. Hay Allah razı olsun kardeşim. Ne iyi edersin, dök hadi. Çok zor bu ya. O yüzden, sen. Hanjo iyi. Uyudu Derviş Baba. İyi uyusun. Ben de bitirdim işimi. Ayıkıncaya kadar yatsın. İnşallah bu içki hastalığını bırakır da ailesine, kendisine sahip olur. Ya Rabbi, benim gücüm buna yetti. Dışını ben temizledim, içini, kalbini de sana havale ediyorum. Onu da sen temizle Allah'ım. Kimsin sen Derviş Baba? Buraların yabancısısın galiba. Evet, yabancı sayılırım. Buralarda hurma satan biri vardı. Onu arıyorum da. He, şu bizim hurmacı. Hemen şu ileride dükkanı. Ah, işte o da buraya geliyor. Selamun aleyküm. Şu bizim Ayyaş Cünnab değil mi? Oh oh ağacın gölgesine uzanmış Yüzü gözü üstü başı temizlenmiş Bir cariyesi eksik kalmış Onu da ben alayım bari Aman Rabbi, Şu bizim Ayyaş'ın yanında duran İbrahim Ethem hazretleri değil mi? Ey İbrahim Ethem Ya Süheyb ben de seni görmek istiyordum Beni mi görmek istiyordun? Sen üç ay önce hacca gitmek için Bağdat'tan ayrılmamış mıydın? Evet ayrılmıştım ama seni görmek için yoldan geri döndüm. Beni görmek için mi? <gülüyor> latife yapıyor olmalısın ey İbrahim Ethem. İnsan birine latife yapmak için kırk günlük yoldan geri döner mi hiç? Ne bileyim efendim senin için deyince birden şaşırdım işte. Ya Sühey gel senin dükkana doğru hem yürüyelim hem de niçin seni görmek istediğimi anlatayım. Çok merak ettim efendim şimdi de söyleyebilirsin Etrafta insanlar çoğalmaya başladı Bu mevzuyu kendi aramızda konuşmak istiyorum Nasıl isterseniz efendim Buyurun gidelim Neredeyim ben? Oh maşallah seninki ayıldı Neredeyim ben? Görmüyor musun nerede olduğunu ağacın gölgesindesin Üstün başın temizlenmiş, yüzün yıkanmış. Hala soruyor musun nerede olduğunu? Ee, kim yaptı, kim yardım etti bana? Kim olacak, bu zat yaptı. İbrahim bin Etem Hazretleri. Ne? İbrahim Etem mi yardım etti bana? Hadi geçmiş olsun kardeşim. Bak ne güzel, kendine geldin işte. Şamurlu çukura düşmüştüm. Demek siz çıkardınız beni oradan... İnşallah bir daha içmezsin Ona harcayacağını ailene çocuklarına harcarsın Bin kere tövbe Bir daha ağzıma sürmeyeceğim o zıkkı İnşallah kardeşim hadi tekrar geçmiş olsun Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Yürüyelim ya Süheyb Hem yürüyelim hem konuşalım Efendim bilmem hatırlar mısınız Buradan ayrılmadan önce sizinle bir alışveriş yapmıştık Evet, hatırladım. Hurma almıştınız ben. İşte o alışveriş sırasında senin hurma sepetinden yere düşen bir hurmayı... ...ben kendi satın aldığım hurmaların arasına karıştırmışım. Ee, olabilir tabii, insanlık hali. Ama Ey Sühey, onun parasını sana vermediğim gibi... ...onunla ilgili bir helallık da almadım senden. Ee, bir meder olmuş bir şey canım. Sen benimle asıl ne konuşacaksan onu söyle. Sadece bunu konuşacaktım seninle Ey Sühey. Ne? Sen şimdi bir hurma tanesi için mi... ...kırk günlük yoldan geri döndün... ...bunun için mi helallik istiyorsun benden? Evet kardeşim... ...o bir hurmanın parasını sana ödememişim... ...parası ne kadarsa onu al ve hakkını helal et... Bana. Allah Allah Allah Allah... ...helal olsun... ...bin kere helal olsun... ...ama neticede bir hurma tanesi işte... ...hem de farkında olmadan aldığın bir hurma tanesi... Seni anlayamıyorum ey İbrahim Ey Süheyb ben de seni anlayamıyorum Allahu Teala kul hakkıyla karşıma çıkmayın demiyor mu? Sana parasını ödemediğim o bir hurma senin hakkın değil mi? İyi de ben o hurmayı senin aldığını bilmiyordum ki Ama Rabbim biliyor ve görüyordur Onun kiramen katibi ismindeki melekleri Bunu en ince ayrıntısına kadar yazmıştı Demek kırk gün gittin 40 günde geri geldin ...sırf bu hurmayı helalleşmek için... ...evet mi? ey Suhaid. ...helal ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum... ...şu anda kalbimin üzerinde... ...perdelerin kalktığını... ...üzerime çöken zulmetin zail olduğunu görüyorum... ...az evvel... ...çok şaşırmıştım yaptıklarına... ...ama şimdi çok korkmaya başladım ey İbrahim... ...değil bilmeyerek yaptıklarımız... ...nice bilerek işlediğimiz... ...kul hakları var üzerimizde... ...nasıl ödeyeceğiz onları... Bahşer'de hangi yüzle Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağız? Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı bağışla. Bizleri ihsan gölgenizde gölgelendir. Bizim kimde hakkımız varsa helal ettik. Başkalarının da üzerimizde olan haklarını helal etmesi için onlara yumuşaklık ver. Kul haklarını ödememiz için bize yardım eyle Allah. Im. Amin. ...benim misafirim ol efendi. Çok isterdim Eysu Heyb ama... ...Hicaz'a hareket etmek üzere olan bir kervan var. Müsaadenizle ona katılmak istiyorum. Madem öyle peki... ...yolun açık olsun. Selametle git. Allah ısmarladık. İbrahim Ethem Hazretleri... ...Bağdat'tan tekrar hacca gitmek üzere... ...yola çıkarken... ...oğlu Şehzade Ömer de... Haramilerin elinden kurtulduktan sonra aynı amaç için hacca gitmek üzere yoluna devam etmek istiyordu. Bu kadar uzaklaştığımız yeter Ey Abdullah. Haramiler çok gerilerde kaldı. Zaten reislerinin cesedini görünce peşimize takılmaktan da korkarlar. Haklısınız Sultanım. Şu pınar başında biraz mola verip... ...sonra Belhe birlikte döneriz. Ben Belhe gitmiyorum ki. Gitmiyor musunuz? Peki ya nereye gideceksiniz? Hacca niyetlenmiştim. Babam İbrahim'i etemi de bulurum belki orada. Ama bildiğin gibi pusuya düşürülünce böyle oldu. O halde ben de Mekke'ye kadar size refakat edeyim sultanım. Hayır. Benimle gelmene gerek yok ey Abdullah. Ben Mekke'ye tek başıma gidebilirim. Ama sultanım... Hayır. Bir defa senin mutlaka Belş şehrine dönmen lazım... Zira benim haramiler tarafından kaçırıldığım çoktan Belhe ulaşmıştır. Annemin gözyaşı dökmesini istemiyorum. Ayrıca devletimizin de başsız kaldığı sanılmasın. Düşmanlarımız fırsattan istifade ederek ülkemize saldırabilir. Bu yüzden Belhe git ve benim iyi olduğumu herkese söyle. Peki efendim haklısınız. Şimdi sen beni bırak da kendinden söz et biraz. Seni babamı bulmak için görevlendirmiştim. Seninle giden askerler döndü ama sen dönmedin. Sebebi neydi? Çok uzun hikaye sultanım. İstersen ilk yol ayrımına kadar olup biteni baştan itibaren anlatayım. Çok iyi olur. Ben de bunu bekliyorum senden. Abdullah Şehzade'ye babası İbrahim etem Hazretlerini anlattıkça... ...şehzadenin babasına olan özlem ve sevgisi duruk noktasına tırmanıyordu. Bir an önce onu bulmak, yılların biriken hasretini bir anda gidermek istiyordu. İbrahim etem Hazretlerine gelince onun arzuladığı ve özlem duyduğu şey yalnız Allahü Teala'nın rızasını kazanmaktı. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra İbrahim etem Hazretlerinin bulunduğu kervan Mekke topraklarına ulaşmıştı. Ya Et Mekke şehri sınırları içine girdik. Az bir zaman sonra Kabe-i Şerifi görmekle şerefineceğiz. ...Kabe'yi ilk görme sırasında yapılan dualar kabul olur. Bizler de bu fırsatı değerlendirip... ...uyanık bir kalple dua etmemiz lazımdır. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Geride sizden başka kafile var mı? Vardır elbet ama biz bilmiyoruz. Neden sordun? O zaman bu demektir ki sizin kafilede. Kim bizim kafilede? İbrahim Etem Hazretleri. Evet... Çünkü Mekke alimleri ve evliyaları onun pek yakında olduğunu söyleyip karşılamaya çıktılar Onlar da size doğru yaklaşıyorlar Demek içimizde böyle mübarek bir zat var da haberimiz yok ha Yazıklar olsun bize yazıklar olsun bize O halde ne duruyoruz onu bulup elini öpeyim Hayır duasını alalım hemen Bırakın şu adamı canım Amma da büyüttünüz yaptıklarını Elini öpüp hayır duasını alsanız ne olacak Almasanız ne olacak <gülüyor> Kim o terbiyesiz İşte şu adam Sen İbrahim etem gibi bir Allah dostu için nasıl böyle konuşabilirsin Konuşurum çünkü İbrahim etem dediğiniz zatı çok iyi tanıyorum İşte sizin dediğiniz gibi biri değil o Vay terbiyesiz herif Sen öyle büyük bir zat için nasıl böyle konuşabilirsin Al bakalım sana Ellerin dert görmesin arkadaş Bir de benim için vur Al. Bu da kervancı başı için <gülüyor> Mırıldanıp durma O mübarek zat için böyle söylemekle asıl sen kötü bir olduğunu gösterdin Evet doğru Ben de aynı şeyi söylüyorum Bir daha o gönül sultanı için ileri geri konuşma Bu sefer iki tokatla kurtulamazsın bilmiş ol Bırak şu kendini bilmezlik hervancı başı Gel biz de o muhterem zatı arayalım Ey İbrahim Sen ne kadar ahmak ve cüretkar birisin Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arzu ediyordun? İşte hak ettiğin karşılığı gördün. Sen kim oluyorsun da bu mukaddes beldelerin alimleriyle kendini bir tutmaya cesaret ediyorsun? Ama tokatları yemekle asıl layık olana kavuşmuş oldun böylece. Ya Rabbi, bu mübarek beldede babamı bulmamda bana yardım eyle. ...onu bulmadan asla Beh şehrine dönmeyeceğim. İnşallah babam da razı gelirse... ...birlikte döneriz memleketimize. Selamun aleyküm ey hacı. Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim. İbrahim Etem adında bir zatı ararım. Tanır mısın? Kendisi eski Beh sultanı olurmuş. Namını duydum ama... Kendisini görmekle şereflenemedim henüz. Sizce nerede bulabilirim kendisini? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Medreselerde, camilerde, Mekke pazarlarında olabilir. Ama en iyisi belirli zamanlarda düzenli olarak gittiği Mekke pazarlarında bulabilirsin. Ne yapıyor ki pazarlarda? Mahişetini temin etmek için odun satıyormuş, yük taşıyormuş, hatta elde ettiği kazançla fakir ve muhtaçlara, okuyan talebelere yardım bile ettiği söyleniyor. Dedim ya, o mübarek zatı bu zamana kadar görmek nasip olmadı bir türlü. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Allah ısmarladık. Selametle delikanlı. Demek Mekke şehrinin en işlek pazarı burası. Bir de burada soruşturayım bakalım. Babam İbrahim etemin ...bugün pazara gelip odun satabileceği söylenmişti. Bir de şu alışveriş yapan... ...iri yarı adama sorayım. Ya Hacı! Ya Hacı! Bana mı seslendiniz? Evet. Bir şey soracaktım. Aman Allah, ım. Ne kadar da benziyor. Hocam bana bir oğlu olduğundan hiç bahsetmedi. Eğer olduğunu bilsem... Mutlaka o derdim Duymadı beni galiba ee, eh, En iyisi şu, şu karşı köşede durana sorayım O buranın yerli esnafına benziyor Belki o daha iyi bilir Ama kim olursa olsun içim kaynadı bu gence Siması hocama ne kadar da benziyor Sırf bunun için Onu evme davet edeceğim Bir sıkıntısı varsa gidereceğim Hemen yetişip sesleneyim kendisine Hey delikanlı Delikanlı evet, Bana bir şey soracaktın galiba Kusuruma bakma kafam biraz dalgındı da Buyur ne soracaktın Bir zatı arıyorum da hmm. Ama şu esnafa da sorabilirim Hayır hayır bana sor Ama sen sormadan önce içimden geçen bir şeyi bildirmek istiyorum sana ey genç Nedir içinden geçen Seni evime davet ediyorum Eğer kalacak yerin yoksa evimde kalabilirsin Sana ikramda bulunmak Bir sıkıntın varsa gidermek istiyorum Allah Allah. Neden peki? Seninle daha önce hiç görüşmedim ki. Bir dostluğumuz da yok. Evet, seninle ilk karşılaşıyorum. Peki bu davranışın sebebi nedir? Çünkü, çünkü sen hocama çok benziyorsun da ondan. Hocana mı? Hocan kim senin? Hocam İbrahim Etem Hazretti. Ne? İbrahim Etem mi? Ya Rabbi, ya Rabbi bana bir şeyler oluyor. <gülüyor> Aman Allah'ım, genç bayıldı birden yere düştü. Eyvah. Durun, Çekilin. Ben ilgilenirim onunla. Yakın mı olur? Hey genç, hey kendine gel, kendine gel. Bu gençle hocamın arasında muhakkak çok yakın bir bağ var. Ayıl, ayıl, hadi delikanlı, ayıl. Eyvah. Sen. Sen onu tanıyorsun İbrahim bin Etem hazretlerini tanıyorsun ha? Hocamdır dedim ya Peki sen nesi oluyordun onun Oğluyum İbrahim Etem benim pederim olur Ne Oğlumusun Anlamıştım bunu Evet anlamıştım Ey Ümeyiz Hem yürüyelim hem de anlat Nasıl oldu babamla tanışmanız? Peki ya Ömer. Ben mübarek babanı tanımadan önce ayrı bir dünyanın insanıydım. Benden olağan dışı haller zuhur ederdi. Mesela havada uçarcasına parendeler atar... ...normal insanların kaldıramayacağı ağırlıkları kaldırırdım. Kimse benim sırtımı yere getiremezdi. Sarı hastalarına bir elimi sürmekle iyi ederdim. Uzak mesafelerin normal insanın gitmesinden daha kısa zamanda giderdim. Her yanda ismim duyulmuş, namım bilmediğim yerlere ulaşmıştı. Ee. İşte böyle şöhret olduğum bir zamanda mübarek babanıza beni anlatmışlar. Şöyle şöyle bir genç var diye. Olmadık şeyler yapıyor, olmayacak işler başarıyor diye. Bu hali rahmani midir yoksa şeytani mi bilemiyoruz. Bir de siz görseniz de bu gencin nasıl biri olduğunu haber verseniz diye talepte bulunurlar. Kimseyi kırmayan o mübarek insan duruyordum bir gün çıka geldi. Tabii benim hangi maksatla babanızın geldiğinden haberim yok. Ey Ümeys, senin adını çok duydum. Seni tanıyanlar çok methettiler bana. Olağanüstü haller görülüyormuş sende. İnsanları cezbedip etrafında topluyormuşsun. Ben toplamıyorum efendim. Kendileri geliyorlar bana. Peki neler yapıyorsun Eyümeys? Ey yani ibadet olarak, Allah'a kulluk olarak hangi amelleri işliyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Bu bana gayipten verilmiş bir sır. Hastalara okuyunca iyileşiyorlar. Sarı hastalarının vücutlarını sıvazlayınca hastalıkları geçiyor. Peki yemeni içmeni nasıl temin ediyorsun? Bayağı ediyorum işte. Yemek olsun da nereden gelirse gelsin. Rızkı veren Allah'tır. Ya demek harama helale pek dikkat etmiyorsun. Dedim ya gerek yok bunlara. Çünkü bu bana gayipten verilmiş ilahi bir sırdır. Ve ben de bunu insanların yararına kullanıyorum. Tabii bal tutan parmağını yalar demişler. Hmm, evet. Sen de bana anlatılanlardan daha çok şey gördüm ey Ümeysin. Eğer kabul edersen seni kendi kaldığım fakirhaneme davet etmek istiyorum. Kabul eder misin? Ederim tabi. Neticede sen meşhur birisin. Senin sayende insanlar beni iyi tanımış olurlar. Mübarek hocamızın bulunduğu yere varmamıza da bir şey kalmadı. Sıkıldıysan anlatmayın. Anlat anlat. Aksine çok ilgimi çekti. Peki iyi. Dediğim gibi. ''Hocam İbrahim Etem Hazretleri beni alıp son derece sade olan evine götürdü. Bana izzet ve iltifatlar da bulundu. Kendi eliyle kazandığı yiyeceklerden yemek pişirdi ve bana ikram etti.'' ''Buyur ye ey Ümeys. Kendi kazancımdı ve hiç haram karışmamıştır. Ancak yemek yemeye başlamadan önce ellerini yıka. Sofraya otururken sağ ayağını dikip sol dizin üzerine otur.'' Yemeye besmeleyle başla ve rızkı Allah'tan bil. Hadi buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Peki efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Lokmaları çiğneyip yuttuktan sonra da elhamdülillah diyeceksin. Hı hı. Elhamdülillah. Öp. Bana öp. bana bir şeyler oluyor. Ne vardı bu yemeğin içinde? Yemeğin içinde temizlik vardı ey Ümeys. Yediğin helal lokmalardı. Üzerimdeki bütün hallerin kaybolduğunu hissediyorum. Sanki bende bulunan üstün kuvvetler bir anda kayboldu. Elhamdülillah Rabbime hamdolsun. Ne yaptın bana söyler misin? Neden bendeki haller bir anda kayboldu? Ben sadece yediğim ve kendi kazancımdan olan helal yiyeceklerden ikram ettim... Hallerindeki bu değişiklikler şu anda yediğin yiyeceklerdendir. Hayır. Başka bir şey yaptın ki böyle oldu. Daha açık söyleyeyim o zaman. Sen kendi başınayken yediğine içtiğine dikkat etmiyor, helal mi haram mı olduğunu düşünmüyordun. Ayrıca yemek yerken besmele de çekmiyordun. Bu şartlarda midene şeytan cinlerden biri girmişti. Sendeki bu hallerin hepsini o yapıyordu. Neler diyorsun sen? Peki şimdi ne oldu da değişti? Şimdi olan sana helal yiyecekler verdim. Besmele ile yemeye başlattım seni. Bu şartlarda midene giren o şeytan orada tutunamadı. Vücudunu terk etti. Terk edince de normale tabi haline döndün. Demek... ...bendeki bütün halleri şeytan yapıyormuş öyle mi? Maalesef evladım... ...yediğin yiyecekleri ve içecekleri nasıl aldığına dikkat ettim. Sen ne yazık ki bunları helal yollardan almıyordun. Ayrıca alışveriş ilmini de bilmediğini... ...ve bu sebeple dinimize uygun alışveriş yapmadığın için... ...yiyeceklerinin şüpheli ve uygun olmadığını da gördüm. Aman Allah'ım... ...şimdi ne yapacağım ben? Yapman gerekeni yapacaksın... Yani kulluk nasıl yapılması gerekiyorsa öylece hareket edip Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya bakacaksın. O zaman bana yardım et efendim. Senin taleben olmak istiyorum. Estağfurullah. Ben talebe yetiştirecek kadar ehil birisi değil evladım. Ama bilenlerden sorar, öğrenir, öğrendiklerimizi de sana anlatırız. Verin elinizi öpeyim hocam. Ha, i̇şte böylece mübarek federnizin talebesi oldum. ...ve elhamdülillah... ...o gün bugündür talebesiyim. İşte... ...neredeyse hocamızın bulunduğu yere geldik. Orada mıdır? Mutlaka oradadır. Bakalım seni görünce ne yapacak? Şey... ...çok heyecanlıyım ey Ümeys. Bu halimle karşısına çıkmayayım. Belki de beni kabul etmez. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Önce onu tanımaya çalışacağım. Yakınına kadar sokulup her hareketini... ...her davranışını takip edeceğim. Peki... ...seni tanımaz mı? Tanıyacağını sanmıyorum. Zira beni en son gördüğünde iki yaşındaydım. Madem öyle, onun bulunduğu yere götüreyim seni. Sen de fazla yaklaşmadan gör. Onu. İşte, işte baban ileride odun satıyor, ey Ömer. Hani nerede? İşte şu karşıda duvarın dibinde duran sakallı dermiş. Önünde odun küfeleri var görmüyor musun? O odunları Mekke dışından... ...sırtıyla taşıyor oraya. Kazandığı parayı eksterya... ...fakir talebelere veriyor. Ya babacığım... ...nasıl da kanter içinde kalmış. Koca Bey sultanı... ...nasıl da bu hale gelmiş inanamıyorum. Onu bu halde gören... ...hiç kimse eskiden bir sultanmış demez. Sakalları kırılırmış. Ama simasındaki... ...nurani hal... Ne kadar cezbediyor insanı. Ah babacığım. Ah seni bir anlayabilsem. Odunlar, ya Ümeys. Daha fazla dayanamayacağım. Gidip pederimden bütün Odunlar. odunları satın alacağım. Onu böyle görmeye içim dayanmıyor. Ya seni tanırsa ya bir tatsızlık olursa. Ne olursa olsun. Onu bu halde gördükten sonra kendimi daha fazla gizleyemem. İçim kaynıyor Ağlamak istiyorum ya Ümeyiz Haykırmak istiyorum Kendini sıkma evine, Ömer ne geliyorsa Öyle de. Ne yaparsan yapar Hadi Hadi git onun yanına Oduncu Oduncu Selamun Aleyküm Ve Aleyküm selam delikanlı Odun mu alacaktın? Evet. Hepsini alacağım. Ha? Hepsini alacağım dedin değil mi? Evet efendim. Hepsini almak istiyorum. Tabii vereyim. Aman Allahım. Aman ya Rabbi. Ne oldu? Neden bana dikkatle bakıyorsun? Ha. Ben. Belh'ten ayrılırken... ...orada süt emme çağında... ...bir çocuğum kalmıştı. Sen neresin evlat? Ben... ...ben Belh'liyim. Horasan'ın şehrin şehrindedim efendim. Orada kimlerdensin? Tacın tahtın Horasan'da. Malım hülkü koyup anda. Bilmem kaç yıl gelip burada... Odun çeken babacığım Sırtta odun soluk soluk Terin akar oluk oluk Bir ip hırka bir de sarık Yalın ayak babacığım Ben bildim ki ana ağlar Sular gibi durmaz çağlar Öyle bir od ciğer dağlar Kor ateşle babacığım Tenhalarda obalarda Kerpiç evde saraylarda Gece gündüz dört bir yanda Seni sordum babacığım bana dar geldi saraylar. Böyle geçti yıllar, aylar. Şehzadeniz durmaz ağlar. Hasret dolu babacığım. Oğlum. Ömer'im. Baba. Babacığım. Oğlum. Söyle ya Ömer. Hangi dindensin? Elhamdülillah İslam dinindenim efendim. Ne güzel, ne güzel. Peki Kur'an-ı Kerim okumasını da biliyor musun? Elhamdülillah biliyorum babacığım. İlim de tahsil ettin mi bari? Ettim babacığım. Rabbime hamd olsun. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu müthiş anı Ümeys ve çevredeki insanlar baba. tablolar halinde gönüllerine nakşederken zaman ve zemin baba. durmuştu sanki. Oğlum. Sanki Ömerim. yerle gök arasında baba. iki kalbin baba. atışlarından başka baba bir şey ]ciğim. duyulmaz olmuştu. İnsanlar inanılmaz bir duygu seli içinde babayla oğulun hıçkırıklarına koru halinde baba eşlik ]ciğim. ediyordu. İşte tam bu sırada Sadece İbrahim Etem Hazretlerinin duyacağı bir ses kapladı kainatı. Ya İbrahim. Allahü Teala'yı sevdiğini iddia ediyordum. Oysa şimdi başkalarını da sevdiğin anlaşılıyor. Dostluğa ortak katılır mı? Bir kalbe iki sevgi birden sığar mı? Bu sesi duyan gönüller sultanı İbrahim Etem Hazretleri iki elini alaya kaldırarak gözyaşları içinde feryada başladı. İmdatıma <Gülüyor> yetiş ya Rabbi, İmdatıma yetiş ya Rabbi, İmdatıma yetiş ya Rabbi. Allah Allah, ne oldu hocama birden? O, o oğlu Ömer'i bırakıp dua etmeye başladı. Hocam, hocam ne oldu size birden? Neden ağlayarak imdat istiyorsun? Ya Ümeyiş, ya Ümeys. Olanları bir bilsen, başıma gelenleri bir anlasan. Ne oldu hocam, neyiniz var? Oğlumu bağırma basınca sevgisi, kalbimde kaynadı. Ama Rabbim bana serzenişte bulundu. Oğluma muhabbet etmem, gayretullah'a dokundu. Ben imdad istemeyeyim de kim istesin eğmeyeyim. Hocam, hocam şöyle oturun. Yere düşeceksiniz. Ayakta duramıyorsunuz. <Gülüyor> Ey izzet ve sahibi olan yüce Allah'ım. İmdadıma yetiş. Beni bana koyma. Oğluma da rahmet eyle. Sevginle muamele eyle. Aman yarabbi Ömer de fenalaştı. Yere düşecek dur. Dur ya Ömer tutayım seni şöyle otur. Heyecana dayanamayınca göğsü sıkıştı galiba. Eliyle göğsünü tutuyor. Dur oturamayacaksın ey Ömer. Şöyle yat. Kucağıma yatır ya Hümeys. Kucağıma yatır oğlumu. Peki hocam peki. İşte yatırdım. Dur elimi başının altına sokayım. Ah, böyle işte. Babacığım. Allah'ım. Çok mutluyum babacığım. Şu anda cenneti alayı görüyorum. Ne güzel. Ne güzel. E Eşedüellâh. ...ilahe illallah... ...ve eşedönlüm... Muhammeden, ...Abdül ve Resulü... ...olum... ...olum... ...kalu <Gülüyor> inna illa... ...ve inna ileyhi raciun... ...aman Allah'ım Ömer... Ömer öldü! Ömer öldü! Onlar değil Allah için evladını vermeyi, fedayı can etmeyi sıradan hadise bilirler. Onlar Allah için sevmenin, Allah için kulluk etmenin ne demek olduğunu bizlere anlatan nurdan kandillerdir. Öyle kandiller ki asırlar ötesinden ziyası bizleri aydınlatmış, kıyamete kadar gelecek olanları da aydınlatacaktır. İbrahim Ethem Hazretleri bu hadiseden bir müddet sonra Mekke'den ayrıldı. İki cihan efendisi peygamber Efendimiz'e ziyaret ettikten sonra Şam'a gidip yerleşti. Hicri 162 senesinde 65 yaşındayken canından çok sevdiği, yoluna her şeyini feda ettiği allah Teala'ya kavuştu. İnşallah biz de ahirette onun şefaatine kavuşuruz.